Yusuf Has Hacip, Kutat Kubilik, Yüce Tanrı'nın Övgüsü Yaratan, yetiştiren ve bağışlayan Tanrı'nın adıyla başladım söze. Kadir, bir ve ebedi olan Tanrı'ya sayısız hamd ve sena ederim. Kara yeri, mavi göğü, güneşi, ayı, gece ve gündüzü, zaman ve varlıkları o yarattı. Bir kere ol dedi ve bütün varlıklar oldu. Bütün yaratılmışlar ona muhtaç, hiçbir şeye muhtaç olmayan yalnızca odur. Eşi benzeri yoktur. Ey kudretli, ebedi ve müstani Tanrı! Bu at senden başkasına yakışmaz. Ululuk ve büyüklük senindir. Senin eşin ve benzerin yok. Ey bir olan! Birlikte sana kimse benzemez. Sen evvelsin ve ahirsin. Senin birliğin sayıya, hesaba gelmez. Her şeye yeter gücün. Ey içimi dışımı bilen! Ey gerçek bilgi! Senin varlığın güneş ve ay gibi açık. Lakin kavrayacak gönül ve akıl yok. Her varlığı sen yarattın. Her şey yok olur. Yalnızca sen baki kalırsın. Ey Tanrı'nın birliğine inanan. Yüce Tanrı'yı dinle, öv. Gönlün inandıysa aklını işe karıştırma. Ey her şeyden müstani Rabbim. Bu muhtaç kulunun bütün günahlarını bağışla. Sana sığındım. Umudum sensin. Dara düştüğümde elimden tut. Sevgili peygamberle birlikte haşret beni. Elimden o tutsun mahşer günü. Kıyamet günü dört arkadaşının yüzünü göster. Şefaatlerini nasip et. Peygamberin Övgüsü Esirgeyen Rabbim, insanların en seçkini ve en iyisi sevgili peygamberi gönderdi. O, karanlık gecede halka meşaleydi. Işığı seni aydınlattı. O, Tanrı'nın davetçisiydi. Sen bu sayede doğru yola girdin ey yiğit. Onun tek dileği ümmetiydi. Gece gündüz Tanrı'dan hep seni istedi. Onca zahmet çekti, hep seni istedi. Şimdi de sen onu öv ve rızasını dile. Onun bütün kaygısı ümmeti, ümmetinin azaptan kurtulmasıydı. Ana babadan daha merhametliydi ümmetine. O ümmeti üzerine Tanrı'nın rahmetiydi. Dürüst ve güvenilir, asil ve alçakgönüllü, gönüllü, hayal sahibi, cömert ve şefkatliydi. O bu kara yerde de azizdi, mavi gökte de. Tanrı onu yüceltmişti. Onun yoluna gönlümü bağladım. Onun sözlerine gönülden inandım. İlahi, benim gönlümü gözet. Beni sevgili peygamberlerle birlikte haşret. Kıyamette dolunay gibi yüzünü göster ve bana şefaatçi kıl. Dört Sahabenin Övgüsü Bu dört sahabe onun dört sevgili arkadaşıydı. Peygamber, işleri onlarla istişare ederdi. İkisi kayınbabası, ikisi damadıydı. Bunların ilki Ebu Bekir'di. Malını ve canını peygamber yoluna feda etti. Tek dileği onun rızasıydı. İkincisi, insanların seçkini, dili ve gönlü bir olan Ömer'di. Dinin yüzündeki perdeyi o açtı. Üçüncüsü, hayal sahibi, yumuşak huylu, insanların seçkini, cömert bir insan olan Osman'dı. O da bütün malını ve canını peygamber uğruna feda etti. İki kızını peygamberle evlendirdi. Dördüncüsü seçkin, cesur, yiğit. Bilgili ve tedbirli, takva sahibi Ali'ydi. Bunlar din ve şeriatın temeliydiler. Kafirlerin her türlü eziyetine katlandılar. Ey Rabbim, bunlara benim sonsuz selamlarımı ulaştır. Onları benden razı et. Kıyamet gününde bana şefaatçi kıl. Aydınlık Bahar Mevsimi ve Ulu Buğra Han'ın Övgüsü Bahar Yeli, dünyayı süslemek ve cennetin yolunu açmak için doğudan esip geldi. Kafur gitti ve kara toprak misk ile doldu. Dünya süslenip bezenmek istiyor. Bahar yeli zahmetli kışı sürüp çıkardı. Aydınlık bahar yine mutluluk yayını kurdu. Kurumuş ağaçlar yeşillerle donandı. Tabiat al, sarı, mavi, kırmızı renklerle süslendi. Karanfil kokulu bahar rüzgarı esti. Dünyanın her yeri misk ve amber kokusuyla doldu. Gökyüzünü türlü kuşlar doldurdu. Biri kalkıyor, biri konuyor. Biri yüzüyor, biri su içiyor. Karacalar, geyikler, dişili erkekli kırlarda sıçrayıp koşuyor, oynaşıyor. Bak dünya kaşlarını çattı. Gözünden yaşlar döküyor. Çiçekse yüzünü açtı. Gülmekten katılıyor. Bu demde dünya kendi kendine bakıp sevinip güvenerek hazinesini seyretti. Sonra bana seslendi. Sen bu Hakan'ın yüzünü görmedin mi? Uyuyor muydun yoksa? Hadi aç gözünü. ''İşitmediysen evvelce dinle sözümü. Ben binlerce yıldır duldum. Şimdi dulluk giysilerimi çıkarıp gelinlik giydim, süslendim. Zira Ulu Hakan eşim oldu. Canım ona feda olsun. Ulu Tavgaç Buğrahan dünyaya hakim oldu. Adı kutlu olsun. Tanrı adını yüceltsin. O dinin izzeti, devletin yardımcısı, milletin tacı, şeriatın hizmetçisidir. Ey hükümdar! Tanrı bütün dileklerini verdi.'' Bundan sonra da yardımcım ve desteğin olsun. Devran sana ülke ve taht verdi. Tanrı tahtını ve bahtını daim etsin. Dünya türlü hediyelerle Hakan'ı kulluk için hazırlandı. Düşman boyu eğdi. Ortadan kayboldu. Hakan'ın namı dünyaya yayıldı. Dünya rahata kavuştu. Töre ve nizam kuruldu. Şimdi kim cömert yüzü görmek isterse gelsin. Hakan'ın yüzünü görsün. Kim kutlu, merhametli, vefalı birini görmek isterse... Onun yüzünü görsün. Ey iyi tabiatlı, asil Hakan. Dünya senden mahrum kalmasın. Ey kutlu hükümdar. Tanrı sana kut verdi. Adını zikrederek buna şükür gerekir. Hakan'a binlerce el hediye olarak eşi görülmemiş şeyler sundu. Sen de bu kutat gubiliyi hediye et. Onların hediyesi gelir geçer. Bu benim hediyemse ebedi kalır. Dünya malı ne kadar olursa olsun tükenir biter. Ey hükümdar. Senin adın bu kitaba geçmekle ebedileşti. Ey Rabbim, sen onun bütün dileklerini yerine getir. Her işinde arkası ve destekçisi ol. İnsanoğlunun değeri bilgi ve akıldan gelir. Tanrı insanı yarattı ve seçip yükseltti. Ona erdem, bilgi, akıl ve anlayış verdi. Gönül verdi, dil verdi. Haya ve güzel ahlak sahibi etti. Ona bilgi verdi ve insan yükseldi, ilerledi. Böylece birçok düğümler çözüldü. Tanrı kime akıl, zeka ve bilgi verse o birçok iyiliklere ulaşır. Bilgi ve zekayı yüce bil. Seçilmiş kulları bu ikisi yüceltir. Bak şu sözde ne demişlerdir. Zeka nerede olursa orası yücelir. Bilgi kimde olursa o ilerler. Bilgiyi bilen insandan hastalık uzaklaşır. Bilgisiz insan hep hastalıklı olur. Hastalık tedavi edilmezse insan ölür. Ey bilgisiz Git hastalığını tedavi ettir. Ey bilgili kutlu, sen söyle bilgisizliğin ilacını. Zeka bir yulardır. İnsan onu elinde tutarsa, bütün arzularına, dileklerine kavuşur. Bilgi ve zeka sayesinde insan aziz olur. Ey insan, bütün işini gücünü zeka ve bilgiyle gör. Eline geçen bu zamanı bilgiyle koru. Dilin erdemi ve kusuru, faydası ve zararı hakkında. Zeka ve bilgiye tercüman olan bu dildir. İnsanı aydınlatan, fasih dilin kıymetini bil. İnsan dil ile kıymetlenir ve kut bulur. Yine insanı kıymetten düşüren de dildir. Dili yüzünden başı bile gider insanın. Dil bir aslan gibidir. Kapının önünde yatar. Dikkat et ey ev sahibi. Başını yemesin. Bak dilinden sıkıntıya düşmüş birine der. Bu dilim bana pek eziyet çektiriyor. Başımı kesmesin nerede? Ben bu dilimi keseyim. Sözüne dikkat et, başın gitmesin. Dilini gözet, dişin kırılmasın. Başının selametini istiyorsan dilini tut. Ağzından yakışıksız söz kaçırma. Söz bilerek söylenirse bilgi sayılır. Bilgisizin sözü ise kendi başını yer. Söz söylemek faydasız değildir ama çok sözden de fayda görmedim. Sen de sözü sırasında ve az söyle. Çok söyleyene geveze denir, söylemeyene de dilsiz. Öyleyse sen fasih bir dil kullan. Dil fasih olursa insanı yüceltir. Sözünü kısa kesenin ömrü uzun olur. Bilgisiz insan kördür. Ey bilgisiz, yürü bilgiden nasib al. Bak doğan ölüyor. insandan eser olarak ancak söz kalıyor. Öyleyse sözünü iyi söyle, ölümsüz olursun. İyilik etmenin övgüsü, akıl ve bilginin erdemi. Eğer bir gün halkı idare etme durumuna gelirsen... İşinle ve sözünle her zaman iyilik et. Hayat bir sermayedir. Bunun karı iyiliktir. Yürüyen ve nefes alan her şey bir gün ölür. Dünyaya nice erler geldi. Bir müddet sonra hepsi göçüp gitti. İster bey olsun, ister kul, hepsi gitti. İster iyi, ister kötü. Geriye onların yalnızca adları kaldı. İnsanların biri iyi, biri kötü iki türlü adı vardır. Ve kendisi gittikten sonra bunlardan biri kalır. Kötüye sövülür, iyi övülür. Sen hangisini istersen ona göre davran. Daha hakka neden sövüldü, lanet edildi? Ferid'un niçin övüldü? Biri kötü, biri iyiydi de ondan. Bak gün görmüş biri ne der? Kötülerin işi hiçbir zaman ileri gidemedi. Kötülük bir ateştir, ateşi ise yakıcıdır. Bizden önce göçenlere dikkat et. İster bey olsun, ister halktan biri, kim bilgiyi bulduysa dünyaya hakim olmuştur. Dünya beylerinin bilgilileri iyi bir nizam koymuşlar ve iyilikte ileri gitmişlerdir. Bilge ve bilgili beyler, bilgili kimseleri kendi etraflarına toplamışlar, memleketlerini düzene koymuşlar, halk zenginleşmiş, böylece iyi ad kazanmıştır. Bu beyler öleceğini bilerek kendisi için hazırlık yapmış, adını kitaplara geçirmiştir. Bugün o kitapları okuyanlar o beyleri tanımakta, onlar gibi olmaya çalışmakta, böylece onlar da iyilerden olmaktadırlar. Dünyada bilgiden daha yüce ne vardır? Bir cahil baş köşede otursa orası kapı eşiği sayılır. Bir bilgin eşikte otursa orası baş köşe sayılır. Bütün bu saygı esasen bilgiyedir. Dünyada iki sınıf insan vardır. Beyler ve bilgililer. Bunlardan gayrısı adeta hayvan sürüsü gibidir. Şimdi sen bunlardan hangisisin açık söyle. Sen ilk ikisinden biri ol. Üçüncüden uzaklaş. Bunlardan birincisi eline kılıç alarak halkı itaat ve düzen altında tutar. Diğeri eline kalem alarak doğru yolu bulup gösterir. Bilgisiz insan kördür. Ey gözsüz kör! Bilgiden payını al. Söz insanın süsüdür. Ey dil! iyi sözlü insanı öv. Bak bir Türkçe atasözünde ne der? Aklın süsü dil, dilin süsü sözdür. Eğer dikkat edersen görürsün ki dünya beyleri arasında en iyileri Türk beyleridir. Bunlardan biri meşhur ve kutlu Alper Tungay'dı. Yüksek bilgili, erdemli ve insanların seçkiniydi. İranlılar ona Efrasiyap derdi. Birçok ülkeler ve memleketler fethetmiştir. Dünyaya hakim olmak için erdem, akıl ve bilgi sahibi olmak gerekir. İranlılar onu kitaplarında yazmışlardır. Adı kitapta olmasaydı onu kim tanırdı? ''Ey aziz! Akıl karanlık gecede meşale gibidir. Bilgi seni aydınlatan bir ışıktır. İnsan akılla yükselir ve bilgi ile ilerler. Bu ikisi sayesinde itibar görür. Bir deli adam öldürse ona ölüm cezası vermezler. Zira aklı yoktur. Akılsız adamlar ne mükafat görür ne de ceza. Bütün hürmet ve itibar akıl içindir. Akılsız adam bir avuç çamur gibidir. Akıl sahibi insan asil olur.'' Bilgi sahibi insan, beylik bulur. Bak şu dört şeyin azını küçümseme. Ateş, düşman, hastalık, bilgi. Ey akıllı yiğit, öfkeyi kendinden uzaklaştır. Hiçbir işe öfke ve hiddetle yaklaşma. Yoksa ömrünü heder edersin. Öfkeyle kalkan pişmanlıkla oturur bilmez misin? İnsan öfkelenirse bilgisizce hareket eder. Öfke onu deliye benzetir. Şu birkaç şey insanlar için kötüdür. Bunları bilirsen kendini korumuş olursun. Yalan söylemek, verilen sözden dönmek, içki içmek, inatçı olmak. Kabalık, öfke, boş boğazlık da kötü işlerdendir. Bunlar kimin üstünde toplanırsa, kut ondan kaçar. Felek ona olmaz. Ey iyi insan, iyilik yap. İyinin işi hep düzgün gider. Ne kadar yaşarsa yaşasın, iyi insan ihtiyarlamaz.'' İyi insan her gün bir dileğine kavuşur. Kötü ise pişmanlıkla ihtiyarlar. Sıkıntısı gün ve gün artar. Kitabın Adı ve Manası Bu kitabın adını Kutatkubilik koydum. Okuyanlara kut versin. Yani baht ve mutluluk yolunu göstersin diye. Önce hükümdar Gündoğdu'dan bahsettim. Gündoğdu adalet ve kanundur. Ay doldu ise baht ve mutluluktur. Sonda ödülmüşü anlattım. O... İnsanı yücelten aklın adıdır. Sonra Odgurmuş'tan bahsettim. Ben onu akibet olarak yorumladım. Ey sevinç içinde ömür süren genç adam sözümü yabana atma. Gönülden dinle. Gençlik azizdir. Çabuk geçer. Gayret et. Doğruluk yolundan sapma. Gençliği heder etme. Ondan faydalanmasını bil. Gençlik kuvveti elindeyken ibadetle meşgul ol. Sonra gençliğin hasretini çekersin. Bak kimin yaşı kırkı geçerse gençliğe elveda der. Benim yaşım ise elliye ulaştı. Kuzgun tüy gibi kara olan başım, kuğu gibi ak oldu. Altmış bana el uzatmış, gel gel diyor. Eğer ecel pususuna düşmezsem, altmışa gideceğim. Ey kırsaçlı uyan, ölüme hazırlan. Bari bu kalan günlerini tövbe ve istiğfar ile geçir. Ey ebedi olan Rabbim, bu canlıları hep ölüm için yarattın. Şimdi senden diliyorum. Beni biraz daha yaşat. Ömrümü uzat. Sana sığınarak bu kitaba başladım ey Rabbim. Bunu tamamlamak için bana kuvvet ver. Ey dilim durma. Yaratan ve beni kötülüklerden uzak tutana hamd ve sena et. O beni seçti ve yarattı. Karanlıktaydım, aydınlattı. Sapmıştım, yol gösterdi. Gönlümü aydınlıkla, dilimi kelime-i şahadetle süsledi. Gönül... Göz, akıl, zeka ve bilgi verdi. Dilimi açarak bana ifade kuvvetleri verdi. Ey Rabbim, ben senin isyankar bir kulunum. Günahım çoktur. Beni fazlın ve keremin ile bağışla. Bütün müminleri mağfiret et. Hükümdar Gündoğdu hakkında Bu koca karı dünya vefasız ve dönektir. Edası genç kız gibi ise de aslında yaşı pek büyüktür. Genç kız gibi cilvelenir, kendini sevdirir. Elde etmek istersin, kendini vermez. Seveni sevmez, ceylan gibi kaçar. Bir bakarsın süslenmiş peşinden geliyor gibidir. Bir de bakarsın görmezlikten gelir, yüz çevirir. Nazu tegafül eyler. Nice beyleri kocattı o, kendisi kocamaz. Bir zamanlar Gündoğdu isminde bilge ve bilgin bir hükümdar vardı. Yıllarca hükümran olmuş, şöhreti aleme yayılmış bir hükümdardı. Bilgili, akıllı ve cömert bir kimseydi. Hep bilginin yolundan gitti. Ülkenin işlerini bilgi ve aklın ışığında kotardı. Bir gün yalnız başına otururken şöyle dedi. Bu beylik ve hükümranlık zor ve zahmetli bir iş. Memleketimin bütün işlerini yalnız başıma ben yapamam. Yanımda bunları yapacak, buna yardım edecek birileri gerek. Seçkin ve akıllı, özü sözü bir, güvenilir, sadık, iş bilir bir kimse gerek bana. Gerçekten de bir hükümdarın böyle bir yardımcısı olursa o ülkeyi yönetmekte zahmet çekmez. Devletin işleri yoluna girer. Düzen bozulmaz. Hükümdar gün doğdu, bu vasıflarda bir yardımcı aradı kendine ama bulamadı. Bütün işleri kendisi ele almak, her işi kendisi görmek zorunda kaldı. İhtiyatlı ve tedbirli davrandı. Asla gaflet ve gevşeklik göstermedi. Bu sayede ülkede işler yoluna girdi, refah arttı, insanlar huzur içinde yaşadı. Öyle ki kurt ile kuzu aynı yerden su içtiler. Onun adaletinin ve iyiliğinin şöhreti dört bir yana yayıldı. Aydoldu'nun hükümdar Gündoğdu hizmetine girmesi. Aydoldu adında bir kimse vardı. Akıllı, bilgili, zeki ve iyi tabiatlı, göz kamaştıracak kadar güzel yüzlü, tatlı dilli, şeker sözlü bir kimseydi. Her türlü erdeme sahipti. Aydoldu bir gün kendi kendine şöyle düşündü. Ben bilgi ve erdemce memleketimin önde gelenlerinden biriyim. Niçin burada böyle vaktimi boşa geçiriyorum? Hükümdarın yanına gideyim. Ona bu erdemlerimin bir faydası dokunsun. O da bana ihsanda bulunsun. Böylece sıkıntılarım sona ersin. Duydum ki akıllı, bilgili bir beymiş ve erdemli kişileri toplamak istermiş etrafına. Elbette akıllının kadrini yine akıllı olan bilir. Bilginin kıymetini de bilgeler bilir. Bir deli bilginin kadrini bilebilir mi? Bilgili kimse bilgiyi nerede bulsa alır. Aydoldu böyle düşünerek hükümdarın hizmetine girmek niyetiyle hazırlık yaptı. Atını, giysilerini, silahlarını hazırladı. Uzun bir yola çıkacak. Uzak ve hiç tanımadığı bir diyara gidecekti. Buralarda kendisine lazım olacak nesneleri hazırladı. Gerektiğinde harcamak üzere yanına bir miktar altın ve gümüş aldı, yola çıktı. Günlerce yolculuk etti. Sonunda ülkenin başkentine, hükümdarın şehrine vardı. Konaklayacak bir yer bulamadı. Bir imarathaneye sığınmak zorunda kaldı. Yalnız başına, bilmediği kalabalık bir şehre giden insanın hali kötü olur, sıkıntı çeker. Tanıdığı bir kimse yoksa zorluklarla karşılaşır. Tanıdığı olmayan kimse adeta kör gibidir. Nereye gideceğini bilemez. İnsan bilmediği bir ülkede yeni evlenmiş bir gelin gibi olur. Dili tutulur adeta. Kimseye meramını anlatamaz. Ey bilge kişi, yabancıya, gurbette olana iyilikle davran. Onun kusurlarını görmezden gel. Onun karnını doyur. Misafire iyi davranan kimsenin yüzü güler, şöhreti yayılır. İnsana her yerde bir tanıdık lazımdır. Her türlü iş bir tanıdık yardımıyla yola girer. Ayda ise bu şehirde hiç tanıdığı yoktu. Nice zaman böyle sıkıntı içinde yaşadı. Sonunda bazı kimselerle tanıştı, Kendisine bir ev kiraladı. Eş dost sahibi oldu. Yüzü güldü. Bir gün şehrin ileri gelenlerinden biriyle tanıştı. Onunla dostluk kurdu. İşlerine ona danıştı. Bu kişinin adı Küsemiş'ti. Aydoğlu kim olduğunu ve amacının ne olduğunu, memleketinden buraya niçin geldiğini Küsemiş e anlattı. Bu zatın tanıdığı bir has hacip vardı. Hükümdarın sırdaşı mert bir kişiydi. Gidip onunla konuştu. Ve uygun bir şekilde konuyu açtı. Aydoldu'nun kim olduğunu, dileğinin ne olduğunu anlattı. Bunun üzerine Hacip Aydoldu'nun kendisiyle görüşmesini, onu hükümdara takdim etme konusunda yardımcı olacağını söyledi. Küsemiş bu sevinçli haberi Aydoldu'ya iletti. Kararlaştırılan günde Aydoldu hazırlanarak Küsemiş'le birlikte Hacibin sarayına gitti. Hacip Aydoldu'yu karşıladı ve baş köşede ona yer gösterdi, iltifatlar etti. Şehre nereden geldiğini, kim olduğunu, eşini dostunu, herhangi bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sordu. Aydoldu çok uzaktan hükümdar Gündoğdu'nun şöhretini, bilgisini ve aklını, tatlı sözünü işittiğini, onun hizmetine girmek istediğini, şehre gelişinin sebebinin hükümdara hizmet etmek olduğunu söyledi. Eğer Hacip sözlerimi münasip görürse, bu dileğimin hükümdara arz edilmesini istiyorum dedi. Hacip Aydoldu'nun görünüşünü, Kılık kıyafetini, tavır ve davranışlarını, söz söyleyişini, konuşmasını pek beğendi. Onu sevdi ve hükümdarın hizmetine layık gördü. Böyle bilgili, akıllı ve seçkin bir insanı halk arasında görmedim. Böyle nadir ve emsalsiz bir kimsenin elbette hükümdarın yakınında bulunması lazımdır. Böyle iyi yetişmiş bir insanın herkese faydası dokunur diye düşündü. Hacip Aydoldu'ya şöyle dedi. ''Sen şimdi hiç acele etme ve bu işi bana bırak. Ben senin kim olduğunu, nasıl biri olduğunu hükümdara arz edeceğim. Huzura çıkman için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ancak sabırlı ol. Her işin uygun bir zamanı vardır.'' Vakti geldi mi kapalı kapılar açılır. ''Bak bilgi kişi ne demiş? Hangi işte acele edersen uzar geriye kalır. Acele işin sonu pişmanlık olur.'' Bunun üzerine ay doldu hacibin yanından ayrıldı, evine geldi. Aradan biraz zaman geçti. Hacip uygun bir anı kolladı ve fırsatını bulunca konuyu hükümdara açtı. Aydoldu'nun meziyetlerinden bahsetti. Hükümdar, getir. Hani nerededir? Ben de devlet işini görecek, takip edecek böyle bir kimse arıyorum. Hadi çağır gelsin huzuruma dedi. Hacip derhal bir hizmetçisini Aydoldu'ya gönderdi ve çabucak gelmesini söyledi. Aydoldu sevinçle kalktı, giyindi, atına binip saraya geldi. Hacip durumu hükümdara arz etti. Böylece Aydoldu'ya hükümdarın huzuruna çıkması için izin verildi. Aydoldu'nun hükümdar Gündoğdu huzuruna çıkması. Aydoldu hükümdarın huzuruna girdi. Saygıyla eğildi. Onun yüzündeki güzelliği görünce hükümdarın gönlü açıldı. Aydoldu'ya kim olduğunu, nereden geldiğini sordu. Aydoldu söze başladı. Sakin sakin, tatlı bir ses tonuyla konuştu. Konuşurken hiç acele etmedi. İnceliği elden bırakmadı. Zaten ağırbaşlılık ve incelik aklın niteliklerindendir. Akılsız insanlar ise hayvan sürülerine benzer. Bir işte başarılı olmak istiyorsan sabır ve soğukkanlılıkla hareket et. Aceleyle yapılan işler pişmanlık doğurur. Sabırlı ve soğukkanlı davranan kul zamanla beylik mertebesine ulaşır. Aydoldu Ey kutlu hükümdar! Kulluk sana hizmet etmekle yücelir. Benim adım kul ve hizmetçidir. Yerim ise senin kapındır. İşim doğruluk. Karakterim hizmettir. Ben senin hizmetine girmek için çok uzun yollar aşıp geldim. Senden beni yermeden ve benden usanmadan hizmetinde bulundurmanı diliyorum. Hükümdar, ey ay doldu. Senin görünüşün, tavırlarım ve sözlerin beni sevindirdi. Bu kapıda sadakatle bana hizmet et. Sen hizmet edersen ben de ihsan ederim. Bugünden itibaren hizmetten ayrılma. Ben de bey olarak senin hakkını öderim. Aydoldu sevinç ve mutlulukla huzurdan ayrıldı. İstediğine kavuşmuş, İkbal'in yolu açılmıştı. Bu böyledir. Beylerin güler yüz gösterdiği insanlar itibar bulur, sözü dinlenir. Beylerin kendine yakın tuttuğu kimselere herkes yakınlık gösterir. Bey, İkbal'dir. Aydoldu o günden sonra hükümdar için çalışmaya başladı. Her gün erkenden kalktı. Gece yarılarına kadar çalıştı. Dürüstlükten hiç ayrılmadı. Dürüstlükle hizmet edenlerin elbette ikbali yükselir. Aydoldu da hizmeti karşılığında günden güne yükseldi. Hükümdara daha yakın oldu. Her işini coşkuyla yaptı. Hükümdar onu her işte denedi ve onun tam istediği gibi biri olduğunu anladı. Aydoldu hükümdara kendisinin kut olduğunu anlatıyor. Hükümdar bir gün yalnız başına otururken Aydoldu'yu çağırdı. Aydoldu huzura girdi, ayakta bekledi. Hükümdar, gel beri, otur şöyle dedi. Aydoldu bir top çıkararak üstüne oturdu. Hükümdar ona türlü konulardan bahis açtı, sorular sordu. Aydoldu'nun verdiği cevaplarla sevindi, yüzü aydınlandı. Aydoldu bunu görünce gözlerini yumdu. Sonra hükümdar yine konuştu. Aydoldu yüzünü buruşturarak karşılıklar verdi. Hükümdar onun her sözünü beğendi. Bilgisini, aklını tam buldu. Yüzüne sevgiyle baktı. Aydoldu ise yüzünü çevirdi. Onun bu hareketleri sonunda hükümdarı hiddetlendirdi. Onun hakkında aceleyle yanlış bir karara vardığını düşündü. Hay akılsız başım! Aceleyle hareket etmek ne kötü bir şey! Nasıl bir yanlış yaptım? Senin hakkında acele karar verdim. Seni yeterince tanımadan kendime yakın tuttum, taltif ettim. Acele değil midir bütün hataların başı? Sükunet değil mi iyilerin işi? Aceleyle pişen aş bile çiğ kalır, yeğeni hasta etmez mi? Ay oldu. Ey kutlu hükümdar! Niye böyle hiddetlendin, ateş kesildin? Günahım nedir bilmiyorum. Bir kusurum varsa söyle bana. Yoksa karartma böyle yüzünü. Hükümdar yine hiddetle konuştu. Ey budala, cahil adam. Kendine bir bak. Kimsin ki sen? Bu fodulluğunun, bu küstahlığının sebebi nedir? Daha dişe dokunur bir hizmetin, göze görünür bir faydan yokken ben sana bunca ihsanda bulundum. Dereceni yükselttim, sana mevkii verdim. Sen bana tahakküme kalkıştın. Huzurumda bir topa yaslanıp oturdun. Burası böyle bir makam mıdır bir düşün. Ben seninle sohbet ettim. Senin sözlerini dinledim. Sen ise gözlerini kapatıp beni dinlemez gibi davrandın. Hatta yüzünü buruşturdun. Hadi bunu affettim. Bu sefer söylediklerim karşısında yüzünü çevirdin. Sen bilgelerin B'ye yakın olursan kendini kolla dediklerini duymadın mı hiç? Ya anam baban sana kendini hükümdarınla bir tutma demediler mi? Unutma. B dediğin bir ateştir. Yaklaşanın yanması muhakkaktır. Sana bakıyorsa... ''Kork onun bakışlarından. Korkmazsan o seni zorla korkutur.'' Hükümdarım bu öfke dolu sözlerine aydoldu gülerek cevap verdi. ''Bütün bir işleri ben bilerek yaptım hükümdarım. Benim sana gelişim gibi bu gösterdiklerimde benim tabiatım gereğiydi. Bunları anlamanı istedim. Bana bir yer gösterdim ben oturmadım. Bana yer ve makam olmadığını anlamanı istedim. Bir top ile göstermek istedim bunu. Top nasıl durduğu yerde yuvarlanır giderse kut da böyledir.'' Sen sevgiyle bana yaklaştın, bense gözlerimi yumdum. Bugün ben kutun, yani baht ve mutluluğun timsaliyim. Bana yaklaşanı ben de tutarım. Sen tekrar konuşup sevgiyle bakınca ben yüzümü çevirdim. Bununla sana tabiatımdaki kararsızlığı, güvenilmezliği göstermek istedim. Bana çok güvenme. Bak ne der Türkçe bir atasözünde bir aksakallı. Ey kutlu kişi, kuta güvenme, kuta inanma. Akarsu, güzel söz ve kut... Durup dinlenmeden alemi dolaşır. Kuta güvenilmez, vefasız ve dönektir. Hükümdar bu sözleri işitince rahatladı. Meseleyi anladı ve aydolduğu affetti. Peki söyle bakalım senin erdemin nedir? Zira bu pervasız dilin iri sözler söyledi. Aydoldu, İnsana ne kısmet gelirse benden gelir. Beylere, ululara giden yol benden geçer. Arzu edilen her şey de benim elimin altındadır. Bütün arzular benimle yürür, bana bağlanır. Huzur ve sevinç bendedir. Mihnet ve üzüntü bana yol bulamaz. Bana karşı çıkan, bana kafa tutan keder içinde ölür. Bana boyun eğen ise emeline kavuşur. Hükümdar, ya kusurların? Söyle onları da bilelim. oldu. ah bu insanlar! Benim hiç kusurum yokken iftira ederler. Dönek der bana kimisi. Oysa döneklik değildir bu. Ben hep yeni ve taze şeyler peşinde koşarım. ''Eskimiş şeyler, tiksinti vericidir. Yeni varken eskinin lüzumu ne? Güzel varken çirkinine ne gerek var? Bunun için dönek derler bana. Bunun için yererler beni. Bak bir er kişi ne güzel söylemiş. Cümle yaratılanlar yok olacaktır. Yaratan, Tanrı ne dilerse onu işler. Hayat yel gibi geçer, kaçar, tutulmaz. Bu kuta güvenme, geldiği gibi gider. Kut gelip geçici olmasaydı aydınlanan gün gece olur muydu?'' Hükümdar, Anladım vefasız olduğunu. Söyle, seni elde tutmanın bir yolu var mıdır? Aydoldu, ben bir geyiğe benzerim. Beni dileyen, beni seven kimse kolayca bulamaz. Bulsa da elinde tutamaz. Çabucak kaybeder. Lakin bağlamayı bilirse ondan kaçamam elbette. Hükümdar, söyle Eykut, nedir senin bağın? Seni nasıl bir köstekle bağlamalı? Aydolu hükümdara kutu elde tutmanın, kaçırmamanın yollarını anlattı birbir. Bir. Beni bulan kimse alçak gönüllü ve tatlı dilli olmalı öncelikle. Kötü ve çirkin işlerden uzak durmalı. İfrat ve israftan kaçınmalı. Saygı göstermeli kendinden büyüklere. Küçüklerinden sevgi ve şefkati eksik etmemeli. Kibir ve gururla incitmemeli gönülleri. Elini ve dilini uzak tutmalı oyundan. Hal ve hareketlerinde doğruluktan ayrılmamalı. İşte budur vefasız kutun kösteği. Eğer bunlarla bağlanırsa artık kaçamaz. Kut gelir, tutamazsan kaçar. Nimet verir, yiyemezsen uçar. Gelirse o vefasızı sıkı tut. Tutamazsan çıkar gider kut. Senin bütün erdemlerini, kusurlarını anladım dedi hükümdar. Şimdi bana adının anlamını söyle. Ne demektir ay doldu? Benim adım benim karakterimle ilgilidir. Bilgeler benim tabiatımı aya benzetmişler. Ay doğarken inceciktir bilirsiniz. Sonra gitgide büyür, dolunur, dünyaya ışık saçar. Dolunay olup en geniş halini aldıktan sonra yine eksilmeye başlar. Güzelliği azalır gider, sonunda kaybolur. Sonra yine doğar. Ben böyleymişti. Bazen doğar, bazen kaybolurum. Ne kadar yoksul olursa olsun bir kimseye dönersem yüzümü, onun hali düzelir, zenginleşir. Sonra yine uzaklaşırım ondan. Kazandığı itibarı kaybeder o da. Elde ettiklerini yitirir, eskisi gibi verir. Dönek ve vefasız kuta gönül bağlama. Kut dolunay gibidir, tekrar küçülür. Ay'a bir başka yönden de benzerim ben. Ay hep burçtan burca yerini değiştirir. Bir o burçtadır, bir bu burçta. Hiçbirinde durmaz. Ben de böyle durmadan dolaşırım. Bir o eve, bir bu eve. Yerim yurdum yoktur benim. Bundan dolayı bilge kişi ince bir nükteyle bana ay adını vermiş. İşte böyle. Ben sözümü açıkça söyledim. Beni elde tutmak istersen tut, kaçırmak istersen de kaçır. Dinle bak. Bir bilge bize bıraktığı eserinde ne demiş? Ey nimet sahibi kimse, şükür et. Şükredersen Tanrı nimetini artırır. Şükredenden nimet yüz çevirmez. Hükümdar ayda söylediklerinden hoşnut oldu. Onu övdü. Pek çok mal mülk verdi, ihsanda bulundu. Her işin ona danıştı, fikrine ve bilgisine başvurdu. Gece gündüz hizmetinde bulundurdu. Hükümdar Gündoğdu Aydoldu'ya adaletin niteliklerini anlatıyor. Hükümdar bir gün yalnız başına oturuyordu. Canı çok sıkkındı. Emir verip herkesi dışarı çıkardı. Sonra Aydoldu'yu çağırdı. Aydoldu huzura girip hükümdarın karşısında edeple ellerini bağlayıp ayakta durdu. Hükümdar bir müddet hiçbir şey söylemedi. Sonra kafasını kaldırıp ona baktı ve oturmasını işaret etti. Aydoldu yavaşça yerine oturdu. Kaş altından hükümdara baktı. Hükümdarın kaşları çatık, yüzü neşesizdi. Gümüş bir tahtın üzerine oturmuştu. Tahtın üç ayağı vardı ve bu ayaklar birbirine bağlı değildi. Elinde büyük bir bıçak tutuyordu. Solunda Hint'ten gelme acı bir ilaç, sağında ise şeker vardı. Aydoldu bunları görünce içini korku kapladı. Adeta nefesi kesildi. Bir zaman böyle durdular. Sonra hükümdar başını kaldırıp seslendi. Beni burada yapayalnız gördüğün halde niçin dilsiz gibi susuyor konuşmuyorsun? Aydoldu. Ey kutlu hükümdar. Benim söz söylemeye cesaretim yok. Bugün sizi bambaşka bir halde görüyorum. Korkum bu yüzden. Bir bilge şöyle demiştir. Öfkelenince ateş ve zehir gibi olur beyler. O zaman onlardan uzak dur. Yoksa sana zararları dokunur. Beyler arslan'a benzer. Kızdırırsan başını koparırlar. Hükümdar. Söyle bakalım, neyi yadırgadın, neye hayret ettin dedi hükümdar. Aydoldu cevap verdi. Öncelikle oturduğunuz tahta şaşırdım. Nedir bu gümüş taht söyler misiniz bana? Ya elinizdeki bu kocaman bıçak? Onu da anlamak isterim. Sağınızdaki şeker, solunuzdaki acı ilaç nedir? Sizi böyle öfkeli, çatık kaşlı görünce aklım başımdan gitti. Ağzımı açıp söz söyleyemedim. Hükümdar, anlatayım bunların ne olduğunu sana. Hani geçen gün ben seni çağırmıştım da sen burada garip davranışlar göstermiş, beni öfkelendirmiştin. Sonra da davranışlarının hikmetini anlatmıştın. Ben kutum, bu hareketleri sana kutun niteliklerini göstermek için yaptım demiş, her şeyi açıklamıştın. Ben de senin garipliklerini bağışlamış, erdemlerine göre sana iltifat etmiştim. Bugün de ben sana karakterimi ve erdemlerimi gösteriyorum, İyi bak. Ben adalet ve töreyim, törenin niteliklerini anlatayım sana, iyi bak. Bu üzerinde oturduğum tahtın üç ayağı var. Üç ayaklı olan hiçbir şey bir tarafa doğru eğilip yıkılmaz. Ayakların üçü de sağlam durdukça tabii. Eğer ayaklardan biri eğilir, yan yatarsa diğer ikisi de eğilir. Üzerinde oturan yere yuvarlanır. Benim karakterim de sağa sola eğilmeyen, sallanmayan bu üç ayaklı taht gibidir. Eğer adil olan eğilirse kıyamet kopar. Ben işleri adalet ile görürüm. Bey ya da kul benim yanımda aynıdır. Şu elimdeki bıçağı görüyor musun? Ben işleri bıçak gibi keser, hak arayan kimsenin işini uzatmam. Şeker ise zulme uğrayanlara gösterdiğim güler yüz ve adalettir. Bu acı ilaç ise zalimler ve zorbalar içindir. Bunlar da benim huzuruma çıktıklarında ben adaletli hükmümü verince acı ilaç içmiş gibi yüzlerini buruştururlar. Benim öfkem, kaşlarımın çatıklığı bu zalimler içindir. İster oğlum veya yakınım olsun, İster gelip geçici bir yabancı olsun hiç fark etmez. Töre karşısında ikisi birdir bunların. Beyliğin temeli adalettir. Beyler adil olurlarsa dünyada huzur olur. Aydoldu. Efendimizin adının gündoğuda olmasının hikmeti nedir acaba? Hükümdar. Bir bilge kişi benim karakterimi güneşe benzetti. Bak güneş hiç küçülmez. Hep aynıdır. Parlaklığı hep aynıdır. Benim karakterim de güneş gibidir. Adaletle doludur ve bu niteliğim hiç değişmez. İkincisi, güneş doğup dünyayı aydınlatır ama kendinden bir şey eksilmez. Benim törem de böyledir. Hiç yok olmam. Tabiatım herkes için aynıdır. Üçüncüsü, güneşin sıcaklığı nasıl ulaştığı yerlerde çiçekler açtırıyorsa benim törem de ulaştığı memlekette düzen sağlar. Güneş nasıl bu kirli, bu temizlemeden her şeyi aydınlatıyorsa benim karakterimden de herkes nasiplenir. Ha bir de güneşin burcu sabittir. O her zaman arslan burcundadır. Yerinden kımıldamaz. Benim karakterim de böyle. Asla değişmez. Hükümdar böyle adalet ve törenin ne olduğunu, hükümdar olan kişide bu niteliklerin bulunması gerektiğini Aydoldu'yu anlattı. Aydoldu hükümdara sordu. Kutlu hükümdar, peki senin katında nasıl hizmet etmeliyim? Senin hizmetinde bulunanlarda hangi niteliklerin olmasını istersin? Hükümdar, ''Beni memnun etmek istiyorsan, beğenmediğim şeylerden uzak dur. Ben öncelikle yalan söyleyenleri sevmem. Halka zulmedenlerden hiç hoşlanmam. Hırslı ve ham insanlardan, aceleci ve gözü doymaz kimselerden haz etmem. Çabucak öfkelenenler, çalıp çırpanlar, içkiye düşkün kimseler de sevmediklerimdendir. Bunlardan uzak dur.'' ''Ay doldu.'' ''Bunu anladım. Peki iyilik nasıl bir şeydir ve iyinin hali, tavırları nasıl olur?'' Bunları da anlatır mısınız? Hükümdar İyinin niteliği yararlı olmaktır. Onun halka pek çok yararı dokunur. O herkese iyilik eder ve yaptığını kimsenin başına kalkmaz. Kendi menfaatini düşünmeden ve bir karşılık beklemeden başkalarına yararlı işler yapar. Aydoldu Ya doğruluk nedir? Doğru kimdir? Hangi yola doğruluk yolu denir? Hükümdar Düşündüğü ile söylediği bir olan adam doğrudur. Onun içi de dışı gibidir. Eğer gönlünü avucuna koyup insanlar içinde utanmadan dolaşabiliyorsan doğru kimsesin demektir. İnsanın kutlu olabilmesi için ona doğruluk lazımdır. İnsanlık doğruluğun adıdır. İnsan az bulunan bir şey değildir. Ama insanlık azdır. Yani insan çoksa da doğruluk azdır. Bak bir şair ne demiştir. Yürüyen insan pek çok. Fakat doğru, gerçek adam yok. İnsan kıt değil, insanlık kıt. Doğru. Gerçek elleri övdü akıl. Haydi oldu. Kutlu hükümdar bana şimdi de şu meseleyi açıklayıversin. Bu iyi kişiler kötü. Kötüler de iyi olabilir mi bir gün? Hükümdar. İyi insan iki türlü olur. Ya doğuştan olur insanda iyilik ya sonradan edinilir. Doğuştan iyi olan insan hep iyi kalır. Bu niteliği değişmez. Doğuştan iyi olandan daima iyilik gelir. Dünya halkı ondan yararlanırlar. Kötü insan da böyledir. Kimisi doğuştan kötüdür. Bu insanın lekesi ölünceye kadar temizlenmez. Kimisi de sonradan taklit yoluyla kötü olur. İyi arkadaşlara, dostlara uyarsa iyiliğe meyleder. Kötü arkadaş ve dost edinirse kötülüğe meyleder. Doğuştan kötü olanın iyileşmesine çare yoktur. O, dünya için bela, halk için felakettir. Bak bir Türkçe atasözü vardır. Dinle ve onun sırrını er. Ona göre hareket et. Can çıkmadan huy çıkmaz. İnsana anasının ak sütüyle girdi mi iyilik karakteri bir daha bozulmaz. Ana karnında oluşan karakter ancak kara toprak altında insanı terk eder ey akıl sahibi. İyiye kötü bir arkadaş olursa onun karakteri de arkadaşınınki gibi kötü olur. İyilerle arkadaşlık eden kötü de iyiliklere ulaşmak için bir meşale bulmuş olur. İyi veya kötü insanların bu yollara girmelerinin sebeplerinden biri iyi veya kötü arkadaş edinmiş olmalarıdır. Bey iyi olursa halk da ona uyar, iyi ve güzel tavırlara, iyi bir ahlaka sahip olur. Beyler kendilerine iyi insanları yakın tutarlarsa kötüler de işlerinde iyi hareket etmeye mecbur olur. Beylerin etrafını kötüler çevirirse o memlekete bütünüyle kötüler hakim olur. Kötü serbest kaldı mı İyi ortadan kaybolur. İyiler hakim olursa her yerde kötü ortadan kalkar. Beyler kötü olmadıkça o memlekette kötülerin yüzü aydınlanmaz. Eğer halkın başında bulunan kimse iyi ise onun bütün memurları da iyi olur. Böylece o ülkenin halkı zenginleşir ve dünya düzelir. Aydoldu. Bunu anladım. İyiliği insanlar iyi olarak tanır ve yararlı olduğu için yapılmasını isterler. Lakin iyiliği isteyen kimse onu nasıl elde edebilir? Hükümdar, iyi seçkin bir şeydir. Seçkin olanı ancak bu niteliğe sahip olanlar ister. Seçkin, kıymetli ve nadide olanı gerçekleştirmek herkes için zordur. Kötülük de, onu işleyen de de değersizdir. Değersiz olana ise kimse bakmaz. İpekli kumaş kıymetli olduğu için baş köşede duruyor. İyilik, yokuş tırmanmak gibidir, zorluk çekilir. Kötülük ise iniş gibidir, kolayca elde edilir. Bak güzel bir söz vardır bununla ilgili. İyi yokuşa çıkmak gibidir. Herkes bu işi yapamaz. Yokuşa tırmanmayan adam yükselemez. Haydi oldu. Ey kutlu hükümdar. iyi'nin bir kusuru var mıdır? Hükümdar. Kötüler iyilikte kimi kusurlar bulurlar. Derler ki kötü olmasa iyi yapacak iş bulamaz. Oysa iyi kötüye bakmaz. İyilik yapmak isteyen daima iyilik eder. Sadece bugünlük rahatını düşünen kötülük işler. Fakat yarın sıkıntı çeker. Sen daima iyilik et. O senin ayrılmaz bir arkadaşın olsun. Bugün yaptığın iyiliğin sana bir zararı dokunmaz. Fakat inan ki bir gün yararını görürsün. Kötülük bugün yararlı, karlı gibi görünse de yarın mutlaka zararını görürsün. Bunu iyi anla. İyilik sağ, kötülük ise soldur. Senin solunda cehennem, sağında ise cennet var. Kötü olan bugün sevinç ve huzur içinde görünebilir. Yarın pişman olup azap çekecektir. İyi olan ne kadar sıkıntı ve eziyet içinde olursa olsun, yarın pişman olmayacak, huzura kavuşacaktır. Ey ay doldu, dünyadan iyi at bırakarak göçersem, pişman olmam. Bak iyi insan ne güzel söylemiş bütün iyiliklerin temelini atan diliyle. Ey iyi, kötü seni beğenmese de ben arar bulurum. Ey iyi, söyle bana, sana kim doyar? İşte ben tamamen açım, hadi gel bana. ''İyi olan ne kadar düşkünse ben de ondan razıyım. Yeter ki hep iyinin arkadaşı olayım. Bana beylik kötülükle gelecekse istemem. O beylik senin olsun.'' İşte gözümle görüyorum. Kötü karakterli olanın huzuru kısa. Fakat pişmanlığı uzun sürmekte. Şairin dediği gibi. ''Hangi iyi iyiliğinden pişman olmuş? Kötü ne kadar şöhrete ulaşsa da sonunda pişmanlık çekmekte. Elinden geliyorsa kötülüğün inadına iyilik yap.'' Alçaklık, küstahlık, aksilik hep kötülerin hareketi. Bela, mihnet, sıkıntı, pişmanlık ve keder hep kötülüğün karşılığı. Cömertlik, insanlık, yararlılık hep iyilerin hareketi. Huzur, nimet, rahat ve sevinç hep iyiliğin karşılığı. İyi insan arkadaşlarının en iyisidir. Yolunun açık olmasını istiyorsan iyi arkadaş iste. İşte senin sorduklarının cevabı budur Aydoldu. Aydoldu. Ey yüce kut, ey iyi töre, dünya iktidarını elde ettin, ömrün uzun olsun, huzur ve esenlik içinde olsun başın, beyliğin ve kudretin zeval bulmasın, ömrün rahatlık ve sevinç içinde geçsin, kudret ve azametle nice illere hakim ol, beyliğinin temeli sağlam olsun, dileklerin kurumayan bir ırmak gibi coşup gelsin, mutluluk, kocamayan bir hizmetkar gibi daima kapında dursun. Aydoldu bu sohbetten sonra hükümdarın huzurundan edeple ayrıldı, ona dualar etti. O günden itibaren gündüzleri oturmadan, geceleri uyumadan hükümdara hizmete devam etti. Doğruluk ve iyilikten ayrılmadı. Başta hükümdar, herkes onun hizmetinden memnun oldu. Aydoldu hükümdara dilin erdemini ve sözün faydalarını anlatıyor. Hükümdar bir gün Aydoldu'yu huzuruna çağırdı ve yer gösterip oturmasını söyledi. Aydoldu sessizce ve edeple yerine oturdu. Gözlerini yere dikti ve hiç konuşmadı. Hükümdar sordu. Ne oldu sana böyle Aydoldu? Niçin konuşmuyorsun? Aydoldu. Ey beylerin beyi! Kul beyin yüzünü görünce aklını şaşırır. Hükümdar buyurmadan ne söyleyeyim, neden bahsedeyim? Bilgi kimse demiştir ki sana sorulmadan söz söyleme. Bilmek gerekir ki kendisine bir şey sorulmadan beylerin huzurunda konuşan kimse ya deli ya ahmaktır. Karabaşın düşmanı kırmızı değildir. Ne kadar başlar yemiştir o dil. Başını kurtarmak, ömrünü uzatmak istersen diline hakim ol, onu sıkı tut. Hükümdar, anladım aydoldu. Fakat yaşayan bir kimsenin hiç konuşmaması imkansızdır. İki tür insan konuşamaz. Biri dilsizdir, diğeri bilgisiz. Bilgisizin dili daima kilitli olmalı. Bilgili kişi de diline hakim olmalıdır. Bilgilerin sözü toprağa verilen su gibidir. Sulanan topraktan türlü nimetler biter. Bilgisiz kimsenin gönlü ise çöl gibidir. Ne ırmaklar doldurabilir ne de ot biter. Ay doldu. Hükümdar bilir ki dilin zararı insanın canına bile mal olur. Elbette yaşayan insan söz söyler, konuşur. Lakin insan kendisini sorulmadıkça ağzını açmamalıdır. Hükümdar, dilin zararlarını söyledin oldu. Faydası var mı dilin? İnsan hep dilin zararlarından korkar da konuşmazsa yararlı bilgileri de boşa gitmez mi? Aydoldu, söyleyeyim dilim döndüğünce. Elbette sözün faydası çoktur. Boş söz ve densiz laflar ayak takımının ağzından çıkar. Onun başını yiyen de bu boş sözleridir. Söz boş yere söylenirse zarar getirir. Yerin de söylenirse faydası çoktur. Cahil insanlar karınlarını doyurdular mı? Sığır gibi yatarlar. Boş sözlerle meşgul olurlar. Bilgili kimseler vücutlarını yıpratır bilgi yoluna. Böylece ruhlarını beslerler. Vücudun nasibi ağızdan, ruhun nasibi kulaktan girer. İnsan diliyle boğazına hakim olursa çok faydasını görür. Bilgili kimsenin bu ikisine hakim olması gerekir. Hükümdar Sözün ne faydası dokunur insana? Yahut ne zararı dokunur? Aydı oldu. Sözün faydası büyüktür. Söz sayesinde bu kara yerdeki mavi göğe yükselir, yüce makamlara erişir. Eğer dil söz söylemesini bilirse gökte olanı da yere indirir. Hükümdar, söyler misin Aydı oldu? Söz ne zaman çok, ne zaman az sayılır? Aydı oldu. Sorulmadan söylenen söz fazladır sultanım. Az söz ise sorulduğu zaman söylenen, bir soruya cevap olan sözdür. Şair demiştir ki: Sözü düşünerek söyle, güzel söyle. Kısa söyle. Çok dinle, az konuş. Akıl ile söyle, bilgiyle süsle. Hükümdar hep az konuşup çok dinlemekten bahsettin. Peki kimi dinlemeli insan ki faydasını görsün? Aydoldu. Sözü bilgi kimseden dinlemeli ve sonra bilgisizlere söylemelidir. Büyüklerin sözünü dinleyip küçüklere onu iletmelidir. Bir bilgi kişi der ki, çok konuşmakla kişi alim olamaz. Fakat çok dinlemekle alim baş köşeye geçer. İnsan dilsiz olursa bilgili olabilir. Fakat sağır olan bilgiyi elde edemez. Hükümdar, nedir öyleyse yapmamız gereken? Bu dili söyletmeli mi yoksa susturmalı mı? Ay oldu. Diliyle ile söylenmezse bilgi öylece kalır sultanım. Bu dili hep kötülemiş gibi olmayalım. Dilin faydaları pek çoktur. Varlık sahibi olan kimseye lazım olanlardan bir dil ve söz, diğeri ise gönüldür. Tanrı dili doğru söz için yaratmıştır. Sözü eğri olanı ateşe atarlar. Söz doğru söylenirse faydalıdır. Eğri söz hep ayıplanmıştır. Konuşmayan kimseye dilsiz denir. Çok konuşan ise geveze adını alır. Bil ki gevezeler insanların itibarsızlarıdır. Hükümdar bu sözleri dinledi. Gönlü huzur ve sevinçle doldu. Elini açıp Tanrı'ya şükür ve dua etti. Hazinelerini açtı. Fakir fukaraya ihsanlar etti. Aydoldu'yu da ile yüceltti. Ona vezirlik mührü, tuğ, davul vezir verdi. Yönetimdeki nüfuzunu artırdı. Aydoldu da ülkedeki işleri yoluna koydu. Halk zenginleşti. Kuzu ile kurt yan yana yaşamaya başladı. Memlekette yeni şehir ve kasabalar çoğaldı. Devletin hazinesi, altın ve gümüşle doldu. Aydoldu'nun hastalanması ve ölümü. Kut, vefasız ve dönektir. Aydoldu her türlü isteğine ulaşmış. Devlet katında güç, insanlar katında itibar kazanmıştı. Malı mülkü çoğalmış, zenginliğe ulaşmıştı. Ne var ki baht ve mutluluk denilen şey böyle sebatsız ve dönektir. Bir bilgenin dediği gibi, nimet tam olunca tamamlanmış olur. İnsanın ömrü tükenir. Ay dolduğunda dolunan ayı en büyük halinden itibaren küçülmeye başladı. Uyum içinde yürüyen unsurlar bozulmaya başladı. Elif gibi dimdik olan vücudu, yaş söğüt dalı gibi büküldü. Ağır bir hastalık geldi, onu tuttu, yere vurdu. Acılar içinde inleyerek yatağa düştü. Tabipler geldiler, hastalığını anlamaya iyileştirmeye çalıştılar. Her biri bir şey söyledi. Vermedikleri ilaç, sürmedikleri merhem kalmadı. Hiçbiri fayda etmedi. Hastalığı günden güne arttı. Gücü kuvveti günden güne azaldı. Hükümdar Aydoldu'yu hasta yatağında ziyaret etti. Halini hatırını sordu. Aydoldu karamsarlık ve üzüntü içinde artık güneşin batmak üzere olduğunu, gecesinin bir daha aydınlanmayacağını hissettiğini söyledi. Hükümdar onu teselli etmeye çalıştı. Her hasta olan ölmez. Umarım ki iyileşirsin. Böyle acı sözler söyleyerek yüreğimi dağlama dedi. Aydoldu, ''Sultanım, bu hastalığın devası yoktur, boşuna arama. Her doğan ölmeye, her yükselen düşmeye mahkumdur. Her yokuşun bir inş olduğu gibi, her sevince bir keder, her acıya bir lezzet vardır. Ben vaktiyle sana döne huylu ve vefasız olduğumu söylemiştim. Bana gönül bağlama demiştim. Benim gitmekte oluşumdan hiç şüphe etme. Bu dünyaya da asla güvenme. Seni de bir gün terk edecektir. Gafil olma. Benden sonra sen de öleceksin.'' Sakın bu dünyaya inanıp güvenme. Sultanım, beni Tanrı yoktan yarattı ve yetiştirdi. Çocuktum, büyüttü. Tüysüzdüm, sakalımı bitirdi. Saçım kuzgun gibi karaydı, kuğu gibi ak etti. Bak bir bilgene diyor. Saçları kuğu gibi ağıran kimse gayret etsin. Gönlü de kuğu gibi ak olsun. Fidan boyu eğilen gönlümü doğrulsun. Kara saç ağrınca pusuda yatan ölüme hazırlanmak lazımdır. Hükümdar Aydoldu'yu teselli etmeye çalıştı. Onun için Tanrı'ya dua etti, şifa diledi. Belki faydası olur diye yoksullara sadaka dağıttı. Lakin ölüme karşı gümüş fayda etseydi, insanlar onu fidye ederler. Hükümdarlar gümüş dağıtarak ölümden kurtulurlardı. Aydoldu'nun hastalığı günden güne ağırlaştı. Artık yaşamaktan ümidini kesti. Ömrünü gafletle geçirdiğini, gençliğini boşa sarf ettiğini düşünerek pişmanlık içinde da ağladı. İnsanoğlu böyle acizdir işte. Ömrünü asla dilediği gibi geçiremez. Birazcık rahata kavuşsa, acizini unutur da hükmünün göklere geçtiğini sanır. Azıcık itibar kazansa, mağrur bir zorba olur. Ölümün pençesine düşünce de süklüm püklüm peşinden gider. Yiyip karnı doydu mu, aygır gibi azgınlık eder. Karnı acıkınca da zehir olsa yer. Aydolda ölümün yaklaşmasının verdiği pişmanlık ve kederle fakir fukaraya sadakalar dağıttı. Tanrı'dan af ve mağfiret diledi. Aydoldu'nun oğlu ödülmüşe nasihati. Aydoldu'nun bir oğlu vardı. Bu çocuğun yaşı da henüz küçüktü. Adı övdülmüş idi. Temiz soylu, güzel yüzlü, iyi huylu bir çocuktu. Aydoldu oğlunu yanına çağırdı, kucakladı, gözünden yaşlar akıttı, ağladı. ''Ey oğul, baban Aydoldu'nun hayatı doldu. Artık ölmek üzereyim. Bu dünyaya gönlümü verdim. Onu sevdim.'' Ama o benden çabuk bıktı. Bana cefalar etti. Dikkat et, seni de aldatmasın. Hep lüzumsuz işler peşinden koştum. Yapmam gerekenleri erteledim. Hayat ise bir fırtına gibi çabucak geçiverdi. Ölüm geldi. Süslü sarayları yıkan ölümdür. Düğün dernekleri dağıtan ölümdür. Her şey için bir çare, her tehlike için bir tedbir vardır. Ölüme ise ne çare ne tedbir bulunur. Öğüdülmüş. Ey baba! Bu dünyada çok yaşadın, birçok bilgi edindin, erdemlere sahip oldun, sordun, öğrendin, görüp tecrübe ettin. Ölüme bir çare yok mu? Varsa o çareye başvur. Başka bir çare yoksa bütün malını ve hazineni bu uğurda dağıt. Eğer senin için fidye olacaksa altın ve gümüş, sen sağ ol, bunlar sonra yine gelir. Başa sağ olan insan her istediğine kavuşabilir. Ay doldu. Ey oğul, sözümü dinle ve bu işten vazgeç. Ölüme altın gümüş fayda etmez. Bilgi ve akıl engel olamaz. Ölümü dünya malı önleyebilseydi beyler beyi ölmezdi. Bilgelere hikmetleri, bilginlere bilgileri yardım etmedi. Ölüme bir ilaç olsaydı tabipleri hiç ölmezdi. Ölüm karşısındakine göre davransaydı peygamberler ölmemiş olurdu. Doğan her canlı ölmekte. Bu dünya bir konak yeri. Gelen gidiyor. Her şeyi yiyen bir ejderha gibi yedikçe acıkıyor. Öğüdülmüş Ey baba! Ölümün hep peşinden geldiğini bildiğin halde niçin ona göre davranmadın da şimdi pişmanlıkla inliyorsun? Niçin geride kalacağı belli olan bunca malı topladın da ihtiyacından fazlasını fakir fukaraya dağıtmadın? Ey baba! Bugün pişman olmanın ve inleyerek başını yerlere vurmanın ne faydası var? Ay doldu. Ey oğul! Bana bak ve sen gafil davranma. Ahiret işlerini yoluna koy. Gaflet beni mahvetti. Sen uyanık ol ey güzel yüzlüm. Doğanlar hep ölmek için doğmuştur. Ne kadar dirense de sonunda götürürler. Ölümlü insanlar zamanın elinde rehindir hep. Vakti doldu mu? Bir adım bile atamaz kimse. Nefesin sayılıdır. Bak beni gör ve uyan. Şimdi ölmek üzereyken tek düşüncem ve endişem sensin. Bu genç yaşında bensiz kalıyorsun. Babasız kalan bir çocuk heder olur. Benim endişem senin tam yetişme çağında yalnız kalmandır. Öldürmüş. Ey babacığım, ne olur da yaşamasaydım da, senin bu acılarını görmeseydim. Keşke Tanrı senin yerine benim canımı alsaydı. Lakin eğer bu ecel ise, niçin kederleniyorsun? Gelen Tanrı emridir, ağlamayı bırak. Benim için kaygılanma. Sen benim için ne kadar merhametli, şefkatli isen, yaratan senden daha merhametlidir. Sana kut veren, bahtını ve mutluluğunu açık eden bana da verir. Değer size kıymet, büyüye ululuk ve ikbali veren olur. Aydoldu oğlunun bu sözlerini duyunca elini kaldırdı, Tanrı'ya şükretti. Oğlunun mutluluğu ve güvenliği için Tanrı'ya yalvardı. Aydoldu daha sonra oğluna öğüt verdi. Ey oğul! Özünü ve sözünü doğru tut. Tanrı'ya kulluktan ayrılma. Yarınki işini bugünden düzene koy. Her türlü iyilik ve kötülüğü Tanrı'dan bil. Her dileğini Tanrı'dan dile. Tanrı'dan başka hacet kapısı yoktur. Tanrı'nın bütün emirlerine uy. O seni bugün de Yarın da yüceltir. Doğru yoldan sapma. Alçak gönüllü ol. Tevazuyla konuş. Büyük söz söyleme. Bu dünya için kendini ateşe atma. Kimsenin manla el uzatma. Kimseye zulmetme. Cehennem azabına karşı iyiliği kendine siper edin. Kötü arkadaşa yaklaşma. Kötülük yılan gibidir seni sokar. İki yüzlü kimseye sırrını açma. Herkese yayar. Dedikoducuları da evine yaklaştırma. Her sözü dinle lakin hemen inanma. Başkasını kıskanma, çok yiyip içme. Bu ikisi insanın başını derde sokar. Hayasız, utanma duygusu olmayan adamdan uzak dur. Hiçbir işte acele etme, sabırlı ol. Sabırlı insanlar arzularına ulaşırlar. Sonunu düşünmeden bir işe girişme. Öfkelenirsen öfkeni tut. İsteklerine ulaşmak için, belaya uğradığında, başın sıkıntıya düştüğünde hep sabret. Sonunda dilediğine ulaşır, sıkıntıdan kurtulur, kaybettiğini bulursun. Ölümü hiç unutma. Ona daima hazır ol. Ağzından yalan söz çıkmasın. Yalan söz kişinin itibarını azaltır. Kardeş ve akrabana yakınlık göster. Güler yüzle büyük ve küçüklerin gönlünü al. İkbale ulaşırsan kibirlenme. Şarap içme. Zina yapma. Bu kötülüklerden uzak dur. Kut bu ikisinden daima kaçar. Bunlar insana fakirlik yolunu açar. Bak bilgi kişi ne der. Şarap içme. Zina etme. Bu ikisi insana yoksulluk elbisesi giydirir. İçki insanı bin türlü günaha teşvik eder. Mutluluk zinadan kaçar. Ey oğul, ben sana her şeyi söyledim. Sözümü tutarsan mutlu olursun. Bu vasiyetimi unutma, gönlüne yaz. aydoldu daha sonra kağıt kalem isteyerek hükümdar gündoğdu için bir vasiyetname yazdırdı. Şöyle dedi. Yaratan, yetiştiren ve bağışlayan Tanrı'nın adıyla Peygamberine ve onun bütün ashabına da selam olsun. Ey kutlu hükümdar! Dilerim ki çok uzun yaşar, çok illere hükmedersin. Ay doldunun, bugün ayı küçüldü. Varlığı ölümle bitiyor. Ölüm meleğinden kaçacak yeri kalmadı. Bana çok iyilik ettin, ihsanda bulundun. Ben ise sana karşı görevlerimi yapamadan gidiyorum. Bu iyiliğin karşılığı olarak şimdi sana bir vasiyetname yazıyorum. Ey zeki insan! Sana sadık olanın sözünü tut. İşte ölüm benim karşıma çıktı. Topladığım altınım, gümüşüm öylece kaldı. Rabbin rahmetinden başka bir ümidim yok bugün. Ey hükümdar! Ölüm yaklaşmadan uyan. işlerini yoluna koy. Ölüm gelmeden ölüme hazırlan. Tanrı'nın emirlerini yerine getir. İbadette kusur etme. Ey hükümdar! Bu dünya ve bu kut seni kandırmasın. Bütün işlerinde adaleti göz önünde tut. Kanunları halka adaletle uygula. Ta ki kıyamet gününde bahtiyar olasın. Sen bu dünyanın hükümdarısın. Ona kul olma. O seni bırakmadan sen onu dul bırak. İyi insanları kendine yakın tut. Kötülerden uzaklaş. İşini haris insanlara bırakma. Yemeğini nankörlere yedirme. İbadette gayretli ol. Günahlardan uzak dur. Ahirette ancak ibadetin faydası dokunur. Ölüme karşı hiçbir silah yoktur. Ey kutlu hükümler, Bu dünya bir tarladır. İnsan bu tarlaya ne ekerse onu biçer. Sakın başkasının malına el uzatma ve kan dökme. İnsanı ölüm döşeğinde bu iki günah inletir en çok. Cimri olma, cömert ol. Cömertliğin adı ebedi kalır, ölmez. Dünya malı acısı gibidir. Ne kadar içersen iç susuzluğun geçmez. Halk koyun gibidir. Bey ise onun çobanıdır. Çoban koyunlara karşı merhametli olmalıdır. Kapıdaki aç kurtlara karşı koyunlarını koru ey hükümdar. Hiddetli olma, öfkeni tut. İnsanlara kaba sözler söyleme. Kaba söz alevli bir ateş gibidir. Eğer iki dünyada beylik istiyorsan şu beş şeyden uzak dur. Haram yeme, zulmetme, insan kanı dökme, düşmanlık besleme, kin gütme, şarap içme, kötülükten uzak dur. Bunlar ülkeye ve senin saltanatına zarar verir. Devamlı ve ebedi beylik istiyorsan adaletten ayrılma. Halk üzerindeki zulmü kaldır. Saltanatının sürmesini istiyorsan şu birkaç şeyi yap, şu birkaç şeyden de uzak dur. İşlerini adaletle gör, kimseye zulmetme. Tanrı'ya kulluk et, gafil olma, uyanık dur. Heves ve öfkeyle hiçbir işe kalkışma. Her iki halde de dişini sık, sabret. İyilere hürmet göster, onları yükselt. Kötülere yüz verme, onları kapına dahi yaklaştırma. ''Kötü teamüller yerleştirme. Hep iyi adetler ve kanunlar koy. Kötü kanun yapan kimse daha hayattayken ölmüş gibidir. Ey hükümdar! insan ölünce bir miras bırakır. Benim mirasım işte bu vasiyetnamedir. Benim en çok sevdiğim insan sendin. En güzel mirasımı da sana bırakıyorum. Beni hatırla ve bu sözlerimi unutma. Ey devletli hükümdar! işte ben gidiyorum. Ciğerparem! Oğlum ise burada kalıyor.'' Onu Tanrı'ya emanet ettim. Tanrı isterse ateş içinde bile olsa onu korur. Çocukların iyi veya kötü olmalarına anne ve babaları sebep olur. Ben ise bugün ölmekteyim. Oğlum küçük yaşta yetim kalıyor. Senden dileğim onu koruman ve yetiştirmendir. Yoksa o yabani bir diken gibi olur. Sen onu yetiştir. Ona erdem ve bilgi öğret. Serbest ve başıboş bırakma. Kötü hareketlerine mani ol. oldu bunları yazdıktan sonra mektubu dürüp Bağladı ve oğluna verdi. Bu mektubu sakla, kaybetme, hükümdara götür. Ona mirasın budur dedi. Sonra oğluyla kucaklaştı, gözyaşları içinde ona sarıldı. Malını miras olarak yoksullara dağıttı, iyilikler etti. Bütün akrabalarıyla helalleşti. Canı mavi göklere yükselmek için hazırlandı. Gözleri gökyüzüne dikildi, elini kaldırdı. Son sözleri kelime-i şehadet oldu. Saf ve temiz ruhu uçtu gitti. Boş bir kalıp kaldı geriye. Ölüm olmasa ne iyi olurdu. Ne güzel olurdu insan ölmese. Oysa ölüme hayret edilmez. Her doğan ölmekte ve kara toprak olmaktadır. Bu koca karı dünyanın adeti budur. Beğensen de, beğenmesen de. Aydoldu'nun ölümünden bir süre sonra yası bitince hükümdar Aydoldu'nun oğlu Öğüdülmüş'ü çağırdı. Onu teselli etti, baş sağlığı diledi. Öğüdülmüş yer öperek hükümdara teşekkür ve dua etti. Sonra babasının mektubunu verdi. Hükümdar mektubu okudu. Gözyaşları içinde kaldı. Övdülmüş, huzurdan edeple ayrıldı evine geldi. Bir zaman kimseyle görüşmedi. Daha sonra babası için ölüm aşı dağıttı. Fakirlere gümüş ve ipekli kumaşlar dağıttı. Bundan sonraki hayatında ise babasının övdüğünü tuttu ve doğruluktan hiç ayrılmadı. Aradan bir hayli zaman geçti. Hükümdar ülkesi için gayretle çalıştı, iyi kanunlar çıkardı. Halk zenginleşti. Ülkenin nizamı her geçen gün daha iyi oldu. Halk hükümdara dualar etti. Hükümdar bir gün tek başına otururken elindeki kitabı bıraktı ve derin düşüncelere daldı. Kitaptaki bir yeri anlayamamıştı. Sormak için birilerini aradı. Fakat kimseyi bulamadı. O zaman Aydoldu'nun erdemlerini hatırladı. Yokluğunu daha çok hissetti. Onun boşluğunun doldurulamadığını fark etti. Sonra birdenbire öldürülmüşü hatırladı. Aydoldu'nun onu kendine emanet ettiğini... Kendisinin ise bunu tamamıyla unuttuğunu fark etti. Derhal bir adam göndererek Ödülmüş'ü huzuruna çağırdı. Ödülmüş'ün hükümdarın huzuruna girmesi. Ödülmüş sevinçle hükümdarın huzuruna girdi ve karşısında durdu. Hükümdar, ey oğul söyle bakalım nasılsın? Nasıl geçiyor günlerin? Babandan sonra bu felek seni sevindirdi mi, üzdü mü? Ödülmüş, Allah uzun ömürler versin sana ey kutlu hükümdar. Babamdan sonra felek bana eziyet etti. Kaşlarını çattı. Hükümdarın huzurumdan uzakta ve dışarıda kaldım. Bunca zaman geçti. Hükümdarın yüzünü göremedim. Kaygı ve üzüntü içinde kaldım. Bugünse hükümdar beni yine hatırladı ve huzuruna çağırdı. İçim sevinçle dolu. Artık ümitli olabilirim. Hükümdar öldürmüşle bir süre sohbet etti. Onun bilgisini de böylece denemiş oldu. Öldürmüş hükümdarın bütün sözlerine uygun cevaplar verdi. Hükümdar... Ey oğul, bundan sonra benim huzurumda bulun. Senin babanın bana çok hizmeti geçti ve ben ne yazık ki onun hakkını ödeyemedim. Şimdi bu borcu ödemek istiyorum. Bak, hikmet sahibi bir uç beyine demiştir. Sana bir kimsenin iyiliği dokunmuşsa bu emeği unutma. Başkasının emeğini takdir etmeyen kim? Adeta öküz gibi olur ey devletli. Hadi adın öküze çıkmasın. İnsanlara karşı insaniyetle davran. Öldürülmüş o günden sonra hükümdara hizmete başladı. Gece gündüz gayretle çalıştı. Hükümdar onun hizmetinden memnun kaldıkça derecesini yükseltti. Hükümdar bir gün devlet işlerinden bunaldığı bir sırada yine ay dolduğu hatırladı ve hüzünlendi. Artık onun yerini tutacak bir adamının olmadığını gördü ve üzüldü. Sonra oğlu övdülmüşü hatırladı. Baba gittiyse de yerine oğlu kaldı. Öyleyse onu yetiştireyim adam olsun. Adam olan her zaman faydalı olur diye düşündü. Haydoldu'nun hizmetlerine karşılık onun oğluna iyilik göstereyim. İnsanların asili iyiliği unutmaz. Bir atasözünde ne der? Ey iyi insan, iyilik yapmakta devam et. İyilik ihtiyarlamaz, yıpranmaz. İyiliğin ömrü uzundur ve kötü olmak ihtimali yoktur. Hükümdar ödülmüşe türlü ihsanlarda bulundu ve onu yüceltti. Zamanla ödülmüş devlet idaresine dair kanunlara, usullere hakim oldu. Her türlü görevi başarıyla yerine getirdi. Hükümdar uyanır uyanmaz ilk defa Övdülmüş'ü görürdü. Hükümdar onun istediği gibi bir adam olduğunu, zamanla daha da iyi olacağını görmekteydi. Bir gün Hükümdar ödülmüşü çağırdı, sohbet etti ve ona bazı şeyler sordu. Söyle bakalım ödülmüş. insan için faydalı olan şeyler nedir? Bunların faydaları nelerdir? Övdülmüş, Ey beyim, ey bilginin şehri, insanların iyisi olan, hem bu dünyada hem öteki dünyada insanlara faydalı olan şey iyilik yapmaktır. İkincisi haya, üçüncüsü doğruluktur. Bu üç şeyle kutu ulaşır insan. İyilik edeni insanlar sever. Dürüstlük de yüce makamlara ulaştırır. Her türlü kötülüğe sebep olan hayasızlıktan haya kurtarır. İyilik, doğruluk ve haya sahibi olan kimse mutluluğu bulur. Hükümdar Ya kötü ve faydasız olan nedir? Övdülmüş aslında hükümdarım kendi ferasetiyle bunu bilir. Yine de söyleyeyim. Şu üç şey insana faydasız ve zararlıdır. İnatçılık, yalancılık ve cimrilik. Bunların hepsinin kaynağı bilgisizliktir. Böyle kimselerin adı unutulur gider. Hükümdar yine sordu. Peki kişi anasından bilgin olarak mı doğar? Yoksa yaşı ilerledikçe mi öğrenir? Öldürmüş cevap verdi. Ey kutlu hükümdar! İnsan anasından bilgisiz doğar ve yaşadıkça öğrenir. Bilgi sahibi oldukça her işinde başarılı olur. Çalışmakla elde edilmeyen şey akıldır. Diğer erdemlerin hepsi öğrenilir ve elde edilir. Hükümdar gün doğdu bu cevapları işitince içi sevinçle doldu. İşte istediğimi buldum dedi. Babasını kaybettim fakat oğlu doğru yolda yürüyerek babasının yerini aldı. Hükümdar kendisine bağlılıkla hizmet eden, her işin dürüstlükle yerine getiren övdülmüşün derecesini günden güne yükseltti. Eşi ve akranları arasında seçildi. Devlet adamları arasında büyüklerden oldu. Övdülmüş herkese tevazu gösterdi. İyilikle davrandı. Günler ve aylar geçti. Birçok dost ve arkadaş edindi. Dost ve arkadaş insan için bir destektir. Kimin arkadaşı ve dostu çok ise o arkasını sağlam bir kayaya dayamış demektir. Arkası olan insan kuvvetli olur. Kudretli insanın kutu sağlam olur. Kut alçak gönüllüye ne güzel yakışır. Bilgin bir insana da şefkat ve mülayimlik. Devlet kuşu kimin başına konsa o kimse tevazu göstermeli, alçak gönüllü olmalıdır. Kutun kalıcı olmasını sağlayacak şey tevazudur. Kut adeta göç atı gibidir. Tevazu ile onu bağlamazsan göçer gider. Ne güzel olur mütevazi insan, işleri hep yolunda gider. Kibirli, küstah insan da ne sevimsizdir. Onun da saygınlığı günden güne azalır. Kut gelirse eğer herkese yakışır. Fakat en çok akıllı insanlara yaraşır. Ey iyi ve cömert insan. Bak ne diyor şu şiirde. Kut bilgisize de gelir. Yakışır. Ne var ki onun ne olduğunu bilen bilgiliye daha çok yaraşır. Madem ki bilgisizle birlikte olabiliyor Kut. Bilgiliyle elbette daha iyi olacaktır. Bilgisizliği yükselten kut, bilgiliyi daha çok yükseltecektir. Hükümdar ise ona türlü görevler verdi ve tecrübe etti. Hatta zaman zaman onu itibardan düşürdü. Küçük imtihanlardan geçirdi. Övdülmüş itibardayken kimseye zulmetmedi. İtibardan düştüğünde de işlerini aksatmadı. Sadakatten yüz çevirmedi. Bütün işlerini açık seçik yaptı. Her işinin hesabını da ayrı ayrı kaydetti. Devletin malını iyi idare etti. Asla kendi çıkarı için kullanmadı. Hizmetinde kıl kadar eğrilik göstermedi. Bak bir tecrübeli kimse ne demiştir. İnsan için altın ve gümüş değerlidir. Fakat devlet işlerini görürken kendisine hakim olan kimse bunlardan daha değerlidir. Bilgili insan bilgisiyle şu öğüdü vermiştir. Doğru ve dürüst insan bulduğunda onu sürme gibi gözüne çek. Doğru derler. Hani emanete hıyanet etmeyen doğru? Gerçek er. Tavır ve hareketleri doğru olandır. İnsanlar arasında övülmeye layık olan da cömert olandır. Cimriler sövgüyü hak eder ancak. Ne kadar zavallıdır insanoğlu. Bütün gün toplar, yiyecek bir şey bulamaz. Durmaz, koşar. Dünyayı dolaşır. Dağlar, denizler aşar. Kimi orduda kılıç yer, balta yer. Kimi hırsız, kimi sahtekar, dolandırıcı. Kimi ise zalim ve zorba olur. İnsanın bunca zahmeti hep karnını doyurmak ve sırtını örtmek içindir. Onca mal toplar da yiyemez. Vebal altında kalır. Bunlar hep bilgisiz insanların işidir. Bilgisiz insanlar tam bir hayvan sürüsüdür. Ey bilge kişi! Gönlünü ve dilini doğru tut. Vakti geldi mi rızkın eksik olmaz. Zenginlik de, dünya nimetleri de doğrulukla elde edilir. Ahirete elde etmenin yolu da doğruluk ve imandadır. Hükümdar, Öldülmüşü her şekilde denedi ve onun doğruluğundan emin oldu. Sadakatine inandı. Beyler hizmetkarlarına dikkatli seçmeli ve iyi tecrübe etmelidirler. İyice tecrübe edilen ve layık olana görev verilmelidir. Ey bey! Her işi ehline, dürüst ve sadık olana ver. Bir bey işi liyakatsız olana verirse başkasının değil kendinin liyakatsizliğini göstermiş olur. Tanrı bir kimseyi yükseltmek dilerse ona işinin ehli ve dürüst yardımcılar verir. Yükselttiğini düşürmek isterse de ona gününü karartacak yardımcılar verir. O bilgisizler de dizginleri eline alınca işler bozulur, ortalık toz duman olur. Öğdülmüşün bunca tecrübesini, başarısını, sadakatini gören ve ona tüm kalbiyle inanan hükümdar devletin bütün işlerini onun eline verdi. Onu memlekete hakim kıldı. Ona unvan, mühür, at, koşun ve hilat verdi. Öğdülmüş de iyi bir yönetimle ülkede refahı ve dirliği artırdı. Hükümdar da böylece sıkıntıdan kurtulmuş oldu. Bütün işleri görüldü. Kendisi rahat etti. Bak bu faydaların hepsi bilgiden geliyor. Öyleyse akıllı insan nasıl övülmez? Ve akılsızın işleri nasıl yerilmez? Akıllının işi hep ölçülü, hesaplı. Akılsızın işleri ise rastgeledir Akıllı ve ahlaklı kimseye kut ne güzel yaraşır. Bak İla Bey'i ne der? Bilgisizin başına devlet kuşu konsa cümle halk bozulur. Memlekete felaket gelir. Eğer akıllı kişinin eline geçerse beylik, o ülkesini huzur ve refaha ulaştırır. Hükümdarın gönlü huzura kavuştu. Günü aydınlandı. Tanrı'ya şükretti, dua etti. Ey Rabbim, bilgi ve güç ile beni ülkenin hükümdarı yaptın. Beni doğru yoldan ayırma. Bana iyilikler işlemek ve halkımın yükünü yüklenebilmek için güç ver dedi. Hükümdar, fakir fukaraya çok eşya, para dağıttı. Günler ve aylar sevinç içinde geçti. Ülkenin refahı arttı. Halk zenginleşti. Halkının iyiliğini isteyen böyle beyi olan bir halk huzur içindedir. Unutmamak gerekir ki iyi de kötü de bir gün toprak olur. Geriye sadece adları kalır. Hükümdar günlerden bir gün tek başına oturuyordu. Övdülmüşü çağırdı ve sordu. Ey ödülmüş Şimdi sana babanın hiç emeği geçmedi. O öldüğü zaman sen küçük bir çocuktun. Baban sana hiçbir bilgiyi, hiçbir Erdem'i öğretemedi, kazandıramadı. Ben de bu hususta pek yardım edebildim sayılmaz. Şimdi nasıl oldu da bunca Erdem sende toplandı? Hadi bana bunu söyle. Hükümdarın ömrü ve devleti uzun olsun. Tanrı kime inayet etse o dilediğine kavuşur. Namış öğreti yayılır. Bak bir Türkçe atasözü der ki Kişi Tanrı fazlıyla büyür, dileği gerçekleşir, işi yoluna girer. Kara toprak ile mavi gök kinle birleşse de Tanrı'nın verdiğine engel olamaz. Ey hükümdar! Babasının rızasını alan çocuk duasını da alır. Bana da babam hayır duası etmişti. Ben o dua ile yükselip bu mevkiye geldim. Kadir Tanrım hükümdarı da vesile kıldı. Bu erden bilgiden uzak kalmadım. Hükümdar beni tuttu ve himaye etti. Kelek de imkan verdi. Yükseldim. Beyler kime bakıp güler yüz gösterir? Elinden tutarlarsa iyi şeyler ona doğru koşar. Yeter ki faydalanmasını bilsin. Kişinin gönlü bir bahçe, onu yaşartan su ise beylerin sözü öydüdür. Kul daima Tanrı'nın fazlını ve yardımını istemelidir. Bunlar olursa bütün kapılar açılır. Bak bir şair ne demiştir. Tanrı kulunu fazlı ve yardımıyla yükseltir. Ona bilgi kapıları açılır. İstekleri yolunda gider. Bilgi verilen insan daha mutlu olur. Kendisi küçük de olsa yeri büyük olur. Hükümdar. Peki bilgi sahibi olanlar bunu nasıl elde ederler? Öğüdülmüş. Bakın anlatayım. Tanrı yaradılışta akıl ve gönül verirse çocuk bilgi için gerekli esas sermayeyi elde etmiş olur. O çocuk günden güne gelişir. Aklı gittikçe olgunlaşır ve her istediğini öğrenir, bilir. Böylece bilgiye erişip gerçek bir bilgin olur. Bu bilgiyle memlekete çok faydası dokunur. Tanrı yaratırken gönül vermezse İnsan hiçbir dileğine ulaşamaz. Bir şart daha vardır. Çocuk öğrenmeye küçük yaşta başlamalıdır. İnsan çocukken bilgiyi edinir ve büyüyünce dileğine kavuşur. Bilgi ve erdemi insan sonradan öğrenebilir. Akıl ise insanla birlikte doğar. Akıllı olmak tanrı vergisidir. İnsan bilgiyi kendisi çalışıp öğrense de çalışmakla akıl elde edemez. Akıllı insan insanların büyüğüdür. Akıl insan için bin türlü erdemin başıdır. Akılsıza ise insan bile dememeli. Ne söylerse söylesin inanmamalıdır. Hükümdar Seni dinledim ödülmüş. Aklı bilgiden ayırdın. Bununla ne demek istiyorsun? Aklın yeri neresidir? Nerede bulunur? Nereden çıkar? Ve çıkınca nereye gider? Ödülmüş Akıl insan için yüce ve kıymetli bir şeydir. Aklın yeri beyindedir. Kıymetli bir şey olduğu için onun yeri baştadır. Akıl insan için elbette bir köstektir. Akıllı insanın hareketi doğru ve işleri ölçülüdür. Merhametli Tanrı seçkin insan kullarının hareketlerini ve dilini akıl ile kösteklemiştir. Aklan insanların nasıl ayırdığını mı soruyorsun? Akılsız ölü, akıllı ise diridir. İnsan gece gibi karanlık bir ev, akıl ise onu aydınlatan bir meşaledir. Her türlü iyilik akıldan gelir ve insan bilgi ile seçilip yükselir. İnsanoğlu bu ikisiyle yükselmiş, ilerlemiştir. İnsan hayvandan bilgisiyle ayrılmış, onların üzerine bilgisiyle hakim olmuştur. Yürü, hayvan olma, bilgi bil, akıllı ol. Sözünü bilgiyle söyle ki geçkin olsun. Öğüdülmüş hükümdara aklı anlatıyor. Hükümdar, ey güzel yüzlüm, aklı tarif et bana, mahiyetini anlat. Mahiyeti nedir? Yüzü, tavrı, hareketi, yaşı, boyu, posu nasıldır? Ödülmüş, aklın hareketi doğru, itibarı çoktur, yüzü görünüşü daima güzel, genç ve dinçtir, sakin ve uysal tabiatlıdır, bütün canlılar için şefkat dolu bir gönüldür, nereye eli değse orası düzelir, nereye sözü erişse orası o söze uyar, sıcak yüzlü ve sevimlidir, herkes ondan fayda görür, keskin gözlü, uzak görüşlüdür, işlerini yaparken ayağını sağlam basar, El attığı iş ne kadar karışık, bulanıksa da o bütün düğümleri çözer, her şeyi berraklaştırır. Bir işe sağından solundan, önünden arkasından, yani her yönünden bakar, çözüm yolunu ve zamanını bilir. Akılsız dedi ki, ey akıl ben sensiz bunalıyorum, bana senden bir pay nasip olmadı. Sensiz insanın gönlü ölü sayılır, akıl kör için göz, ölü için öz, dilsiz için sözdür. Akıllı akıla, ey arkadaşım der, sen benim işlerimi düzelten ne iyi bir arkadaşsın. Aklın kimde olduğu şu belirtilerden anlaşılır. Öncelikle aklın tavır ve hareketleri doğruluk üzerinedir. O yıllar da geçse doğruluktan dışarı çıkmaz. Akıllı doğru, dili ve sözü yumuşak kimsedir. Her işini sükunetle görür. Tahammüllü ve sabırlıdır. Tavır ve hareketleri ihtiyara benzer. Fakat iyice bakarsan yaşı gençtir. O ister hükümdarın, iyi müşaviri, isterse en değersiz bir köle olsun. Herkes onu istekle arar. Bak şu söze dikkat et. Aklın hareketi ihtiyar, kendisi gençtir. Akıl neredeyse git ona, yapış. Küçüklüğü sevimli, ihtiyarlığı sakin. Kendisi yumuşak tavırlı, alçak gönüllü ve elbette çok faydalıdır. Hükümdar, ey sözü akıl ve bilgi olan uyanmış adam. Tanrı bana her nimeti eksiksiz ihsan etti ve elbette sen de bana onun bir ihsanısın. Bu beylik ağır bir yüktür. Bunu yüklenen iyiliğe hayra ulaşabilir. Hayra ulaşmak isteyen bu yük yüklenir. Yükü taşıyan da dileklerine ulaşmak ister. Sen benim dileklerimi yükleniyor. Güzel işler yapıyorsun. Fakat çok zahmet çekiyorsun. Şimdi Tanrı bana güç versin. Ben de senin hakkını bire üç ödeyeyim. Senin nasıl hizmet ettiğini görüyor ve biliyorum. Yine biliyorum ki benim için bu gayretin, bana candan bağlılığında neleri gelmekte. Sadık bir hizmetçi, kendi nefsini değil beyin yararını gözetendir. Kul işini tam ve candan yaparsa, bey de tam bir kuta kavuşur. Böyle bir hizmetçi bey için Tanrı'nın ihsanıdır. Bizden önce nice dünya hakimleri bunun hasretiyle ölüp gitmişlerdir. Bu sohbetin ardından aylar ve yıllar geçti. Hükümdar iyi kanunlar getirerek ülkeyi idare etti. Halk huzur ve mutluluk içinde yaşadı. Hükümdara dua etti. Başka ülkelerin halkları da bunu duydular ve hükümdarın yüzünü görmek isteğiyle yandılar. Liyakatli bir hükümdar nasıl olmalıdır? Aradan aylar ve yıllar geçti. Hükümdar gün doğdu bir gün sarayında yalnız başına otururken, öldürmüşü çağırttı. Beraberce oturdular. Hükümdarın tartışmak, öğrenmek istediği konular vardı. Söze başladı Sana şunu sormak istiyorum ödülmüş Bir olan tanrı insanoğlunu yarattı Ama bunların hepsi aynı değil Büyüğü var, küçüğü var İyisi var, kötüsü var Akıllısı, akılsızı, zengini, fakiri var Şimdi iyi söyle Hükümdar olan kişi Nasıl biri olmalı ki bunların başına geçsin İşlerini düzene soksun Halk zenginleşsin Hazinesi altın ve gümüşle dolsun Güçlü bir ordu toplasın Düşmanlarına boyun eğdirsin. Ülkesinde barışı sağlasın. Memleketini akıllı idare etsin. Kendisi ölüp gittiğinde de iyi adı yaşasın. Ödülmüş. Hükümdar bana çok zor bir soru sordu. Bu beylik işini hep beyler bilir. Zira töre ve nizam, örf ve adet onlardan çıkar. Anasından beylikle doğar beyler. Sonra görerek öğrenir işleri. Tanrı bir bey yaratmak dilediğinde Okuluna gerekli olan karakteri, akıl, kol ve kanadı da verir. Beylik beylerin işidir. Öyleyse sultanım bu işleri benden iyi bilmektedir. Zira babası beydi. Kendisi de beydir. Hükümdar Tamam bu sözlerinin hepsi doğru. Mis kokulu sözler söyledin. Lakin iş yapan adam işini yapar. Bunun kusurunu ve erdemini ise gören bilir. Ben iş yapanım. Sen görensin. Sen de küçüklüğünden beri bu işlerin içindesin. Artık her şeyi biliyorsun. Bana samimiyetle cevap ver. Öğdülmüş. Ey kudretli hükümdar! Sağ ve sen yaşa. Beylik için kişinin önce asil bir soydan gelmesi gerekir. Bey olan kişinin cesur, alp ve kuvvetli olması gerekir. Babası bey olan, bey olarak doğar. Bey olan kişi bilgili ve akıllı olmalıdır. Cömert ve yumuşak huylu olmak da gereklidir. Beyler hep bilgiyle halka önder oldular. Ve memleket işini akıl ile gördüler. Aslında bütün insanların soyu yücedir. Bunlar arasında seçilenler bilgi ile seçkinleşmiştir. Halk için beyin yürekli ve girişken olması gereklidir. Büyük işler ancak bu meziyetler ile görülür. Bak, tecrübeli ötüken beyi ne der? Halk için beyin seçkin olması gerekir. Özü sözü bir, karakteri yüksek olmalıdır. Bilgili, akıllı, cömert, tok gözlü ve zengin gönüllü olmalıdır bey. Böyle bir bey halka layık. Büyük bir bey olur ve beyden de iyi bir hanedan yetişir. İnsan her işe başlarken bilgiyle başlar ve akıl ile bitirir. Bey halkı akıl ile yönetir. Bilgisi olmazsa aklı işe yaramaz. Ey kutlu hükümdar! Beyler işlerinde yanılırlarsa onların beyliği hastalanmış demektir. Tedavi edilmesi gerekir. Beylik hastalığının tedavisi ise akıl ve bilgiyledir. Onu akıl ve bilgiyle iyileştir. Bey bilgili, akıllı ve zeki olmalıdır. Beyliğin hastalığını ancak bunlar çare olabilir. Akıllı, bilgili ve bilgi hükümdarların her iki dünyada da makamı yüksek olur. Her iki dünyayı bulan insan kutlu olur. Ülkeyi iyi idare etmek, barışı ve huzuru temin etmek için hükümdarın karakteri de iyi olmalı, binlerce erdemle donanmış bulunmalıdır. Allah korkusu da beyler için gereklidir. Allah korkusu olan bey, Hataya düşmemek için titiz davranır. Böylece yanlış hareketler yapmaz. Sabır ve sükunet de beyliğin başta gelen meziyetlerindendir. Acelecilik kötü bir huydur. Eğer bir beyde olursa bu huy, o beyin rengi kül gibi olur. Zira acele bir iç korkudan kaynaklanır. Her işte sükuneti tercih et. Yalnızca ibadette acele et. Bey olan kişi tok gözlü ve haya sahibi olmalıdır. Gözü aç olan adam hiçbir şeyle doymaz. Ona bütün dünya nimet yetmez. Bütün açlar yiyip içtiklerinde doyar. Aç gözünün açlığı ise ölünce sona erer. Haya sahibi insan yumuşak tabiatlı olur. Kendisine yakışmayan işlere el sürmez. Tanrı kime haya ve izan vermişse ona devlet ile birlikte bütün mutlulukları vermiş demektir. Haya büyük bir zihnettir insan için. Beyin özü ve sözü doğru olmalı. Yoksa kut o memleketten kaçar. Sözünde durmayan beye ümit bağlama, ömür boşa geçer. Beyler tedbirli ve uyanık olmalı. Bir memleket iki şeyle ayakta durur. Beyin tedbirliliği ve töre. Bu ikisi tam olursa bey beylik yapar. Tedbirli olan bey memleketini düşmanlardan korur, düşmanlarını yener. Töre ve kanun ise o memleketin düzenini sağlar. Gününü aydınlatır. İki şey beyin beyliğini bozar. Biri zulüm, biri ihmalkarlıktır. Ey kutlu hükümdar! En kötüsü beylerin adının yalancıya çıkmasıdır. Yalancı insanlar vefasız olur. Sözü yalan olanın tavır ve hareketi ise cefadır. Cefa kimde ise o hayvandır. Bey cesur ve atılgan olmalı. Korkan asker cesur olan beyinden cesaret alır. Arslan köpeklere baş olursa köpeklerin her biri aslan kesilir. Köpek arslanlara baş olursa arslanlar köpek gibi olur. Bey olan kişi cömert olmalıdır. Cömert olursa adı dünyaya yayılır. Etrafına birçok insan toplanır. Ordusu kuvvetlenir. İl tutmak için asker ve ordu gerekir. Askeri beslemek için çok mal ve servete ihtiyaç vardır. Bu malı halktan toplarsın. Bunun için halkın zengin olması gerekir. Halkın zengin olması için de doğru kanunlara ihtiyaç vardır. Bunlardan biri ihmal edilirse hepsi bozulur. Beylerin şu beş şeyden uzak durması gerekir. Acelecilik, cimrilik, öfke... İnatçılık ve yalancılık. Bunlardan uzak dur. Ey kutlu hükümdar, birçok memleketleri elde etmek istersen şu üç şeyi yap. Sağ elin kılıç sallarken sol eli mal dağıtsın ve ağzından çıkan sözler şekerden tatlı olsun. Küstahlık, acelecilik, gevezelik hep avam sınıfının karakteridir. Bey bunlardan uzak durmalıdır. Bey güzel yüzlü, saçı sakalı düzgün, yakışıklı ve orta boylu olmalıdır. Uzun boylu ve bodur olması iyi değildir. Ey bilgili insan! İtidalden ayrılma. Bey içki içmemeli. Kötülüklere alışmamalıdır. Bu iki hareket yüzünden ikbal elden gider. İçki yüzünden insanın başına türlü kötülükler gelir. Fakirliğe düşer. Aklını kaybeder, yanlış işler yaparsın. Yapılacak güzel işler içki yüzünden geri kalır. Yapılmayacak kötü işler ise içki yüzünden işlenir. Beyler mağrur ve zorba olmamalıdır. Gurur ile insan göğe yükselmez. Gurur faydasızdır. İnsanları senden soğutur. Bey mütevazi, alçak gönüllü olmalı. Kabahat işleyenleri affetmelidir. Böylece hizmetinde bulunanlar ona çabuk ısınır ve gönülden bağlı olurlar. Ancak gönülden bağlı insanlar severek hizmet eder. Halka boş olan beye himmet ve mürüvvet lazımdır. Himmet sahibi olmayan kimse ölüdür. Himmet yanında bir de siyaset lazımdır. Bir bey memleketi kanun ve siyaset ile düzene sokar. Halk hareketini onun siyasetine bakarak düzenler. Beylerin kapısı siyaset süsler. Kötü insanlara karşı siyaset yürütmeli. Zira halk arasında kargaşayı siyaset yatıştırır. Memleketin direği, temeli ve sağlamlığı şu iki şeye bağlıdır. Biri halkın hakkı olan kanun ve nizam, diğeri de devlet hizmetinde olanlara dağıtılan gümüş. Bu iki zümre beyden memnun olursa memleketin idaresi düzene girer, bey huzura kavuşur. Hangi bey askerini memnun etmezse kılıç da kınından çıkmaz. Beyler memleketlerini kılıç ile hakim olur. Kılıçsız, gafil bey memleketine sahip olamaz. Ey bey, kılıç kullananı her vakit memnun et ve böylece sevinç içinde yaşa, sıkıntı görme. Ey kutlu hükümdar, halka boş olmak... Ağır ve zahmetli bir iştir. Sevinci az, kaygısı çoktur. Öveni az, söveni çoktur. Sevmeyeni çok, seveni azdır. Beylik baş üzerinde kılıç gibidir. Her gün onun için bin türlü tehlikeli iş vardır. Sen hem dünyayı hem ahireti elde etmek istersen şu birkaç işi bırakma. Özünü ve sözünü doğru tut. Tanrı'ya sığın. Onun emirlerine itaatsizlik etme. Tanrı'dan gelene razı ol. Halka merhamet göster. Daima iyilik yap. Can çıksa da ümit kesme. Tanrı iyi olana iyi yol gösterir. İşte kutlu hükümdar. Benim bildiklerim bunlardır. Aklımın erdiklerini sana hep arz ettim. Övdülmüş vezirin nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Hükümdar, övdülmüşün anlattıklarını dikkatle dinledi. Şöyle dedi. Sana sormak istediğim bir konu daha var. Bana onu da açıkça söyle. Böyle her türlü erdeme sahip bir beyin veziri nasıl olmalıdır ki memleketin işlerini düzene soksun, vergileri toplayarak hazineyi zenginleştirsin, doğru kanunlar çıkararak ülkeyi iyi idare etsin, memlekette huzur ve sükun, refah artsın. Ödülmüş Vezir beyin eli gibidir. Ey kutlu hükümdar! Beyler işlerini bu el vasıtasıyla görür. Şüphesiz ki iyi bir veziri olan hükümdar rahat uyur. Vezirler beylerin yükünü yüklenir, sorumluluğunu alır. Beyliğin temelini sağlamlaştıran vezirdir. Vezir olan kişi akıl ve bilgece, deniz gibi engin ve derin olmalıdır. Soylu olmalı, imanlı ve takva sahibi olmalıdır. Takva sahibi olan, yani Allah'tan korkan kimse, her işte tedbirli davranır. Çirkin işlerden uzak durur. Vezir haya sahibi, tok gözlü ve güvenilir bir kimse olmalıdır. Kimde haya varsa, İşini ona teslim et. Hayasız adamdan ise uzak dur. Vezirin yüzü güzel ve düzgün olmalıdır. Güzel yüzlü insanın karakteri de güzeldir. İnsanın içi dışı gibi ve dışı da içi gibidir. Saçı sakalı düzgün olan vezir heybetli olur. Hizmetkarların başı olan vezir doğru ve adil bir kimse olmalıdır. O doğru olmazsa hükümdarın işleri de eğri olur. Vezir hesaptan anlamalıdır. Vezirin işi hep hesapla döner. Aynı zamanda bilgin bir kimse olmalı ve çeşitli yazıları da bilmelidir. Dikkat et, bu yazı zeka işaretidir. Yazı bilen insan zeki olur. İnsanoğlu yazıyı bilmeseydi, yıl, ay ve gün sayısını nasıl bilebilirdi? Vezir alçak gönüllü ve tatlı dilli olmalıdır. Alçak gönüllü insan halk arasında sevimli olur. Vezir aynı zamanda olgun, okuyan, yazan, anlayışlı bir kimse olmalıdır. Bütün verdemler kimde olursa hükümdar vezirliği ona verebilir. Böyle bir vezir bulunursa hükümdar huzura kavuşur. Halk zenginleşir ve rahat uyur. Memleket düzene girer. Övdülmüş ordu kumandanının nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Hükümdar, güzel şeyler anlattın. Şimdi de bana beylerin işini görmesi için kumandanın nasıl olması gerektiğini anlat. Kumandan nasıl biri olmalıdır ki? Ordunun başına geçsin, işini başarsın ve hata etmesin. Söyle bana, bu işe kim yarar? Kim düşmanın ordusunu bozarak darmadağın eder? Ödülmüş. Ey hükümdar! Düşmana karşı her zaman hazırlıklı ve ondan üstün ol. Seninle anlaşmaktan kaçan bir düşmanın uykusunu kaçırmak için hükümdara bir komutan lazımdır. Atılgan, sert, tecrübeli ve pek yürekli bir adam. Orduyu yönetmek ve düşmanı mağlup etmek çok büyük bir iştir. Seçkin bir kimse gerekir bu iş için. Daima ihtiyatlı ve uyanık olmalıdır. Cömert, cesur, alçak gönüllü ve sakin tabiatlı olmalıdır. Cömert olmalıdır. Etrafına seçkin, değerli kimselerin toplanması için. Bütün malını askerlerine dağıtmalı. Dostlar, silah arkadaşları edinmelidir. Kendine bir at, zırh ve silah ayırması yeterlidir. Zenginlik peşinde koşmamalıdır. Dünyaya nam salmak ona yeter. Çoluk çocuğum, karım diye mal mülk peşinde koşmamalı, para biriktirmemelidir. Bütün arzusunu kılıcı ile istemeli, vurmalı, almalı ve vermeli. Böylece aleme nam salmalıdır. Silah arkadaşlarını, yoldaşlarını yedirip biçirmeli, giydirip kuşatmalı. Onlara at ve zırh ve ganimetler ihsan etmelidir. Böyle cömert davranırsa etrafına mert yiğitler Er kişiler toplanır ve tatlı canlarını uğruna feda ederek cesetlerinden dağlar, tepeler yaparlar. Ordunun kumandanı cesur, zeki ve aynı zamanda mert, yürekli olmalıdır. Savaşta korkak adam işe yaramaz. Korkaklar karılara benzer. Korkaklar ordunun düzenini, disiplinini ve maneviyatını bozar dağıtır. Korkusuz yiğitler savaşta dayanmalı, düşman saldırdığında bir arada durmalı, ölümden korkmamalıdır. Hiç şüphesiz ecel gelmeyince hiçbir yiğit ölmez. Bak ölüme hatırına getirmeden düşmanına saldıran bir er yiğit ne der? Düşmanı görünce niçin korkarsın? Anadan doğan hiç kimse ecelsiz ölmez. Düşmana saldır, erkekçe dövüş. Eceli gelmeyen asla ölmez. Kumandan haysiyet ve şeref sahibi olmalıdır. O şerefi için düşmana saldırır ve intikamını almadan düşmandan yüz çevirmez. İnsan şerefi için düşmanıyla dövüşür. Onu darmadağın eder. Düşmandan ilk önce şerefsizler kaçar. Korkak bir adam dahi haysiyetini ve şerefini korumak için kahramanlık gösterir. Kendini ölüme atar. Haysiyetli adam vuruşarak ölür. Komutan iyi karakterli, alçak gönüllü olmalıdır. Böylece insanlara kendini sevdirir. İnsan alçak gönüllü olursa halk onu sever. Kötü dilli ve hiddetli kimseler insanları kendinden uzaklaştırır. Kumandan mağrur olmamalıdır. Mağrur adam ihmalkarlık eder. Bu yüzden yenilgiye uğrar. Bir kumandanın adının şöhretinin yayılması için cesur, heybetli, saçı sakalı düzgün bir adam olması gerekir. Kötülerin kendinden korkması için heybetli görünmesi lazımdır. Ordu kumandanı gerektiğinde ceza vermesini bilmeli, disiplini sağlamalıdır. Bunu sağlarsa ordunun düzeni sağlanır, asker birbirine bağlı kalır. Ey hükümdar! Kötülere sertlik ve ceza. İyilere hürmet ve iltifat göstermelidir. İnsanlar iyiliğin kuludur. Sen iyilik yaparak adalet yolunu aç. Düşmana karşı sefere çıkmak ve ordunun harekatını idare edebilmek için da şu özelliklerin olması gerekir. Savaşta aslan gibi yürekli, bileği kaplan pençesi gibi güçlü olmalıdır. Domuz gibi inatçı, kurt gibi kuvvetli, ayı gibi azılı ve yaban sığırı gibi kindar olmalıdır. Aynı zamanda tilki gibi hilekar, Buğra gibi intikamcı olmalıdır. Hem saksağından ihtiyatlı olmalı. Hem de gözünü kaya kuzgunu gibi uzaklara çevirmeli. Hamiyeti aslan gibi yüksek. Baykuş gibi geceleri uykusuz olmalı. İşte bu vasıfları taşırsa o bir savaşçı olabilir. İnsanlardan tuz ekmeği eksik etmemeli. Yani her zaman onlara ziyafetler vermeli. Yedirip içirmeli. Zırhı ve silahı da sofrasına denk olmalıdır. Bak meşhur İlalı ne der. Ey insanların kutlusu, adının yayılmasını istersen tuz ekmeğin bol olsun. Cömert olan insana askerler bunun hakkını öderler. İşinde başarılı olması için da şu birkaç vasıf daha bulunmalıdır. Birincisi sözü doğru ve güvenilir olmalıdır. Büyükler yalancı olursa halkın güveni kalmaz. İkincisi cömert olmalı, ihsanlarda bulunmalıdır. Hasisin etrafında kimse toplanmaz. Üçüncüsü cesur ve korkusuz olmalıdır. Korkak kimse düşmanın korkusundan hastalanıp yataklara düşer. Dördüncüsü kurnaz olmalı. Hile yollarını bilmelidir. Çaresini bulan kimseye aslan da başayar. Ordu kumandanı orduları dağıtıp bozmak, kendi askerlerini de coşturmak için sebat sahibi kesin kararlı olmalıdır. Bu erdemlere sahip olan kumandan düşmanını yener. Böyle bir kumandan ordunun başına geçerse, Düşmana karşı her zaman başarı kazanır. Orduda çok askere gerek yoktur. Fakat asker seçme olmalı, silahı da eksiksiz bulunmalıdır. Kalabalık ordu başsız ve disiplinsiz, başsız ve disiplinsiz ordu da cesaretsiz olur. Tecrübeli bir savaşçı kıyas etmiş, 12.000 kişilik bir ordunun büyük bir kuvvet olduğunu söylemiştir. Ordular dağıtmış bir kahraman da, benim için 4.000 asker tam bir ordudur demiştir. Meşhur bir savaşçı ne der dinle bak. Çok asker iste mi? Seçme asker iste. Askerin seçkin ve tam teçhizatlı olmasını iste. Sayısı az ama düzenli bir ordu kalabalık bir orduya göre daha iyidir. Birçokları kalabalık ordularıyla bozguna uğradılar. Ordu kumandanın düşmanla savaşırken esas kuvvetleri etrafında bulundurmalıdır. Öncü ve keşif kollarını seçip ayırmalı. ihtiyatlı olmalı. Gözünü kulağını uzaklara çevirmelidir. Uyanık beyin askeri, ejderha kumandasında binmiş, kılıç kamçılı orduya benzer. Düşmanı vurup yenmek için şu iki silahı kullanmalıdır. İkisi de düşmana ölüm getirir. Birincisi, düşmana karşı hileye başvurmaktır. Hileye düşen düşmanın yüzü kızarır, morali bozulur. İkincisi, ihtiyatlı ve uyanık olmaktır. Harpte kim ihtiyatlı ve uyanık olursa düşmana o yener. Ey hükümdar! Bu iki vazife büyük vazifedir. Yüceliğin atıdır. Biri vezirlik, diğeri ordu kumandanlığı. Bunlardan biri kalem tutar, biri kılıç. Ülkenin düzeni ve dizgini bu ikisinin elindedir. Bu ikisi el ele verirse onu kim bozabilir? Bu iki işe getirdiğin insanlar da halkın seçkinlerinden olmalıdır. Bak bir bilgi kimse ne demiştir. Memleketi alan onu kılıç ile almıştır. Memleketi tutan onu kalem ile tutmuştur. Bir memleket kılıç ile geçirmek mümkündür. Fakat kalem olmayınca kimse onu elinde tutamaz. Herhangi bir ülke kılıç zoru ile ele geçirilebilir. Fakat bu hakimiyet şiddet ve öfke ile uzun yıllar sürdürülemez. Kalem ile idare edilen şehir ve eyalette insanlar arzularını bulurlar. Ey hükümdar! İşte benim bildiklerim bunlardır. Sorulduğu için arz ettim. Öğdülmüş ulu hacibin nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Hükümdar, bunları anladım. Bir sorum daha var, onu da söyle. İyice düşünerek anlat bana. Ulu Hacip nasıl bir adam olmalı? Nasıl olmalı ki diğer Haciplere baş olsun? Gerek hükümdar, gerek memleket halka ona güvensin. Övdülmüş, hükümdar huzur içinde nice yıllar yaşasın. Ulu Hacip çok güvenilir, dürüst ve aynı zamanda iyi ve dini bütün bir adam olmalı. Onun halka faydalı olması... Adeta halkın başına güneş ve ay doğması için soyu sopu temiz, karakteri iyi olmalıdır. Soyu iyi olan insan iyi olur. İnsandan da ancak iyilik gelir. Karakteri iyi olan adam sözlerini tartarak söyler. Sözlerini ölçülü söyleyen adamın işi temiz olur. Ulu Hacip gözü tok ve haya sahibi olmalı. Akıllı ve bin türlü bilgiye sahip bulunmalıdır. Gözü tok alan adam rüşvet almaz. Hacibin rüşvet alması hükümdarı gülüş duruma düşürür. Devlet işlerinde nizamı bozan şey rüşvettir. Olgunlaşan işi çiğ bırakan da rüşvettir. Haya sahibi, temiz ve nazik bir insandan da ancak iyilik gelir. Böyle biri yakışıksız işlere bulaşmaz. İnsanlara zorbalık etmez. Nezaketten uzaklaşmaz. Temiz ve nazik insanlar kutu hazmeder. Devlete layık kimseler olurlar. Tabii hükümdara hizmet etmek için bilgili insan lazımdır. Bilgisiz insan hiçbir işe yaramaz. Bilgiden nasibini almamış bir adama diri bile dememelidir. O ölüdür. Bilgisiz adam boş bir kalıptan ibarettir. Bilgili olanın ise yeri gökten yüksektir. Hacip olan kimse işi başında uyanık ve anlayışlı olmalıdır. Hacip takva sahibi ve dindar da olmalıdır. Böylesi insan işten üşenmez. Başkalarının dertleriyle uğraşır. Hacip aynı zamanda güzel yüzlü, saçı sakalı, kıyafeti, konuşması düzgün biri olmalı. İnsanları güler yüz göstermeli, alçak gönüllü olmalı, dili yumuşak ve şekerden tatlı olmalıdır. İnsan gönlünü alçak tutarsa kut gelip onu bulur. Güler yüz ve tatlı söz de insanı kendine ısındırır. İnsan kimi ısınırsa ona kul köle olur. Hacip sabırlı ve kendine hakim olmalıdır. Gözünü ve dilini sakınmalı, kulağa delik, aklı ve bilgisi geniş, tavır ve hareketleri makul, özü ve sözü doğru olmalıdır. Dikkat edersen devlet hizmetleri içinde en incesi hacipliktir. Haciplik için gerekenleri bir şair anlatmıştır. Şu on şey hacipte bulunmalıdır. Keskin göz, delik kulak, geniş gönül, yüz, kıyafet, boy, dil, zeka, akıl ve bilgi. Hükümdar çok yaşasın fakat bir beyin gören gözü ulu haciptir. Kanun, usul ve örfü yerine getirmek ince bir iştir. İşte ulu hacip bunları düzenleyerek yol ve kapıları açar. Bunu ancak işinin ehli bir insan başarabilir. Ey hükümdar! Hacipler birkaç yerde ihtiyatlı olmalı ve bu işlerde çok gayret etmelidir. Öncelikle hacip hükümdarın sözünden dışarı çıkmamalıdır. İkincisi arzu ve isteklerini aklını yular etmelidir. Üçüncüsü hükümdarın huzurunda uyanık olmalı. Aklına her geleni söylememelidir. Rüşvet almamalı. Üzerine düşen bütün işleri yerine getirmeli. Uzaklaşmış kişileri hükümdara yaklaştırmalıdır. Ey hükümdar, bir insan yalancı ve kötü huylu ise ona görev verme, yakınlık gösterme. Şu üç şey de devlet hizmetlisinin başını yer. Bunlardan uzak durmalıdır. Birincisi, duyduklarını ifşa etmemelidir. İkincisi, görmemesi gerekenleri görünce gözünü yummasını bilmelidir. Üçüncüsü, kendine hakim olmalı ve doğrulukla yaşamalıdır. Bak bir bilge hükümdar ne der? Başını korumak istersen, beylerin söylemesi gereken sözleri sen söyleme. Memlikete karşı suç işleyerek başını yeme. Hacipler kendilerini gözetmeli. Huzurda, gözlerine ve maruzatta bulunurken sözlerine dikkat etmelidir. Ödülmüş kapıcı başının nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Hükümdar Bunu da anladım. Şimdi gelelim kapıcı başına. Bu görevi üstlenen biri nasıl olmalıdır? Ödülmüş, huzur içinde uzun yıllar yaşa ey hükümdar. Kapıcı başı olan kimse çok sadık olmalı, bu hizmeti gönülden benimsemelidir. Karanlık geceleri hizmet kapısında artmalı ve parlak güneşi aynı kapıda batırmalıdır. Hizmet ederken usul ve erkanı bilmeli, mülayim karakterli olmalıdır. Cömert olmalı, cömertlikle etrafına insan toplamalıdır. Gece olduğunda kapıcı başı yatmadan önce saray nöbetçilerini lüzumlu yerlere dikmelidir. Saray kapısını gözü önünde kapatıp çıktığında o günkü görevi tamamlanmış olur. Sabah erkenden görevinin başında olmalı. Yine nöbetçileri yerinde bulundurmalıdır. Huzura kabul zamanı gelince adamlarıyla huzura çıkmalı. Huzurda çok kalmamalı. Şöyle bir görünüp ayrılmalıdır. Kapıcıbaşı hizmetlilerden maruzatta bulunanlarla yine huzura gelmeli. Onların isteklerini arz etmeli. Arzularını desteklemelidir. Onlara hükümdardan ihsan, Altın, gümüş, unvan ve bazıları için de görevler istemeli. Bu konuda aracılık etmelidir. Kim gönülden ve severek hizmet ediyor, kim iş görmeden boş geziyor, uygun ve yararlı olan kim, İleride yararlı olacak kabiliyetli kimse var mı, bunların hepsini hükümdarına arz etmelidir. Sarayda oturacak ve duracak yerleri daima kontrol altında bulundurmalı, yabancı kimseleri karşılamalı, Yemek tepsisi girdiğinde durumu kontrol altında bulundurarak uygunsuz durumları da engellemelidir. Sarayda yemeklerin dağıtılmasına nezaret etmeli, kimsenin aç ve açıkta kalmamasını sağlamalıdır. Kapıcı başı saraydaki bütün teşrifat işlerini kontrol etmeli, düzenlemeli, aksaklıkları önlemelidir. Saray görevlilerinin halini sormalı, ihtiyaçlarını karşılamalı, haklarını vermelidir. Hizmetkarın beyine sadık ve gönülden bağlı olması lazımdır. Gönülden hizmet eden bir kimsenin hizmeti beyin temelini günden güne sağlamlaştırır. Yaban çiçeği faydalı ise ben onun kuluyum. Eğer özenle yetiştirilen bir çiçek zararlı ise onun kökünü keserim. Gönülden bağlı bir hizmetlinin kıymeti merhametsiz ve hayırsız evlattan yüksektir. Kapıcı başı yumuşak ve tatlı sözlü, alçak gönüllü olmalı, her zaman güler yüz göstermelidir. Çatık yüz, acı söz insanı soğutur. Ve tesiri ömür boyu gönülden çıkmaz. İnsan sözüyle söver ve dili ile acıtırsa bu kemiğin sızı ve gönülle ateş olur. Kamçı yarası kapanır ve çabuk geçer. Dil acısı ise yıllarca dinmez. Beyler ava veya sefere çıktıklarında kapıcı başılar çok dikkatli olmalı. Beyin başına kötü bir iş gelmesini önlemelidir. Beylerin başına gelen bela ve felaketler ya avda veya seferde harekat sırasında gelir. Güvenilmeyecek kimseleri beyin etrafından uzaklaştırmalı, şüpheli kimselere karşı tedbir almalıdır. Kapıyı bekleyen ve beynin ekmeğini yiyen insan, işte böyle olmalıdır ey hükümdar. ödülmüş elçinin nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Hükümdar, bunu iyice anladım. Bir şey daha soracağım. Buna da düşünerek cevap ver. Bilirsin hükümdarlar ülkeden ülkeye elçiler gönderirler. Şimdi söyle bana. Bir elçi gönderirken güvenip inanması için elçinin nasıl bir insan olması gerekir? Ödülmüş Hükümdar bu konuyu çok iyi bilmelidir. Elçi insanlar arasında seçkin, akıllı, bilgili ve çok cesur bir kimse olmalıdır. Tanrı'nın kulları arasında en seçkinleri onun elçileriydi. Pek çok işler elçilerle görülür. İyi sonuçlar da elçiler vasıtasıyla elde edilir. Elçi akıllı, temkinli ve bilgili olmalıdır. Görevini hakkıyla yerine getirebilmesi için sözün içini ve dışını iyi bilmelidir. Elçi gözü ve gönlü tok, sadık, güvenilir, dürüst karakterli biri olmalıdır. Gönülden bağlı olan kimse hükümdarın faydasını ister. Böyle biri de hükümdarını gerçekten sever. Aç gözlü insan kendine hakim olamaz. Haris kimseler elçiliğe layık değildir. Gözü tok insan fakir de olsa zengin sayılır. Haris ise tamahkar olur. Tamahkar insana dilenci derler. Tam manasıyla zengin olmak istersen ey genç adam şüphesiz gönül zenginliği dile. Elçi haya sahibi ve halim ve her türlü bilgiye sahip olmalıdır. Haya olmazsa küstah ve adi olur. Haya sahibi insan dürüst hareket eder. İnsan halim karakterli olursa efendisinin sevilmesini sağlar. Zeka sahibi ve bilgili insan da her işte başarılı olur. Bak şu şiirde ne diyor? İşe akıl ile anla, bilgi ile bil, günün kutlu olsun, hayatın mutlu geçsin. Elçi olan kimse zeka ile birlikte yazma konusunda da usta olmalı, türlü metinleri ustalıkla yazabilmelidir. Yazmalı, okumalı ve başkalarının sözlerinden yararlanmalı. İnsan böylece bilgin olur. Çok kitap okumalı, söz söylemesini ve şiiri bilmeli ve hatta kendisi de şiir yazmalıdır. Astronomiden, tıptan anlamalı, rüya tabirini bilmelidir. Matematik ve geometriye vakıf olmalı, bir de çok iyi satranç ve tavla oynamalı, rakiplerini sıkıştırmalıdır. Cirit, okçuluk, koşuculuk ve avcılıkta da mahir olmalıdır elçi olan kimse. Konuşurken bütün dilleri konuşmalı, yazarken bütün yazıları yazmalıdır. İşte bütün bu erdemlere sahip kimse elçilik işinde başarılı olur. Elçi, zeki, bilgin ve uyanık olursa her yerde hoş karşılanır ve hükümdarına yararlı olur. Kötü ve boş bir adam olursa da şüphesiz hükümdarın itibarı kalmaz. Her işte özgüvenle hareket edebilmek için iyi yetişmiş, donanımlı bir insan olması gerekir. Karşısına hangi meziyetlerle çıkarlarsa çıksınlar, o rakiplerini yenmeli ve kendini saydırmalıdır. Elçi şarap içmemeli, nefsine hakim olmalıdır. Bilgili kimse içki içerse bilgisiz olur. Ya bilgisiz sarhoş olursa geriye ne kalır? İçki bilginin ve aklın düşmanıdır. İçkinin adı gerçekte kavga ve gürültüdür. İnsan ne kadar akıllı ve bilgili olursa olsun kendini içkiye verirse işini bozar. Ne kadar hayal sahibi ve iyi karakterli olursa olsun içki içince kabalık eder. En nazik insan bile ne yazık ki aklını, idrakını, bilgisini ve hayasını bu pis içkiye verir. İçki içme. İçki içen insanın mutluluğu elinden gider. İçki içenin adı deli ve budalaya çıkar. Mideye giren şarap sözü dışarı çıkarır. Çıkan söz yine kendini yakar. Elçi fasih dilli ve gönül sahibi sözde usta ve akılda üstün olmalıdır. Hoş sohbet insanlar her yerde hüsnü kabul görür. Sözünü ustaca kullanan kimse her işte başarılı olur. Elçi kuvvetli bir hafızaya sahip olmalı, sözü unutmamalı, duyduğu sözleri sıkıca tutmalıdır. Yüzü güzel, yakışıklı, saçı sakalı düzgün olmalı, boyu posu bakımından hemen seçilmelidir. Elçinin her işi sözlü olur. Sözü iyi, yumuşak, şeker gibi tatlı olursa dileğine kavuşur. Tatlı söze karşı büyük küçük herkes yumuşar. İşte devletli hükümdar böyle bir kimse bulursa onu elçi olarak seçebilir, istediği yere elçilikle gönderebilir. Övdülmüş katibin nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Hükümdar, şimdi bana katibin nasıl olması gerektiğini anlat. Katip nasıl olmalıdır ki hükümdar ona güvenerek yazılarını yazdırabilsin? Ödülmüş. Hükümdar bu konuda çok düşünmelidir. Beyler ne kadar bilgili olursa olsun sözlerini yazmak için bir katibe ihtiyaç duyarlar. Katibe sırları söylemek gerekecektir. Az da olsa, çok da olsa katip bunları gizli tutmalıdır. Bu sırları bilen kimse güvenilir ve dürüst, dini bütün bir adam olmalı. Eğer katip sır tutmasını bilmezse beynin sırlarını herkes öğrenir. Bu da katibi yakar, mahveder. Beyler sırlarını şu iki kimseye açmak zorundadır. Vezir ve katip. Bu iki kişiye sırrı açmak, sırrı açınca da bunların nazını çekmek lazımdır. Bütün sırlar bu ikisindedir. Bu sırları saklamazlarsa aslında kendi işlerini bozmuş olurlar. Bak ötüken beyi ne diyor? Ey beylerinin güvenini kazanan adam! Sırrı iyi sakla! Sırrı saklamazsan başın gider. Bu ağız bir in gibidir. Oradan çıkan söz sabah yeli gibi dünyaya yayılır. Bir daha toplanmaz. Lüzumsuz söz ateş gibidir. Onu ağızdan çıkarma. Kendini yakarsın. Dilin söylediği güzel söz ise akarsu gibidir. Aktığı yerde çiçek açar. Ey bilge er! Gönül sırrını iyi sakla. Söyleme. Söylersen pişmanlığı yıllarca sürer. Kırmızı dil... Karabaşın amansız bir düşmanıdır. Bu kötü düşmanı sıkı tut, huzurlu yaşa. Ey hükümdar! Katip bilgili ve akıllı olmalı. Güzel bir yazısı ve üstün söz söyleme yetenekleri olmalıdır. Mektubun yazısı güzel olursa gönül açılır. Onu gören insan okumak ister. Yazının güzelliği beli bir üslupla birleşirse yazılı söz mükemmel bir şekil bulmuş olur. İla katibi ne der bak. Yazılı söz usulü mükemmel bir usuldür. Her türlü iyi söz kitaplarda bulunur ve yazılmış olan söz unutulmaz. Yazanlar kitapları yazmamış olsalardı biz bu hikmet ve bilgileri nereden öğrenecektik? Bilgin ve bilgeler yazıp bırakmamış olsaydı bizden önce gelenlerden kim bahsedebilirdi? Yazı olmasaydı dille söylenen söze kim inanırdı? İnsan bir yerden başka bir yere haber gönderip yazı olmasaydı fikrini nasıl ifade edebilirdi? Yazı çok lüzumlu bir şeydir. Beyler devlet işlerini yazı ile düzene sokarlar. Şu üç sınıf insan beylerin işine yarar. Biri bilgile ve bilge kimse. Diğeri kendisine sırlar söylenen katip. Üçüncüsü ise cesur ve mert yiğit. Bilgile ve bilge ve zeki kimse işleri danışmak için faydalıdır. Bütün memleket işlerini düzene sokan da yazıdır. Zeki insan devletin gelirini yazı ile kaydeder. Yiğit adam ise eline kılıç alarak düşmanın boynunu vurur. Onu ayaklar altına alır. Bu üçünler de bir araya gelse insan orada dileğine kavuşur ve bütün arzularına nail olur. Bunların dışındakiler bu üçünü uyarak yürüyen deve yavruları gibidir. Bir memleket kılıçla fethedilir. Ancak orada hüküm sürmek ancak kalem ile mümkündür. Kılıç memleket zapt eder. Kalem ise memleketi düzene sokar. Hazine toplar. Kılıç kan damlatırsa ülkeler alır. Kalem mürekkep damlatırsa altın gelir. Ey hükümdar! Katibin gözü tok olmalı, haris ve tamahkar olmamalıdır. Gözü tok insanda mala karşı hırs olmaz. Böyle kimse mal ile aldatılmaz. İnsan tamahkar olursa nefsinin esiri olur. Katip hırslı olursa bilgisini kötüye kullanır, tamah ederek ferman yazar, fermanı değiştirir, altın ve gümüşü görünce aldanır, ya efendisinin başını yer ya kendi başı gider. Katip içki içmemeli, temiz karakterli olmalı. Yakışıksız bütün işleri kendinden uzaklaştırmalıdır. Katip içki içerse bilgiden uzaklaşır, yazıda şaşırır. Katip sabah akşam kapıda durmalı, gerektiğinde hazır bulunmalıdır. Ey hükümdar, katip böyle olmalıdır. Ancak böyle bir insana inanmak ve itimad etmek mümkündür. Övdülmüş hazinedarın nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Hükümdar bundan sonra hazinedarın nasıl olması gerektiğini sordu, övdülmüş de anlattı. Ey devletli hükümdar, altın ve gümüş sevinilecek şeylerdir ve cana ilaçtır. Beyin gönlüne şüphe girmemesi için hazinedarın çok doğru, güvenilir, dürüst bir kimse olması gerekir. Dünyayı dolaşan ve servet sahibi olan tüccar başı ne der bak. Bu can sevilecek bir şeydir. Ancak ondan da çok sevilecek şey altın ve gümüştür. Perişan olan gönülleri gümüş huzura kavuşturur. Eğilmeyen başları bu gümüş eğer. İnsan bu gümüşü görür de ona gönül bağlamazsa ona melek demek gerekir. Altını gören nice katı yürekler yumuşar. Kaba sözlülerin sözü nazikleşir. Servetim günden güne artması için hazinedarın gözü tok olmalı, tavır ve hareketleri güven telkin etmelidir. Çok mal görerek gözü doymuş olmalı ve kalbinde Allah korkusu bulunmalıdır. Helal ve haramı ayırt etmeli, faydalı ve zararlıyı seçebilmelidir. Gözü tok kimseler devletin servetini kendi menfaatleri için kullanmaz. Küçüklüğünde altın ve gümüş görmüş olan kimse de pek fazla mal hırsına kapılmaz. Kalbinde Allah korkusu olan ise şüphesiz ki doğruluk yolunu tutar. Doğruluk bir sermaye, bütün iyilikler bu sermayenin karıdır. Bu kar ile insan ebedi tadı bulur. Doğru olan insanın günü iyi olur. Günü iyi olan ise ebedi mutluluğa kavuşur. Hazinedar sadık, uyanık. İhtiyatlı ve zeki olmalıdır. İnsan zeka ile her işinde başarılı olur. Tabi akıllı ve zeki olduğu gibi hayal sahibi de olmalıdır. Hayasız adamdan uzak dur. Ondan vazgeç. Zira insanı yakışıksız işlerden alıkoyan hayadır. Kötü karakterli insanları düzelten de hayadır. Hazinedar içki içmemeli ve nefsine hakim olmalıdır. Nefsine hakim olan insan mutluluğa ulaşır. Hazinedar içki içerse mal ile cömertliğe kalkışır. Malı sağa sola dağıtır. Fakat karşılığını alamaz. Bu iş için eli sıkı biri daha iyidir. Böylesi hazinenin malını cimri bir şekilde kullanır. Sadık olmalı demiştik. Sadık olan hizmetli, beyni zengin eder. Sadık olan insanı bulursan onu sıkı tut. Hazineder uyanık olmalı. Uyanık olursa işler bozulmaz. Malı hesaplı tutar ve kendini de yakmaz. Akıllı olan insan ise hiçbir şeyi unutmaz. İşini hesaplı ve düşünerek yapar, asla yanılmaz. Akılsızlar ise dikkat et, unutkandır. Akılsız hazinedar, kendi işini bozar. Her türlü hesabı yapmak için hazinedarın zeki olması gerekir. Zeka olmayınca insan hesap işlerini karıştırır. Hazinedarın usta bir muhasebeci olması ve her çeşit kaydı bilmesi gerekir. Hesabın iyi tutulması için dikkatle kayda geçirilmesi gerekir. Gelir ve giderler yazı ile tespit edilmeli. Her türlü muamele kayda geçirilmelidir. Yıl, ay ve gün yazılırsa, Tarihi tam belli olur. Sayılar açık bir şekilde bilinir. Hesapta güvenilirlik şüphesiz ki kaydetmekle sağlanır. Kayda geçmeyen işleri insan kafasında tutamaz. Hafızana inanma ey oğul, yaz. Söz yazılırsa kalır, ihmal edilirse gider. İhmalci hizmetkar hesap verirken zahmet çeker. Onun için hazineder bütün kayıt usullerini bilmeli ve böylece işini emniyetle düzene sokmalıdır. Hazinedar dört işlemi çok iyi bilmeli, Aklını ve gönlünü hesap tutmaya iyice alıştırmalıdır. Dört işlemden sonra geometri gelir. Bu da ince hesaptır. Bununla yer ve gök hesapları yapılabilir. Hazinedarın işi saray içinde, beyin yanında olur. Hükümdarın yanında çalışan kimseler kendilerine çok dikkat etmeli. Ateşin aleve ve dumanının dokunmaması için gönlü ve dili doğru, hareketi ve tabiatı uygun olmalıdır. Gözünü iyi gözetmeli, dilini tutmalı, arzularına gem vurmalıdır. Gözün gördüğünü gönül arzular. Gönül arzulayınca ona kim karşı durabilir? Hazine ve servetin israf edilmemesi için hazinedarın eli sıkı ve tedbirli olması gerekir. Cömertliğe lüzum yoktur. Cömertlik iyi bir şeydir. Elden bırakmamalı fakat el kesesinden cömertlik olmaz. Hazinedar tüccar olmalı ve her türlü ticaretten anlamalıdır. İnsan ticaretten anlamasa kâr edemez. Bütün mal ve eşya türlerini bilmeli. Bunların ucuzunu pahalısını tanımalı, böylece alışverişte zararlı çıkmamalıdır. Eğer beyler askere ihsanda bulunursa, hazinedar bunları yüzünü ekşitmeden vermelidir. Hizmetkar ihsana mani olursa, askerin gönlü kırılır. Askerin gönlü kırılırsa, beyin adı lekelenir. Sevilen kimseyi gözden düşürmenin yolu vaat edilen şeye mani olmaktır. Beyler sözlerini yerine getirmezlerse, güvenilirliklerini kaybederler. Güven kayboldu mu, mal da gider. Hazineder çok uyanık ve dikkatli olmalıdır. Beyin hizmetindeki herkes ihtiyacından dolayı hizmeti girmiştir. Bunlar darda kalır, geçim sıkıntısı çekerse beyin ihsanda bulunması gerekir. Hazineder bu işi uzatır ve ihsan edileni vermezse muhtaç duruma düşen hizmetkar beyden yüz çevirir. Ancak muhtaç olduğu şeyi zamanında bulursa, bu çöp dahi olsa ona fil kadar gözükür. İstediğini zamanında bulan adam buna karşılık gerektiğinde canını bile feda eder. İşte hükümdar böyle akıllı, bilgili, zeki, hayal sahibi ve yumuşak huylu bir insan bulursa hazinesini ve servetini ona emanet edebilir. Öldürmüş aşçı aşçıbaşının nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Hükümdar, bunu anladım, beni aydınlattın. Bir de aşçıbaşını anlatıver bana. Onlar sofra işlerini idare eder. Aşçıbaşın nasıl olmalı ki hükümdar şüphe etmeden onun elinden yemeğini yesin. Güvenilmez insanın elinde olursa Yeme içme işi de güç bir mesele olur. Ödülmüş Ey hükümdar! Bu işe mükemmel ve temiz ruhlu bir insan lazımdır. İnsanlar arasında doğru, dürüst ve seçkin birini bulup yeme içme işlerini onun eline bırakmalı. Bunun için sadık, merhametli ve hayal sahibi birini ara. Sadık bir hizmetkar canla başla çalışır. Kendini beyi uğruna feda eder. Bey için her türlü tehlike boğazdan gelir. Beyler bu konuda dikkatli olmalı. İhtiyatlı davranmalıdır. Halkın başında olan insanın birçok düşmanı olur. Düşmanı olana da türlü tuzaklar kurarlar. Aşçı güvenilir biri olmazsa yeme içme işinde beylerin durumu tehlikeye girer. Bu iş için çok eski emektar bir hizmetli lazımdır. Ancak böylesi beyni koruyarak yemeği zevkle ve vaktinde hazırlar. İhsanını eksik etmeyen beyi uzun yıllardır hizmet eden emektar kimseye güvenebilir. Bak zeki bir kimse ne der bu konuda. Hangi işe çok emek verilmişse insan onu sever. Onu her şeyden yüce tutar. İnsan ömrünü neye sarf ederse o şey canı kadar kıymetli olur. Ömür değil, emek azizdir. Hayat gider, insan bunu acıdığını söylemez. Emek boşa giderse bunun acısı senelerce unutulmaz. Aşçı başının gözü tok, gönlü zengin olmalıdır. Kendi temiz olduğu gibi yüzü ve kıyafeti de ay gibi parlamalıdır. Allah'tan hakkıyla korkan, dini bütün bir insan olmalıdır. Böyle bir insandan gelir doğruluk. Beylerin kendileri ve mayaları temizdir. Yemek temiz olmazsa nasıl iştahla yiyebilirler? Aşçı temiz olursa temiz yemek verir. Temiz yemek de zevkle yenir. Aç gözlü kimse yemeğe karşı haris davranır. Yemeğe elini sokar ve onu berbat eder. Aç gözlü adam ham tavırlıdır. Hamlık insana yakışmayan bir hastalıktır. Ne kadar güvenilir doğru bir adam bulsan da, bil ki en güvenilir kimse kendin için yine sensin. Doğru insanlara güvenmeli ama insan yine de ihtiyatlı olup kendini korumalı, başını gözetmelidir. Aşçının yüzü ve kıyafeti güzel, saçı sakalı düzgün, hareketleri iyi, özü sözü bir olmalıdır. Böyle biri göze temiz görünür. Yemek temiz olmazsa insanın boğazından geçmez. Tanrı temizliği sever. Temizlik ile insan iyi at kazanır. Temizliği bütün insanlar ister. Yemek temiz olursa insan ona arzu duyar. Temiz olmayan kimseyi yemekten uzak tutmalı. Temiz olmayan insanın işi de temiz değildir. Aşçıbaşı dürüst ve güvenilir olmalıdır. Zira dürüst olmayan insan gidişini düzeltemez. Eğer aşçıbaşı eğri olursa onun yamakları da eğri olur. Bu ham insanlar sürüsü, yemek hırsızları mutfakta toplandığında beyin sofrası nasıl güzel olur? İnsana doğruluk ve iyi ahlak lazımdır. İnsan bunlar ile bütün arzularına kavuşur. Doğru insanın günü kutlu olur. Doğrulukla yaşayanın gündüzü geceye dönmez. Hıyanet eden bir yere el attı mı da deniz bile olsa kurur. Hıyanetin girdiği yerde hayır durmaz, kaçar. Aşçıbaşı sadık olmalı, beyni çok sevmelidir. Aşçıbaşı bilgili bir insan olmalı ve vakti gelince elini çabuk tutarak sofrayı hazırlamalı. Usulü ve erkanı dairesinde hareket etmeli. Girip çıkarken daima önüne bakmalıdır. İyi bir hadis diyerek beyine vefalı olmalıdır. Akıllı insanlar iyi adisterler, derler, bilgili insanlar güvene layık olurlar. Akıllı insandan insanlık gelir. Bilgili kimse insanların hası olur. Akıllı ve vefalı kimse insanların asilidir. Ödülmüş şerbetçi başının nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Hükümdar. Bunu da anladım. Sen şimdi de şerbetçi başını anlatıver bana. Nasıl biri olmalı ki bey ona inansın ve iç huzuru ile hazırladığı içkileri içsin? Ödülmüş. Hükümdar bunu da iyi düşünmeli. Öz yoldaşlarından... Uzun yıllar tecrübe edilmiş, nefsine hakim ve doğruluk sahibi bir adam bulmalıdır. Şerbetçi başı güvenilir, doğru, sadık, gözü ve gönlü tok, karakteri de atılan ok gibi olmalıdır. İçkiyi iyi koruyan ve bunu hazırlamayı bilen birisi bu işe münasip olur. Her türlü otları bulundurur şerbetçi başı. Hazmı kolaylaştırıcı, kuvveti artırıcı şerbetler veya müsil ilaçları da yapar. Onun elinde yenilen, içilen, emilen her türlü ilaç bulunur. Kuru veya yaş meyve, şerbet yahut şarap bunlar boğaza hep onun elinden girer. Şerbetçi başı güvenilir biri olmazsa beyin huzurla yiyip içmesi zor olur. Bilgili ve bilge bir insan ne der bak. İnsan boğazına çok dikkat etmeli ve yavaş yavaş yemelidir. Boğazı gözetmek baş için faydalıdır. Az yemek ağza tatlı gelir. Çok insan gördüm boğazına dikkat etmediğinden boş yere başına kıydı, hayatını heder etti. Türlü hastalıklar insana boğazdan gelir. Tedavi de boğazdan geçer. Şerbetçibaşı başı akıllı ve bilgili bir insan olmalıdır. Akıllı insandan insanlık gelir. Akıllı insan kötüye bulaşmaz. Bilgili insan da doğru ve dürüst olur. Ok düz olmasaydı doğru gitmezdi. İnsan doğru hareket etmezse başkalarının esiri olur. Ey kahraman hükümdar! Sen doğruluk ile çalış. Zira doğruluktan iyi bir şey yoktur. Şerbetçi başı çok titiz bir kimse olmalı. Aklını ve yüreğini doğru tutmalıdır. İşlerini yaparken uygunsuz ve küstah kimseleri yanına yaklaştırmamalıdır. Hazırladığı içki ve şerbetleri kendi eli karıştırmalı, kendisi mühürleyerek koruma altına almalıdır. Yemeğe ve şerbete karıştırılan bütün otları kendi eliyle katmalı ve bunların temizliğine dikkat etmelidir. Kuru, yaş meyve, gül balı, gül şurubu gibi bütün şerbetleri kendisi yapmalı ve korumalıdır. Beyinin içeceklerini şefkat, sevgi ve sadakatle hazırlamalıdır. Böylece beynin hizmetine onun emeği geçer ve bu emek kulun faydasını sağlar. İnsan emek verdiği şeye canını bağlamış olur. Her şeye emek verirse insan onu canı gibi sever. İşte böyle bir şerbetçi başı bulunursa içecek işleri ona verilebilir. Şerbetçi başının sakileri de genç ve güzel yüzlü kimseler olmalıdır. Temiz ve güzel elbiseler içinde dolaşmaları uygun olur. İçeceklerin tüyden, çarçöpten korunması için şerbetçi sakalsız olmalıdır. İçecekte kıl bulunursa yakışık kalmaz. Bu yemeğe ve içeceğe düşman bir şeydir. Kadehleri sunan da temiz ve güzel yüzlü olursa içecekler iştah ile içilir ve insanın içine siner. İşte şerbetçi başı ve sakiler böyle olmalıdır. Böylece beyler ona inanıp güvenerek kendilerine yakın tutabilirler. Ey hükümdar! Şu birkaç işe sadık, gözü tok, hayal sahibi seçkin kimseler ara. Bunlardan biri elçi, biri katip, biri şerbetçi başı, biri de aşçı başıdır. Bunların her birini çok iyi seç. Uygunsuz kişileri seçip de sonra pişman olma. Eğer elçiyle katip olgun kimseler olmazsa, bunların memlekete çok zararı dokunur. Şerbetçi başı ile aşçı başı ham kimseler olursa, bunların zararı da senin canına dokunur. Gayret et. Bu birkaç kimseyi iyi seç. Devletli hükümdar, beylerin işi gibi adı da büyük olur. Büyük işin her türlü derdi olur. Bu dertler ortadan kalkmasa beylik ortadan kalkar. Ey beyim, rahat arama. Zahmeti de ortadan kaldır. Rahat ile zahmet bir arada bulunur. Bey zahmet çekip memlekette düzeni sağlarsa halk kendi kendine zenginleşir. Halk zenginleşirse beyin her arzusu yerine gelir. Ey kahraman, aşçı ve şerbetçi başılar sana ne kadar güven verirse versin, seni onlardan çok koruyacak olan yine kendinsin. Şöyle demişlerdir. Bunu yaz ve daima oku. Aradım. Aziz Can'a kendimden emin kimse bulamadım. Gayret et, onu koru. Zira giderse çare bulunmaz. Ey hükümdar, işte sorularına cevap verdim. Emrinde çalışanların nasıl olması gerektiğini anlattım. Beyler böyle insanlar sayesinde yükselir, düşmanlarını ezer, adlarını aleme yayarlar. Yine de söylemek istediğim bir sözüm var. Dinlemek lütfunda bulunursa hükümdara arz edeyim. Hükümdar, ey bilge, diyeceğin nedir söyle. Senin her sözünü dinlemek gerekir. Sen bilgi denizi ve akıl deryasısın. Ödülmüş. Ey hükümdar! Memlekete her türlü bilgi hükümdardan gelir. Ben hizmetkarın yolunu ve hükümdara nasıl hizmet etmesi gerektiğini arz ettim. Beyler de hizmetinde bulunanlara, yıllarca hizmeti geçenlere nasıl ihsanda bulunacaklarını bilmelidirler. Beyin kullar üzerinde hakkı var da, onların beyler üzerinde hakkı yok mudur? Eğer kullar hizmetlerini hakkıyla yerine getirirlerse beyin de hizmetlerine göre onların hakkını vermesi gerekir. Hizmetliler dünyalık için hizmet eder. Eğer dünyalığı bulamazsa haksızlığa uğramış olur. Hükümdar: Hadi öyleyse bana bunu bir bir anlat. Hizmetlerin hakkı ne demektir? Öldürmüş hükümdara hizmetlilerin beyler üzerindeki haklarını anlatıyor. Öldürülmüş Beyler üzerinde hizmetlerin daha işe başlamadan bir alacağı vardır. Önce onun karnını doyurmak, hizmet için gerekli nesneleri hazırlamak lazımdır. Hizmet ağır bir iştir. Beyler bunu takdir ederlerse hizmetler daha çok gayret eder. Hizmet eden insan canını feda eder. Beyni memnun etmek ister. Sıcakta, soğukta, aç veya tok, yaya veya çıplak kılıç, balta, ok darbelerine maruz kalırlar. Her yere koşarlar. Beylerini rahat ettirmek ister. Bunun için zahmet çekerler. Gerektiğinde beyin yaşaması için ön safta kendilerini ölüme atarlar. Bu hizmetleri karşılığında bey onların hakkını ödemeli. Onlara şefkatle muamele etmelidir. Bak uçurdu ordu beyi ne der? Ey halkın büyüğü ve beyi! Hizmetkar kullarına iyi davran ve onları yükselt. Beyler hakimiyetlerini hizmetkarları vasıtasıyla elde eder. Ülkeyi bunlarla düzene sokar. Beyin aslı ne kadar yüce olsa da onun adı hizmetlileriyle yükselir. Ey hükümdar, insanlık mürüvettir Mürüvvet ise hiç şüphesiz insanların emeğini takdir ederek haklarını vermektir. Hizmetkar kapıda ümit ile hizmet eder. Bey onun umudunu vermezse mürüvvet gider. Beyler adamlarının işlerine verimli olup olmadıklarını her zaman dikkat etmeli. İşe yaradığı nispette ona ihsanda bulunmalı, hakkını ödemelidir. İnsan hayvandan aşağı bir mahluk değildir. Baksana işe yaraması için hayvanın bile önce karnı doyurulur. Beyler ihsanda bulunur ve güzel sözlerle iltifat ederlerse hizmetli onun için canını bile verir. İnsan iyiliğe karşı aziz canını bile verir. Bir iyiliğe karşılık on iyilik yapar. Hükümdar Ey soyu temiz bilge! insanlığın temelini çok iyi tespit ettin. Gerçekten de vefalı insanların yolu budur. Ben şimdi halk üzerinde bey oldum. Her şeye muktedirim. Sözüm her yerde geçiyor. Ama benim asıl dileğim bana gelen herkesin zenginleşmesi, benim sayemde kudret ve nüfuzunun artmasıdır. Ben bütün bu hazineyi, bu kadar altın ve gümüşü askere dağıtmak için kazandım biriktirdim. İyi bir at kazanmak ve hayır dua ile anılmak için bunları başkalarına dağıtıyorum. İstiyorum ki bana hizmet edenler ve bundan sonra yaşayacak olan adamlarım sıkıntı çekmesin. Övdülmüş. Hükümdar akıl ve bilgiyle bu işi çok iyi kavradı. Ölen insan için kendisinden sonra iyi adının kalmasından önemli ne olabilir ki? Bu dünyayı isteyen gümüş dağıtmalıdır. Ahireti kazanmanın yolu da budur. Ey hükümdar! Altın ve gümüş dağıt. Hangi memleketi istersen oraya hakim olursun. Hazine çok asker için lazımdır. Beyin zenginliğine lüzum yok. Halk tok olmalıdır. Dünya beylerinin eli açık oldu mu her iki dünyada baş köşeye otururlar. Bilgi kimse ne der bak. Cimri bir bey... Memleketine hakim olamaz. Bu ikisi birbirine zıttır. İnsanlar cimriye yaklaşmaz. Cömerde sımsıkı yapışırlar. Cimrilik ile beylik birbirine düşmandır. Cimriye karşı her yerde isyan edilir. Memleketi ayakta tutan iki şeyden biri altın biri kılıçtır. Memleketi cömertlikle muhafaza etmeli. Bey cömertlikle büyür. Altın vere vere elleri nasır tutan beyler memleketi kılıç kullanmadan söz ile idare eder. Memleketi bu iki şey idare etmeli. Çatılan yüzleri altın güldürür. Bozulan işleri altın düzeltir. Kılıç neredeyse gümüş de oradadır. Kılıç gümüşün olduğu yere yönelir. Ey hükümdar! Gümüş saç. Yiğitler etrafına toplansın. Gümüşü kendin için saklarsan etrafındaki kılıçlı yiğitler dağılır. Cimri beyler mal toplar. Hazine yığar. Cömert beyler bunu kılıçla vura vura alır. Bu dünyada adet böyle ola gelmiştir. Cimri'ye söverler. Cömert överler. Övdülmüş böylece sözünü bitirdi, yer öptü, hükümdara dua etti, Tanrı'yı övdü. Bu sözleri dinleyen hükümdar sevindi, ellerini kaldırarak Tanrı'ya dua etti. Övdülmüş hizmetlerinden dolayı takdir etti. Ona türlü ihsanlarda bulundu. Övdülmüş edeple ve sevinç içinde huzurdan ayrıldı. Yine sadakatle gece gündüz çalışmaya devam etti. Çalışmaları ve sadakati karşılığında ona birçok kapılar açıldı. Kut ona yar oldu. Kut kiminle uzlaşırsa onun başı yükselerek göğe ulaşır. Kut gelir ve servet toplanırsa insanın gönlü huzura kavuşur, yüzü sevinçle parlar. Dünya filozofu ne kadar söz ehli olsa da, serveti yoksa dili kösteklidir. Ve unutma, bu dünya dönektir. Kötü birine yönelirse o kimse şeref kazanır. Küçüğe bakarsa onu yüceltir. Kut kime gelirse bütün istenilenleri beraberinde getirir. O insanın namı dünyaya yayılır. Gidince de bütün getirdiklerini götürür. Yükselttiği başı kara toprağa indirir. Ey akıl ve gönül sahibi! Bu dünyaya gönül verme. Hiç ummadığın anda zararını görürsün. Bu dünya bizindandır. Ona gönül bağlama. Sen yüce bir sarayı, yüce bir ülkeyi iste. Orada huzura ve sükuna kavuş. Fani dünyayı bırak, ukbayı dile. Sen dünyayı bırakmazsan o seni bırakır. Dünya cefakardır. Sen de ona cefa et. Ona ne kadar cefa edersen sana o kadar köle olur. Bu dünya bir bataklıktır. Bataklığa giren dibe batar ve bir daha çıkamaz. Orada sevinç arama. Oradan kendini yukarı çek. İbadet ile kulluk görevlerini yerine getir. Bundan sonra hükümdar gönlünü doğrulttu. Halk için iyi kanunlar çıkardı. Memleket huzura kavuştu. Zayıflar güçlendi. Onu sevenler yükseldi. Memlekette kurt ile kuzu bir oldu. Hükümdarın adı şöhreti dünyaya yayıldı. Hükümdar bir gün tek başına otururken Ödülmüş'ü yanına çağırdı, sordu. Ey Ödülmüş, söyle bakalım. Günler nasıl geçmekte? Memlekette işler nasıl gidiyor? Yoksullar mı çoğaldı, zenginler mi? Memleket ahvalinden haber ver bana. Ne gibi sözler dolaşıyor halk arasında? Övenlerim mi çok, sövenlerim mi? Kusurum mu çok, erdemim mi? Söyle. Hiçbir şeyi gizlemeden ben de ona göre tedbirimi alayım. Övdülmüş. Ey hükümdar! Sayende her şey yoluna girdi. Halk zenginleşti, huzur ve refaha kavuştu. Herkesin dilinde senin övgü ve sana dualar dolaşmakta. Senin kanunların ve iyi yönetimin sayesinde halkın karnı tok, sırtı pektir. Sen Tanrı'ya şükret, ibadetle meşgul ol. Huzur ve rahat içinde yaşa. Dışarıda yanlış veya yersiz bir iş olursa, işte senin her hizmetine koşan ben kulum varım. Hükümdar Tanrı'ya şükretti ve şöyle söyledi. Ey ödülmüş, seni bulman bana Tanrı'nın bir lütfudur. Bütün bu iyiliklere, zulmün önüne geçilmesine ve kanunların yerli yerinde uygulanmasına sebep sensin. Tanrı bana bütün iyilikleri verdi, üstüne bunların on katı değerinde bir de seni verdi. Bir bey ne kadar istese, gayret etse de kulunun yardımı olmadan sürdüremez bu işleri. ''Babandan bana yalnızca senin kalmış olmana ne kadar teessüf ediyorum. Keşke senin gibi biri daha bulunsaydı. Bütün bu zahmet, sorumluluk senin üzerinde kalmazdı. Sen biriciksin. Ya seni de kaybedersem diye çok korkuyorum. Hadi akrabaların tanıdıklarının arasında bir bak bakalım senin gibi biri daha var mı? Soruştur.'' Öldürmüş. ''Hükümdar esenlik içinde yaşasın. Ben zahmet ve mesaimin karşılığını görüyor. Rahat içinde yaşıyorum.'' Bir bilge devlet adamı ne demiş bak. Ne kadar çok olursa olsun memleket işine yardımcılar ara. Memlekette faydalı ve zeki insanlar çok olursa işleri bunlar görür, bey de rahat eder. Evet benim akrabalarım arasında böyle derin bilgili bir kimse var. Kendisi erdem ve takva sahibidir. Elinden her türlü iş gelir. Adı Odgur'muştur. Lakin bu dünyadan eline eteğini çekti. Bir daha da inzivaya çekildi. Dünya endişelerinden gönlünü uzaklaştırdı. Kendisini ibadete ve riyazete verdi. O erdemce benden yüz misli ilerdedir. Bu akraban burada, yanımda olsaydı, her işte bilgisiyle bize rehberlik ederdi. Hükümdar. Öyleyse çağıralım onu buraya. İster mektup yazalım, ister bir adam gönderip çağırtalım. Övdülmüş. Ben hükümdarın isteği üzerine böyle bir akraban bulunduğunu arz etmiş oldum. Fakat gelip gelmeyeceğini bilemem. Gelirse ne ala? Gelmeyip... Hem sizin emrinize karşı gelmiş hem de bana kızmış olur diye korkuyorum. Hükümdar, tamam ben sana bir şey sordum, sen de bildiğini söyledin. Şimdi sen çağır bu kimseyi, gelirse gelir. Gelmez ve benim sözümü dinlemezse senin ne kabahatin var? Sen onun erdemlerini övdün, bilgili ve akıllı bir kimse dedin. Ben de erdemlerinden dolayı onu istiyorum. İş bilirse bilgili ve akıllı insan bilir. Bütün kördüğümler bilgiyle çözülür. Bu akrabandan sadece ben değil sen de istifade edeceksin. İnsanın akrabası varsa yanında bulunmalı, akrabası yoksa ahbaplar edinmelidir. Bir bilgi kişinin dediği gibi, akrabalara olan kimse herkesten kuvvetlidir. Akraban yoksa arkadaş ve ahbap edin. İyi arkadaş da akraba gibi olur. Ödülmüş Ey kutlu hükümdar, gerçekten istiyorsan bir çaresine bakayım. Emir buyurursanız kendim gidip meseleyi açayım. Dil döküp ikna etmeye çalışayım. Hükümdar da kendi eliyle bir mektup yazsın. O zeki kimse hükümdarın fermanını bizzat okusun. Ben ne söylersem söyleyeyim, hükümdarın fermanı kadar etkili olamaz. Bunun üzerine hükümdar kağıt kalem istedi ve bir mektup yazdı. Hükümdarın od gurmuşa mektubu. Yaratan, besleyen ve bağışlayan Tanrı'nın adıyla. Tanrı'ya pek çok hamd ve sena ederim. Yaratan, rızık ve hayat veren odur. Kadir ve adildir. Her şeye gücü yeter. Bu hükümdardan sana selam ve hatır mektubudur ey zeki insan. Bunu sana sağlık dileğiyle yazdım. Sağ ve esenlikte olmanı dilerim. Senin iyi tavır ve hareketlerini duydum. Bu alemde sana denk ve eş bulunmadığını işittim. Tanrı sana bilgi, fazilet, akıl ve zeka nasip etmiş. Bunca erdemlerini işittim ve gönlüm seninle görüşmek arzuladı. Bunun için akrabandan öldürmüşü sana gönderiyorum. O benim sözümü ve bildiklerini sana ulaştıracaktır. Şimdi sen yakın akraba ve kardeşlerinden uzaklaşmış, köy, kasaba ve şehir halkından yüz çevirmiş, ibadet etmek için daha da inzivaya çekilmişsin. Akrabalarından ve insanlardan niçin yüz çevirdin? Bunu bana izah et. Eğer bir kimseden zulüm gördüysen, bir haksızlığa uğradıysan bana gel, derdini, endişeni anlat. Yoksa akrabalarla, kardeşlerle barışmak, Eş ve dostlarla kaynaşmak lazımdır. Bak kara toprak mavi su ile karışır da ne güzel çiçekler açar. Eğer ibadet etmek için gittiysen oraya ibadeti şehirde yap. Din yolu budur. Allah'ın büyük emirlerini yerine getirme fırsatı şehirde dağdan daha çoktur. İki türlü insana insan derler. Biri öğrenen, biri öğreten. Sen hangisisin? İkisinden biri ol. Üçüncüsünden sakın. Henüz öğrenmediysen bilgi öğren. İbadete sonra başla. Tanrı ibadetine bilgiyle yaklaş. Bilgi cehennem kapısını kilitler. Cahilin ibadetinden alimin uykusu yeğedir. Senin daha başında namaz ve oruçtan başka hangi ibadetin var ey oğul? Tamam, zahit adını aldın. Ama bu ibadetin senin için felaket oldu. Sen bununla kendini aldatıyorsun. İbadeti yapmalı ama bunu halktan gizlemeli. Gel burada halk içinde ibadet et. Sana türlü iyilik kapıları açılsın. Burada birçok yetim, dul, Güçsüz ve sakat insan var. Farz namazlarını cemaat kıl. Fakirlerin haccı olan cumayı eda et. Namaz kılıyor ve oruç tutuyorsun ey asil insan. Ama bunlar hep kendi menfaatin için. Oysa insanların yücesi kendi menfaatini bırakıp zahmete katlanarak halkın menfaatine çalışan kimsedir. İnsanların iyisi başkalarına faydalı olur. Tanrı'nın rızasını elde etmek istersen Müslümanların memnun olmasını dile. İbadetten ayrılma. Ama ibadet ettim diye gurura kapılma. Tanrı senin ibadetine muhtaç değildir. Ey gurumuş, seni huzuruma davet ediyorum. Bu davetimi kendi menfaatim için zannetme. Gelirsen senin için faydalı olur. Gelmezsen bana bir zararı dokunmaz. Seni halkın iyiliği ve menfaati için davet ediyorum. Benimle beraber ol, bana yardım et. Fakirlere, güçsüzlere destek çık. Onların durumunu düzeltmeye çalış. ''Beni iyiliğe götür, kendin de iyi ol. İşte yazı ile bildirilecek sözlerimi bildirdim. Söylenecek başka sözlerimi akraban Öğdülmüş ulaştıracaktır sana.'' Hükümdar mektubu dürdü bağladı ve üzerine mühürleyerek Öğdülmüş'e verdi. Mektubu alan Öğdülmüş hazırlıklarını yaptı ve derhal yola çıktı. ''Öğdülmüş'ün Odgurmuş'u ziyareti.'' Bir zaman sonra Öğdülmüş, Odgurmuş'un bulunduğu yere vardı. Atından indi, yürüyerek evin kapısına geldi. Kapıyı çaldı. Odgurmuş ibadet etmekteydi. İbadetini bırakarak dışarı çıktı. Övdülmüşü görünce sevindi, kucaklaştılar. Akrabaların ayrıldıktan sonra yeniden görüşmeleri, yakınlık göstermeleri ne güzel bir şeydir. Bir süre sohbet ettiler. Odgurmuş akrabalarını sordu. Övdülmüş onların sağ salim olduklarını anlattı. Sonra da niçin bu dağ başında, bütün tanıdıklarından uzakta tek başına yaşadığını sordu. Tanıdıklarının onu özlediklerini, merak ettiklerini, onunsa burada yalnız başına türlü sıkıntılar içinde yaşamasının doğru olmadığından bahsetti. ''Niçin kendine böyle eziyet ediyorsun?'' diye serzenişte bulundu. Odgurum şöyle dedi. ''Senin bütün bu kaygıların bana karşı hissettiğin şefkat denileri geliyor. Akrabaların kederini yine akrabası paylaşır. İnsanın bir akrabası olmazsa onun ızdırabını yabancılar nasıl hissedebilir?'' Ne var ki ben öteki dünya kurtuluşunu burada inzivaya çekilmekte gördüm. Kalkıp buraya geldim ve yalnızca Tanrı'ya ibadetle meşgul olmak istedim. İnsan dünya işlerinden elini eteğini çekmezse, bütün halka kapısını kapatmazsa Tanrı'ya ibadet edemez. Bu sebeple köy ve şehirleri bırakıp, türlü zahmetlere katlanarak buraya sığındım. Evet insanlardan ayrı yaşıyorum. Ama bu sayede boş sözlerden, dedikodudan da uzak kalıyorum. Ey kardeş! Sen bana insanların arasına karışmayı övüyorsun. Fakat insan halkın arasına nasıl karışır? Bak sen geldin ve geldiğin andan beri beni ibadetten alıkoydun. Sadece seninle konuşmanın zararı bu kadar olursa diğerlerine beni hiç zorlama. İnsanların arasına girersem ibadete nasıl imkan bulabilirim? Öldürmüş. Söylediklerin hep doğru. Ancak gerçekte bunlar birer bahaneden ibaret sevgili dostum. İnsan kendisini yükseltmek ve adını yaşatmak için başkalarına faydalı olmalıdır. Evlenmeli, çoluk çocuğa karışmalı. Adını ve soyunu böylece yaşatmalı. Odgurmuş. Bunlar doğru sözler. Ama evlat hayırlı çıkarsa olur bu senin dediklerin. Ya hayırsız çıkarsa? O zaman adın kötülenir, tanıdık tanımadık herkes sana beddua eder. Çoluk çocuk insan için düşmandır. Sen sıkıntılarla mal mülk toplarsın, haramlara dalarsın. Safasını onlar sürer. Evlenen kimse bir gemiye binip denize açılmış gibidir. Oğul kız bu gemiyi deler, suya batırır. Oğul kız babası bunların bela ve mihnetlerinin bir fil gibi yüklenir. Dost ve ahbap da böyledir. Onların yükünü çekmek de zordur. Dostun gönlü sırça gibidir. Gönlü kırılırsa sana düşman olur. Düşmanın olduğu yerde de huzur ve sükun kalmaz. Ödülmüş Ey Kerem sahibi kişi! Tek başına yaşayan bir adamın başkalarına faydası dokunmaz. Başkalarına faydası dokunmayan insan da ölü gibidir. Gel insanlara faydalı ol. Ölü gibi olma. Kendine iyi arkadaşlar edin. İyi arkadaşlar, dostlar edin. Onların arasında yaşa. Düşmandan da çekinme. Düşman insanı gaflet uykusundan uyandırır. İnsanın mertliği, erdemi düşmanı sayesinde duyulur, belli olur. Elbette erdem sahibi insanların düşmanları da olur. Hangi insanın etrafına bir düşman kalabalığı toplanmışsa bil ki o insanın erdemleri fazladır. Düşman ile çarpışa çarpışa insanın adı yücelir. Düşmansız adamın adı yücelmez, yerde kalır. Yalnız olursan boş söz konuşmam. Kimse hakkında dedikodu etmem dedin. Ortada kimse yoksa ve insanların arasında oturmuyorsan kimin hakkında konuşacaksın? Er o kimsedir ki insanlar arasında gezer de dilini muhafaza eder. İnsanların kaba sözüne yumuşak dille cevap verir. Tatlı sözle mukabele eder. Başkalarının yükünü yüklenir. Kimseye yükünü yüklemez. İntikam ve kibri gönlünden atar. Bak bir bilge ne der? İnsanlara kaba söz söyleme. Kaba sözün acısını gönül yıllarca şeker. Sana söveni sen öv. Böylece o aşağılanır sen asilleşirsin. Cefa edene de vefa göstermeye devam et. Yiğit olan vefa gösterir. Kötüler cefa ederler. Ey dostum, yakınların, akrabaların, kardeşlerin senden uzaklaşsalar da sen onlara her zaman yakınlık göster. Zulmedenin zulmünü, kabahat işleyenin suçunu affet. Bağışlama sevabını kendine ahiret azığı olarak hazırla. Tek başına bir dağ başına çekilmekten ne fayda umuyorsun? Neyi terk ettiğini sanıyorsun? Senin hiç sarayın, altının gümüşün, atın koşumun, çoluk çocuğun olmadı ki. Ne buldun ki neden vazgeçiyorsun? Eğer o kişidir ki bin türlü arzusuna ulaşır, gücü kuvveti, malı mülkü, zenginliği elde eder de ondan yüz çevirir. Gelen dünya nimetlerine gönül bağlamaz, onları fakir fukaraya dağıtır. Giden dünya nimeti için de sızlanıp kederlenmez. Erlerin eri odur ki her şeye sahiptir, gücü yeter ama onlar karşısında nefsine sahip olur. Odgurmuş Söyle ey ay yüzlüm Arzum nedir? Asıl istediğini söyle bana açık açık. Ne söylesem beğenmeyip geri çeviriyorsun. Ödülmüş. Şudur dileğim. Hükümdar gün doğdu senin bilgini ve bilgeliğini işitti. Seni görmeyi çok arzu etti. Davetçi olarak da beni gönderdi. Şimdi sana düşen varıp hükümdara görünmektir. Hükümdar adil ve merhametli bir sultandır. Biliyorsun benim adam olmama bu hükümdar sebep olmuştur. Elimden o tutmuştur. Beylik işlerinde devleti yönetmekte yardımcı olman için hükümdar bugün seni de istiyor. Ben bir davetçiyim. Ey Kerem sahibi. Yalnız dönmeyeyim. Hükümdar eliyle bir mektup yazıp sana gönderdi. Bak kendin oku. Gör ne demiş. Öldürmüş hükümdarın mektubunu verdi. Odgurmuş mektubu aldı ve düşünceli bir şekilde açtı okudu. Uzun uzun düşündü. Şöyle dedi. Hükümdar çok derin anlamlı sözler yazmış. Beni davet etmiş. Bana bir akıl öğret. Ne yapmalıyım sence? Ödülmüş. Hükümdar daima senden bahsediyor. Seni bir an bile dilinden düşürmüyor. Seni dört gözle bekliyor. Odgurmuş. Bana bir tavsiye de bulun sevgili kardeşim. Ne yapmalıyım? Ödülmüş. Bunu bana sorma mübarek insan. Hükümdar beni davetçi olarak gönderdi. Ben gidelim demekten başka bir şey diyemem. Nasıl gitme diyebilirim ki? İlla fikrimi soruyorsan kalk gidelim derim. Zira insanların arasına karışmakla elde edeceğin sevap ve iyiliği burada bulamazsın. İnsanlardan kaçma. İnsanlara karış ve onlar gibi yaşa. Müslümanların işini gör. Sıkıntılarına çare bul. Tanrı sana cennette baş köşeyi verir. Odgurmuş. Bu dünya kendisini sana çok sevdirmiş dostum. Onun bütün kusurları Erdem gibi görünmüş sana. Böyledir zaten. Hangi şey sevilirse kusurları görünmez. Bu dünyayı bana niye övüyorsun ki? Bak ben sana onun kusurlarını söyleyeyim. Günah işleyen Adem'i Tanrı cezalandırmak için bu dünyayı bir zindan yaptı. Zindanda hangi arzuyu, hangi dileği ararsın? Mutluluk ve dilekler sadece cennette bulunur. Bu dünya Tanrı'nın yerdiği, şeytanın sevdiği bir yerdir. Tanrı seçkin kullarına dünya malı vermez. Böylece onları günahtan arındırır. Dünya mutluluğu insanı Tanrı'dan uzaklaştırır. Hiç iyi bir şey değildir. İnsan zenginleştikçe kibirlenir, aşağılık olur. Alçak gönüllülük ise ancak fakirlik ile olur. İnsan çıplak doğar ve yine çıplak gider. Koyup gidecek olduktan sonra neye yarar dünya malı? Bu dünya malının dine karşı kini vardır. Dünya malını elde edince din ihmal edilir, iyi bak. Bu dünya bir gölge gibidir. Peşinden gidersen senden kaçar. Sen kaçarsan o senin peşine düşer, karşına süslü bir gelin gibi çıkar, seni heyecanlandırır. Gönül verir, eline düşersen huysuz bir acuze olur, seni bırakmaz, dırdırının arkası kesilmez. Aman uyanık ol, bu dünya çabucak gidecek, öteki dünya gelecektir. Bilgili insan faniye olana gönül vermez, ölümü bilen insan fani dünyanın mutluluğuna kapılmaz. Bütün dünya nimetleri bir kimsede toplansa ve o kimse huzur ve refah içinde bin yıl yaşasa da ne fayda. Sonunda yine kara toprağın altına girecektir. Hayat bir rüya gibi olacaktır. Burada ne yaptıysan karşılığını orada göreceksin. Bu dünya insan düşmanıdır. Şeytan da insanın düşmanıdır. Bir düşmanı da kendi vücududur. Hatta insanın kendi vücudu daha tehlikeli bir düşmandır. Tanrı'nın adını anınca şeytandan, Bırakıp gidersen de dünyadan kurtulursun. Lakin kendi vücudunu nasıl bırakacaksın? İnsan vücudunun arzusuna uyarak dünyayı dolaşır. Bazen aç yatar, bazen tok. Bir arzusuna kavuşunca hemen bir başkasını ister. Onu kuvvetlendirirsen daha da kötüleşir. Vücut bir av köpeği gibidir. Semirdikçe sahibinin emrine uymaz olur. Küçük bir çocuk gibi karnı doydu mu hemen akranlarının yanına koşmak ister. Karnı doydukça tembelleşir. İstediğini yapmasını istiyorsan onun arzularını engellemelisin. Ben epey bir zamandır buradayım. Zaman içinde vücudun isteklerine uymadım. Nefsin belini kırdım. Sen ise beni kasabaya, şehre çağırıyorsun. Orada yine nefsimin esiri olursan beni kim kurtaracak? Ey bilgi sahibi kişi, vücudunun esiri olma. Vücudunun esiri olursan fidye olarak dinini ister. Ey kardeş, heva ve heveslerine kapılanlar ancak akılsız kimselerdir. İşte bu dünya böyledir. Ben kusurlarını söyledim. Ötesini sen düşün. Ödülmüş. Ey kutlu insan! Bir de benim söyleyeceklerimi dinle. Her ne kadar dünya hali senin dediğin ise de bu hayatı kendine zehir etme. Geniş dünyayı kendine zorla daraltma. Tanrı'nın azabı çok ise de rahmeti ondan da çoktur. Tanrı kula iki kulak ve iki göz vermiştir. Biriyle dünyaya, diğeriyle ahirete bak. Tanrı insana iki el vermiştir. ''Birini dünya için, diğerini ahiret için kullan. Her iki dünyayı da Tanrı yaratmıştır. İhmalkar olma. Koş, birini bulunca diğerini ara. Tanrı insanı ihtiyaç içinde yarattı. Sırtına elbise, boğazına yemek gerekir. Bunlardan vazgeçmek imkansızdır. Öyleyse çalışıp helal dünya nimeti bulmalı. Bir kısmını yemeli, bir kısmını da fakirlere dağıtmalıdır. Tanrı'dan daima korkarak yaşa. Fakat fazlığından da ümidini kesme.'' Korku ile ümit arasında ol hep. Bu ikisi kanat gibidir. Bunlarla uçan göğe yol bulur. İbadetten uzak durma. Kimin adı kul olursa onun prensibi hizmettir. İbadette kendini fakir bil. İbadetçe fakir, günahça zengin say kendini. Benim sözlerim bundan ibarettir ey aziz. Eğer bu sözlerimi kabul etmiyorsan cevap ver. Ben döneyim. Zira sözü çok uzatmakta fayda yoktur. Otgurmuş başını elleri arasına aldı ve uzun uzun düşündü. Sonra başını kaldırdı ve şöyle dedi. ''Buraya kadar benim iyiliğimi düşünerek geldin. Sana zahmet oldu. Ne var ki ben bu işte çıkar bir yolu görmüyorum. Bilge bir zat. Hangi işi yapmak istersen önce gönlüne danış, sonra başkalarıyla ile müşveret et. İçine sinmezse o işten uzak dur.'' demiştir. ''Benim gönlüm de bu işi arzu etmiyor. Ey seçkin insan beni mazur gör.'' Ben hükümdara faydalı olabilecek bir erdeme sahip değilim. Dünyadan kaçarak geldim buraya. Tekrar nasıl dönerim? Beni şimdi Tanrı ibadetinde bırak. Senin iyiliğin için duacı olayım. Öğdürmüş Arzun bu ise ey kardeş seni zorlamam. Sağ ve sen kal. Ancak hükümdara bir mektup yaz da beni mahcup etme. Bana söylediklerini bir de mektuba yaz ey bilgili insan. Odgurmuş oturdu. Hükümdara bir mektup yazdı. Tanrı'ya hamd ve sena ile başladı. Kendisini erdemli ve bilgili gördüğü için teşekkür etti. Sonra kendi tavrını, dünyaya bakışını açıkladı ve niçin gelemeyeceğini izah etti. Mektubunu dürüp bağladı ve övdülmüşe verdi. Övdülmüş? ''Şimdi izninle gidiyorum kardeşim'' dedi. ''Ama korkarım hükümdar seni bırakmayacak. Beni yine sana gönderecektir. Sanırım ısrar etmekte de devam edecektir.'' Odgurmuş? Lütfen böyle söyleme kardeşim, kalbim kırılır. Ben buradan kalkıp oraya gidecek değilim. Sen de kendini zahmete sokup buraya gelme. Bunun üzerine öldürmüş, odgurmuş ile vedalaştı. Mektubu alarak yola çıktı, evine geldi. Bir gece dinlendi. Sabah olunca kalktı hükümdarın huzuruna çıktı, mektubu verdi. Hükümdar mektubu okudu. Yüzünde bazen sevinç belirdi, bazen de keder. Sonra tekrar gülümsedi ve bir müddet düşünceye daldı. Hükümdar, Akraban haşin bir cevap vermiş. Ben ona ipek gönderdim, o ise diken işlemiş. Neyse zararı yok, söyledikleri doğru. Doğru sözde sert olur biraz. Sana neler söyledi anlat bakalım. Öldürülmüş aralarında geçen konuşmaları hükümdara bir bir anlattı. En sonda gelmemek konusunda ısrarcı olduğunu söyledi. Akraban gerçekten olgun bir insanmış. Keşke sözlerini duymamış, bilgisini böyle öğrenmemiş olsaydım. Fakat artık bunu öğrendim ve ona gönlümde yer verdim. Gayret et ve beni bu dileğime kavuştur. Bir hükümdarın ülkesinde dileğine kavuşamaması yakışık almaz.'' Ödülmüş. ''Ben gelirken bunu kendisine söyledim hünkârım. Hükümdar seni bırakmaz, beni mutlaka yine gönderecektir.'' dedim. ''Ama bir daha gelme, gitmem, bu konuda ısrar etme.'' dedi bana. ''Hükümdar?'' ''Kendi ülkesinde fermanını yürütemeyen nasıl hükümdar olur?'' Elbette bu dileğime kavuşmalıyım. Her hastalığın bir çaresi mutlaka vardır. Öldülmüş. Ey kutlu hükümdar. Dünyada çaresi olmayan ne var? Tekrar gitmem gerekirse ben giderim. Söylenmesi gerekenleri söylerim. Siz yine bir mektup yazıp verin ki bana itimat etsin. Hükümdar. Ona bir mektup yazdım. O ise taş gibi sert bir cevap verdi. Nasıl tekrar mektup yazayım? İşte sen gidiyorsun ya. Öldürmüş Bu her ne kadar böyleyse de devletlim Mektup olursa kalbinde hiç şüphe kalmaz Hükümdar Öldürmüş'ün arzusuna uyarak Odgurmuş'a yeni bir mektup daha yazdı Hükümdar Gündoğdu'nun Odgurmuş'a ikinci mektubu Yaratan, besleyen, bağışlayan Tanrı'nın adıyla O Kadir Tanrı'ya bir sena olsun O tektir Ne irade ederse ol der ve olur Bütün canlıların rızkını verir Hayat ve ölüm onun emriyledir. Tanrı, sevgili peygambere ve onun ashabına da yüz binlerce salat ve selamımı eriştirsin. Hükümdar seni överek hatrını soruyor ey zeki bilgin. Nasılsın? Sana akraban öldürmüşü göndermiş ve bana gelmeni istemiştim. Sense benimle buluşmayı, yüzüm görmeyi kabul etmemişsin. Mektubuma yazdığın cevabı okudum. Sözlerini işittim. Ben sana şekerden tatlı sözler gönderdim. Sen sabana zehirden acı karşılık verdin. Şimdi ey aziz, sen Zahit ismini istedin ve bunun için dağlarda inzivaya çekildin. Halk arasında adın Zahit olarak yayıldı, bilindi. Senin bütün ibadetlerin hep bu ad, bu şöhret için oldu. Oysa ibadetin güzeli ve makbulü gizli olmasıdır. Tanrı sevdiği kullarını gizlemiştir. Buraya gel, şehirde yaşa, insanların arasına karış. Onlar senin kim olduğunu bilmesinler. Helal mal kazan, kendine harca. Yoksullara dağıt, çıplakları giydir. Ey bana gelmek istemeyen, bak bir bilge kimse ne der. Dünya malı iyi insana rastlarsa, her iki dünyada da rahat ve huzura vesile olur. Öyleyse ey bilge, Tanrı'nın kullarına faydalı olmak için gel. Ben seni bütün Müslümanların yararlanması için çağırıyorum. Buraya gel, faydalı ol. İnsanlara faydası dokunmayan kimse ölü gibidir. Cömertlik... Mal dağıtmak değil, kendini insanlığa feda etmektir. İyi insan kimdir? İyi, derdi olanlara deva olandır. Ey saf gönüllü insan! Sözün uzunu bıktırır. Bu kadar sözü kafi gör. Akla ve bilgiye itiraz etme. Bunun dışındaki sözlerimi akraban ödülmüşe emanet ettim, sana ulaştıracaktır. Hükümdar mektubu bitirdi, dürdü, bağladı ve üzerini mühürleyip ödülmüşe verdi ödülmüş mektubu aldı, evine geldi, biraz dinlendi. Sabah erkenden kalktı, yıkandı, sabah namazını kıldı. Bir müddet oturdu, dua etti. Sonra atına binip yola çıktı. Tekrar Odgurmuş'un yanına vardı. Yavaşça kapıyı çaldı. Odgurmuş ibadetini bırakıp kapıyı açtı, kucaklaştılar. Odgurmuş elinden tuttu, içeri girdiler. Odgurmuş, ''Sevgili kardeşim, niçin yine zahmet edip geldin?'' Ben sana kesin kararımı söylemiştim. Neden ısrar ediyorsun? Öğdülmüş. Bana gücen mi kardeşim? Hizmetkar gözünü açınca karşısında efendisini görür. Efendisi ne emrederse onu yapar. Ben hükümdara senin mektubunu verdim. Söylediklerini ilettim. O da sana cevap olarak bu mektubu gönderdi. Odgurmuş mektubu aldı, açıp okudu ve bir süre düşündü. Sonra Tutalım ki senin sözünü dinledim ve hükümdarın yanına varıp hizmete başladım. Hizmette önce yol yordam, töre nizam bilmek gerekmez mi? Hizmete başlayan kişi girmeyi, çıkmayı, oturmayı, kalkmayı, yani teşrifatı bilmelidir. Bense insanlardan uzaklaştım. Töre bilmem, yol bilmem. Ödülmüş. Ey kalbi doğru kişi, hükümdar seni teşrifat ile yükümlü tutmayacaktır. İster otur, ister kalk. gurmuş. Yol yordam, töre nizam bilmeden şaşkın şaşkın dolaşmak sana veya bana yakışır mı hiç? Bu beyler işlerini bir töreye göre yürütürler. Bilge bir kişi ne demiş bak. Dünyayı tutan insan akıllı, halkın başında bulunan kimse cesur olmalıdır. Bunlardan sonra da hizmetkarlar töre ve nizamı bilmelidir. Beyler kudretlerini bunlarla yüceltir. Bizim bu töreyi bozmamız yakışık kalmaz. Ödülmüş. Bu o kadar da zor bir iş değildir kardeşim. İnsan bilmediğini isterse öğrenir. Hiç kimse doğuştan alim doğmaz. İnsan öğrenerek alim olur. Odgurmuş Bugün pek bunalttın beni. Hadi hizmet nasıl olur anlat da bir dinleyeyim. Bakalım öğrenebilir miyim? Aklıma yatar mı bu iş? Önce kaç türlü töre ve nizam olduğunu anlat. ödülmüş beylere hizmet etmenin töre ve nizamını anlatıyor. Ödülmüş devlet hizmetinde bulunanların türlerini, uymaları gereken kural ve gelenekleri nasıl davranmaları gerektiğini anlatmaya başladı. Devlet hizmetkarları iki türlü olur. Bunlardan biri çocukluktan hizmete girenler, ikincisi sonradan hizmete girenlerdir. Elbette küçüklükten devlet hizmetine girip benlik ve gururdan geçmiş olanlar daha iyidir. Ben şimdi bunları sana anlatıyorum ama her şeyi küçük yaştakileri göz önünde tutarak sanki onları anlatıyormuş gibi anlatacağım. Hükümdarın hizmetinde olan kimse erkenden kalkıp işine başlamalı. Sözlerinde ve hareketlerinde mütevazı olmalıdır. Her işi süratle ve zamanında yapmalı. İşini görürken çok dikkatli bulunmalıdır. Kendinden büyüklere hizmet etmeli. Dilini tutmalı. Gereksiz yere söz söylememelidir. Beyin huzurunda bulunurken dikkatli davran. Ve her şeye bakma. Tavırlarını düzelt. Dilim ve özün bir olsun. Sözünü de kısa tut. Herhangi bir iyiliğe ulaşmak istersen önce hizmet et. Hizmet senin yüzünü güldürür. Beyin huzurundayken gözün daima yerde olsun. Ellerini kavuştur. Ayaklarını bitiştir. Sağ elini sol elin üzerine koy. Kapıdan sağ ayağınla gir. Sana bir emir verilirken aklın fikrin onda olsun. Bir şey arz ederken ellerini aşağıya doğru tut. İki diz üstüne çök. Huzurdayken sağa sola bakma. İçki içme, aylak gezme, yakışıksız işlerden uzaklaş. Böylece ihlas ve doğrulukla hizmete devam edersen beyin takdiriyle en alt basamaklardan mevkilerden başlayarak günden güne yükselir. En yüksek mevkilere kadar ulaşırsın. Bey kulunu bu mevkilere yükselterek hakkını ödemiş olur. Bu mevkiler asla akılsız, bilgisiz, liyakatsız kimselere verilmemelidir. Akılsız kimse büyük mevkilere çıkarsa... Hükümdarın başını yer. Beyler sana güler yüz gösterir, iltifat ederlerse sakın buna güvenme, gururlanma. Eğer yanılırsan, beyler hemencecik kaşlarını çatarlar. Bak şu üç şeye komşu olma: yanar ateş, akar su ve beylerin şanı şöhreti. Beyler aslan gibidir. Överek yaklaşırsan yumuşacık, ipek gibi olurlar. Saygısızca yaklaşırsan öfkelenir, baş keserler. Hiddetlendiği zaman beyine yaklaşma. Yaklaşırsan itibardan düşersin. Sorulunca cevap ver, çağrılınca git. Duyduklarını, gördüklerini de içinde sakla. Kimseye söyleme. Asla gammazlık etme. Dedikodu yapma. Doğru sözden başkasını söyleme. Temizliğe çok dikkat et. Beyler çok temiz olurlar. Sarayda kibirle ve elini kolunu sallayarak yürüme. İnsanlara nezaketle muamele et. Boğazını gürültüyle temizleme ve tükürme. Bu küstahlık sayılır. Bağdaş kurup oturma, yan gelip yatma, kahkahayla gülme. Beyler seni yemeğe davet ederse yemeği edeple ye. Yemek adabını iyice öğren. Yemeği sağ elinle ye ve besmeleyle başla. Başkalarının önündeki yemeğe uzanma. Kendi önünden ye. Sofrada bıçak kullanma, kemik sıyırma. Başkalarına yemek uzatma ve buyur etme. Obur kimseler gibi aceleyle yeme yemeğini. Fakat kadın gibi azlanma İnsan ne kadar tok olsa da bey'in yemeğini yemelidir. Beylerin yemeği ikbalin, yükselişin başlangıcıdır. Sonra hangi makama getirilirsen onu layıkıyla yerine getir. Ve dinle bak, atalarımız ne der? Büyükler saygı değerdir. Büyük gelince ayağa kalk. İşte bey böyle. Hizmetkar da bu şekilde olur. Şimdi ben söyledim, sen de devlet katında nasıl hizmet edileceğini öğrendin. Övdülmüş kapıdaki hizmetkarlar ile nasıl geçinileceğini anlatıyor. Odgurmuş Peki saygıdeğer insan, ben hükümdarın hizmeti için şehre gitmeyi kabul edersem, her gün saraya gitmek zorunda olacağım. Oradaki diğer görevlilerle iyi geçinmenin yolları nedir? Onların dostlukları, düşmanlıkları nasıl belli olur? Onlarla münasebetim nasıl olmalıdır? Övdülmüş Bu mühim ve üzerinde durulması gereken bir konudur. Hayatın onlarla geçer hep. Kimisini kardeş, kimisini ahbap edinmelisin kendine. Saraydakilerle iyi geçinemezsen hayatın zevkini tadamazsın. Üç sınıf insanla karşılaşırsın orada. Bir kısmı senden büyüklerdir. Onlara hizmet et ve hürmet göster. Böylece ikbale ulaşırsın. Bir kısmı ise senin akranındır. Bunları kendinden uzaklaştırırsan düşmanın, yaklaştırırsan dostun olurlar. Bunlar sana nasıl davranırsa sen de onlara öyle davran. Bir diğer sınıf ise derece itibariyle senden küçük olanlardır. Gayret et ve makamca küçüklerin senin üzerinde tahakküm kurmalarına izin verme. Onlarla ağız şakası yapma, diline hakim ol. Bunlar hizmette kusur ederlerse cezalandır, başını boş bırakma. Onları hep kontrol altında tut. Kendine denk kimselerle ahbap ol. Kötülere arkadaş edinme. Bak kuşlar bile hemcinsini sürüsünü bilir. Başka sürülere karışmaz. Sen de içine karışacağın, dostluk yapacağın insanları iyi seç. Dostunu menfaatte ve zararda dene. Eğer bu hallerde dostluğunu sürdürürse ona sıkı yapış. Dostunun içini öğrenmek istersen bir iki söz ile onu hiddetlendir. Kaşlarını çat ona. Seni gerçekten sevip sevmediğini anlamak istiyorsan çok sevdiği bir şeyini iste. Derhal anlarsın. İftiracılardan uzak dur. Dünya karışıklıkları müfterilerden kopar. Menfaat pereste de yakın olma. Şüphesiz bir zaman sonra düşman olacaktır. Sen menfaat gözetmeyen dost ve arkadaş edinmeye çalış. İnsanları kendine bağlamak istersen onlara güler yüz göster ve tuz ekmek yedir. Düşman iki türlüdür ey aziz. Bunlardan biri din düşmanıdır. Kafir düşmanla amansız mücadele etmelidir. Bir düşmanlık da menfaat yüzünden olandır. Böyle düşmanın olursa sen menfaatinden vazgeç, onunla barış. Menfaatini sağlarsan düşmanın sana yaklaşır. Düşmanını dost edinmeye çalış. Böylece emniyet ve huzur içinde yaşarsın. Kötüye yaklaşma, adın kötüye çıkar. sizlere yaklaşma, onlar da sana gelir ve yakanı bırakmazlar. Ben kötü arkadaş yüzünden zarar gören ve adı sana unutulup giden nice insan gördüm. Bu saray görevlileri arasında çekemezdik, haset çok olur. Senin iyiliğini istemezler. Haset, tedavisi güç bir hastalıktır. Müfteri ve gammaz kimselerle, ikiyüzlü ve menfaat perestlerden uzak dur. İçkiye düşkün kimseleri kendine arkadaş etme. Kendinden büyüklerin sözüne karşı gelme. Cevap vermen gerekirse kaba sözler söyleme. Büyüklere saygı göster. Böylece sen de yükselirsin. Kendi akranlarını da sık sık ziyaret et. Onlarla münasebetini kesme. Sana gerçekten saygı gösterenlere sen de saygı göster. İyilere karşı iyi ol. Sana siz diye hitap edenlere sen de siz diye hitap et. Karşılık verirken karşındakinden daha nazik olmaya çalış. İşte saraydaki hizmetlerle, münasebetlerde bunlara dikkat et. Ödülmüş, karabudunla münasebetin nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Odgurmuş Ey temiz gönüllü insan! Şehre inersem insanların arasına karışmam gerekecek. Halk ile münasebetim nasıl olmalıdır? Yeri gelmişken bunu da anlatıver öğdülmüş karabudunun görgüsü bilgisi aklı ve davranışları bambaşka olur. Karabudun görgüsüz olur. Aralarındaki münasebette ne töre vardır ne gelenek ne çare. Bunlarsız da yaşanmaz. Fakat onlarla arkadaşlık etme. Yemekten ve karınlarını doyurmaktan başka bir kaygıları yoktur. Onlara karşı yumuşak bir dil kullan. Ne isterler sever. Dikkat et. Veren her zaman karlıdır. Çok söz söyleme. Çok sözün kıymeti az olur. Bir bilge ne der bak, her sözü söz diye ağzından çıkarma, lüzumlu olan sözü düşünerek ve ihtiyatla söyle. Bir akıllı insan gördüm, az konuştu, fakat çok konuştum diye yıllarca pişmanlık çekti. Ödülmüş türlü hat sınıflarıyla münasebetin nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Münasebette bulunacağın sınıflardan en önde geleni bilginlerdir. Onları çok sevmeli ve saygı göstermelisin. Bunların ilimlerini öğrenmeye çalış. Bilim adamları dinin direği, halk için ışıktırlar. Onlara karşı kaba ve sert bir dil kullanma. Onları dinle ve bilgilerine göre hareket et. Tavır ve hareketleri hakkında dedikodu yapma. Senin için gerekli olan onların bilgisidir. Onları koyun sürüsünün koçu gibi düşün. Başa geçip sürüyü doğru yola götürsünler. Bunlar ile iyi münasebetler kurarsan her iki dünyada da mutlu olursun. Doktorlar da önemlidir. Bütün hastalıkları ve ağrıları tedavi edenler doktorlardır. Herkes bir gün hastalanabilir. Öyleyse onlarla iyi münasebetler kur, haklarını gözet. Sonra söz düzen, insanları öven ve yeren şiirler yazan şairler gelir. Bunların dili kılıçtan keskin, kalplerinin yolu kıldan incedir. Onlar aslında denizden inci çıkaran dalgıçlara benzerler. Bunlara mümkün olduğu kadar iyi muamele et, dillerine düşme. Bunlar ne isterse ver, esirgeme. Böylece bunların dilinden kendini satın al. Bir de çiftçiler vardır. Bunlar da lüzumlu bir sınıftır. Bunlarla münasebetin iyi olursa karnını doyurma konusunda endişen olmaz. Bak takva sahibi bir kimse ne der. Eğer doğru yolda yürümek istersen yediklerinin helal olmasına dikkat et. Fakirliğe düşmemek, zengin kalabilmek istersen her zaman zinadan uzak dur. Daima itibarda olmak istersen harama karışma. Haram her iyi şeyin izini siler. Tüccarlar ile de iyi münasebetler kur. Onlar dünyayı gezip dolaşarak türlü değerli malları getirirler. Onlarla dostluklar kur, insanlarda bulun. Yolculara, tüccarlara iyi muamele edersen adın her yere yayılır. Hayvan yetiştiricileri doğru ve dürüst insanlardır. Gizli saklı tarafları yoktur. Bunlar hile hurda bilmezler. Yiyecek, giyecek, binek, yük hayvanı birçok ihtiyacı bunlar yetiştirir ve üretirler. Bunlar faydalı bir sınıftır. Bunlarla iyi münasebetler kur. Ancak dikkat et. Biraz kaba ve görgüsüz olurlar. Onlara tatlı sözler söyle. Lakin arkadaş gibi hareket etme. Ne demiş bir bilgi? Bilgisiz kimseyi kendine çok yakın tutma. Şüphesiz ki münasebetsiz bir harekette bulunur. Zanaat erbabı da lüzumlu bir sınıftır. Bunlar insana çok gerekli olan nesneleri yaparlar. Bunlar demirci, ayakkabıcı, derici, cilacı, boyacı, okçu ve yaycıdır. ''Bunların hayret verici hünerleri vardır. Bunlar pek çoktur. Ben kısa kestim. Bunlarla da iyi görüş, ısmarladığın bir iş yaptıklarında haklarını derhal öde, iyi muamele et. Dikkat et halk arasında seni kötülemesinler. İnsanın adının lekelenmesindense ölmesi daha iyidir. Fakirlere de iyi muamele et. Mal ver, yedir, içir. Ey kardeş, bunlar sana duacı olurlar. Bu dua ise en iyisidir.'' Sen onlara iyilik edersen Tanrı da sana güzel bir mekan nasip eder. Ödülmüş evliliğin nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Evlenmek istersen dikkatli ol. İyi bir kız ara. Evleneceğin kız soyu sopu belli, edep ve haya sahibi, temiz birisi olsun. Daha önce evlenmemiş olursa çok iyi olur. Böylesi seni daha çok sever. Evleneceğin kızın ailesinin toplumsal statüsü senden aşağı olsun. Kendinden yüksek ailelere yaklaşma. Onların esiri olursun. Evleneceğin kızda yüz güzelliği değil, huyu güzelliği ara. Huyu güzel olan seni memnun eder. Dört özellik ararlar kadınlarda evlenmek için. Zenginlik, güzellik, asalet ve takva sahibi olma. Bak ben sana hangisinin daha iyi olduğunu söyleyeyim. Zengin kadınla evlenip onun esiri durumuna düşme. Böylesi malına güvenerek dilini uzatır, birçok istekleri olur. Kadının güzelini herkes arzular fakat... Güzelliği ancak Tanrı'nın yardımı koruyabilir. Asalet arayan insan, asil bir ailenin içinde değersiz görülmeyesin. Evleneceği kadının takva sahibi olmasını isteyen kimse. Eğer böyle bir kıza rastlarsan, dört şeyi elde etmiş olursun. Zenginlik istersen, o tutumlu davranarak seni zenginleştirir. Ahlakı dürüst olduğu için güzel görünür. Kadının güzelliği onun tavır ve hareketidir. Bilen bilir. Kadın takva sahibi olursa asil demektir. Ey bilgi adam, takva sahibi bir kadın ara. Böylesini bulursan da kaçırma. Ziyafete gitmenin adabı Odgurmuş Ben insanların arasına karışırsam karşılıklı ziyaretler olacak. Şüphesiz beni yemeğe çağıracaklar ve ben çağırınca da onlar gelecek. Yemeğe nasıl gitmeli ve yemeli? Yemeğe nasıl çağırmalı insanları? Biraz da bunları anlat bana. Ödülmüş, ziyafete çağıranlar nasıl türlü türlü ise ziyafetler de ona göredir. Düğün ziyafeti, doğum ziyafeti, sünnet ziyafeti bunlardandır. Bir kimse bir makama yükseldiğinde de ziyafet verebilir. Bir de yoğu aşı vardır. Bunlardan hangisine gitmek gerekir, hangisine gitmemek gerekir bilmelidir. Arkadaş, dost ve ahbap ziyaretlerine gidip eşi dostu görmelidir. Bu yakın dostların ve komşuların dışındakilerin ziyafetlerine gitmemek daha iyidir. Hangi ziyafet olursa olsun yemeğini edepleye. Elini yemeğe senden büyüklerden sonra uzat. Adet böyledir. Sağ elinle ve besmeleyle başla. Böylece yemeğin bereketi artar. Başkasının önündeki lokmaya dokunma. Önünde ne varsa onu ye. Sıcak yemeği ağzınla üfleme. Sofra üzerine sürünme. İnsanların huzurunu kaçırma. Her şeyin usul ve erkanı vardır. Usul ve adap bilmeyen kimse insanlara katılırsa işinde başarılı olamaz. Yemeğe elini uzattığında iştahla ye. Evin hanımı seni görerek memnun olsun. Yemeği ölçülü ye, çok yeme. Çok yemek hazma olunmaz ve hastalığa sebep olur. İnsana hastalık boğazdan gelir. Hastalık kuvvetten düşürür, tedavi edilmezse ölüm koşar gelir. Yaşın genç, zaman bahar ise soğuk şeyler yiyip içebilirsin. Kırkı geçmişsen ve de sonbahar ise tabiatını sıcak şeylerle düzenle. Yaşın altmışa ulaşıp vakit kış oldu mu... Sıcak şeyler kullan. Soğukla arkadaşlık etme. İnsan yemeği ne kadar az yerse o kadar sağlıklı ve neşeli olur. Sen daima sağlık içinde yaşamak istiyorsan az ilacını iç. Huzur ve rahat içinde yaşamak istiyorsan dil etinden ye. Ziyafete davetin usulü Ödülmüş İnsanları ziyafete davet etmenin de bir usulü vardır. Ziyafete davet etmezsen bir kusur işlemiş olursun. Davet edersen ''Bin kusur bulurlar. Dikkat et. Önceden çok iyi hazırlık yap. Evin barkın, sofran, sofra takımların, yiyeceklerin tertemiz olsun. Misafirlerine en seçkin yiyecek ve içecekleri sun. Arkadaş, dost, yakın akraba, kimi tanıyorsan ziyafete davet et. Gelen gelir, gelmeyenin de hatırı kalmamış olur. Herkese yiyecek içecek yetiştir. Geciken olursa onları da aç bırakma. Yemeğin ve içeceğin dengeli olsun.'' Yemeğin yanında içecek bulunmazsa o yemek yiyenlere zehir gibi gelir. Önce büyüklere sonra küçüklere yiyeceksin. Dikkat et. Kimseyi ihmal etme. Unutma. Sonra sana söverek dönmesinler. Yiyecek ve içecek faslından sonra çerez ve meyve ikram et. Yemekten sonra ayrılmak isteyen olursa da engel olma. Ziyafet verenler dört zümre olduğu gibi ziyafete icabet edenler de dört sınıftır. Bir kısmı ziyafetlere gider. Kendisi de başkalarına ziyafet verir. Bir kısım insan ise her ziyafete gider, yer içer ama kendisi kimseyi çağırmaz. Bir kısım insanda ne ziyafete gider ne başkasını çağırır. Böyleleri ölü gibidir. Onlarla oturup kalkma. Nihayet kimi insanlar ise davetlere gitmez. Fakat kendisi hayvanlar keserek ziyafet verir. En iyisi bu sonuncusu gibi olmaktır. Sen ziyaretleri ister git ister gitme. Fakat her halükarda boğazına hakim ol, az ye. Ve sıhhatle yaşa. Çok yiyen insan hastalıklı olur. Ey gözümün ışığı! Eğer insanların arasına karışmak istersen, bu dünyanın hali, yolu budur. Odgurmuş, ödülmüşe dünyadan yüz çevirip olana kanaat ettiğini söylüyor. Odgurmuş Ey bilgin ve bilge insan! Bu dünya sadece yiyip içmekten mi ibarettir? Bu senin anlattıklarını yapar. Bunca mal toplar. Yiyip içme peşinde koşarsa insan ibadete... Taate vakit mi kalır? Bak sen geldiğinden beri ibadetten uzak kaldım. Sadece seninle konuşmak beni bu kadar zarara soktu. Kalkar da şehre inersem bütün işim insanlarla olacak. İbadete nasıl vakit bulacağım? Ben artık ihtiyarladım. Bugüne kadar hayatımı taat ve ibadetle geçirdikten sonra şimdi boşa geçecek bir hayata dönmek yakışır mı bana? İnsan ihtiyarlıkta yapacağı işleri gençken yapmaya çalışmalı. Koca gücü kuvveti kalmaz yere. Hele ihtiyar bir insanın gençliğe yakışan işlerle uğraşması ne kadar yanlıştır. Tutalım senin dediğin gibi hükümdarın hizmetine girdim ve bunca teşrifatı öğrendim. Peki sonunda ölecek olduktan sonra bunların faydası ne? Sonunda elimizde kalacak olan iki bez parçası değil mi? Bunca gayretin sıcakta terleyip soğukta titremenin sonunda iki arzuya ulaşmayacak mıyız? Biri bu dünya malı ile kendini yükseltmek. İkincisi de memleketin ileri gelenlerinden biri olmak. Bunları elde etmek ne güzel olurdu. Sonunda ölümün pençesine düşmeyecek ve burada ebedi kalacak olsaydım. Bir bilge kişi ne der bak. İnsanların kutlusu, yaş ilerledikçe iyiliğe yönelir ve kötülükten uzaklaşır. İhtiyarladığı halde nefsinin peşinden koşan da ne kutsuz adamdır. Vaktiyle dünyayı elde edip de kendine demirden şehir ve kale yaptıran adam nerede? Bu dünyayı bulup, Karakartal'a binerek göğe çıkan küstah köpek nerede? Tanrılık iddia edip de Tanrı'nın denizin dibine gömdüğü zalim nerede? Bu dünya malını toplayıp sonra malıyla birlikte yerin dibine geçen adam nerede? Doğudan batıya sefer edip ülkeleri ele geçiren Cihangir nerede? Asasını yılana çeviren, deniz yaralıp ortasından yürüyüp geçen insan nerede? Cinlere, insanlara, kuşlara hükmeden adil insan nerede? Ölüleri nefesiyle diriltip sonra ölümün esiri olan nerede? Hani nerede o insanların seçkini? Dünya onsuz boş kaldı. Bütün bunların hepsini ölüm yakaladı ve götürdü. Sen burada mı kalacaksın? Nice beyler, nice alim ve bilgeler bu toprağa karışmışlar. Bak orada bey ile kul birbirinden seçiliyor mu? Bu dünya bir tarladır. İyilik ekersen iyilik, kötülük ekersen kötülük biçersin. Bu nefsi ve nefsin arzularını üstünden atmadan yarın iyilik bulmanı imkan yok. Dünya seni terk etmeden sen onu bırak, tahkir et. Bu dünyayı ve hatta ahireti değil, ikisini de yaratanı arzula. Yaratan Rabbi bırakıp yaratılanı hizmet etmeye değer mi hiç? Bu dünya beylerine hizmetin sonu nedir? Hizmetin beğenilirse makamın yükselir. Beğenilmezse bütün emeklerin boşa gider. Tam beyi memnun ettim derken bakarsın hiddetlenir, kaşlarını çatar. Bunların karakterini tam olarak öğrenmek imkansızdır. Bana böyle sıtma nöbetine benzeyen, bir gelip bir kaçan mutluluğun gereği yok. Rabbimin zikri bana yeter. Ben her arzumu Tanrı'dan bekliyorum. Yemek için arpa, giymek için koyun yünü yeter bana. Ben halktan vazgeçtim ve Rabbime sığındım. O beni her şeyden korur. Yalnız kalırsam Rabbimin zikri. Zikretmek için de Rabbimin adı yeter. Avunacağım, sığınacağım, desteğim ve dayanağım. Açlığımda ve tokluğunda beni gözeten O'dur. İnsan bu vefasız, alçak dünyaya sarılır ve zevklerine kapılırsa ebedi dünyayı nasıl bulabilir? Öte dünyada iyi bir yer bulmak isteyen bu dünyanın zevk ve arzularından vazgeçmelidir. İnsan dünya işini bütünüyle bırakmadıkça ahirete yönelemez. İnsanlardan uzaklaşmadıkça Tanrı katına ulaşamaz. Nefis ve hevanın başını ezmedikçe doğruluk yoluna giremez. İyi düşün. Bu dünya bir zindandır. Zindanda keyif ve arzu aranmaz. Gönlünü arıtmaya çalış. Bu geçici zamanı boşa harcayan sonunda yalnızca pişmanlık duyar. Ben artık gençliğimi kaybettim. Yaşım ilerledi. Saçlarım ağrıdı. Ey iyi insan! Benim için artık ölüme hazırlanma zamanı geldi. Gönlümü ölüm kaygısı sardı. Yaşama sevincim kayboldu. Ben bu kaygı ve ızdırap içinde nasıl hükümdarın hizmetine girebilirim? Hükümdar benden ne yarar görür? Eğer beni öteki dünya iyiliği için yanında istiyorsa, beni yanında farz ederek doğru yola girsin. İşte benim söyleyeceklerim, bildiklerim bunlar sevgili kardeşim. Size benim kendim değil, faydalı sözlerim lazımdır. Eğer ukbayı istiyorsanız yolu bu anlattığım gibidir. Dünyayı istiyorsanız, onu siz benden daha iyi bilirsiniz. Ben de bunun dışında size yarar sağlayacak bir iyilik yok, inan. Hükümdar beni Tanrı ile baş başa bıraksın. Ben de onun iyiliği için duacı olayım. Hükümdardan benim adıma özür dile ve ne yapmak gerekiyorsa yap. Bu işi hallet. Buraya gelme zahmetine katlandığın için de Tanrı sana ecir ve sevap versin. Lütfen sevgili kardeşim, benim için üzülme. Bana karşı duyduğun sevgiyi eksiltme. Bunun üzerine öldürülmüş ayağa kalktı ve vedalaştılar. Atına binip evine döndü. Biraz dinlendi. Ertesi sabah kuşluk vaktinde saraya gitti. Hükümdarın huzuruna çıkıp ellerini kavuşturdu. Hükümdar ona yer gösterdi. Edeple geçti. Gösterilen yere oturdu. Hükümdar sordu. Söyle bakalım. Ne oldu Dileğin? Arkadaşın geliyor mu? Ödülmüş cevap verdi. İkisi arasındaki konuşmaları Odgurmuş'un cevabını bir bir aktardı. Hükümdar bir müddet sustu. Düşüncelere daldı. Gönlü hüzünlendi. Gözleri yaşlarla doldu. Hükümdar, akraban doğru söylemiş. Söz, onun söylediği sözdür. Biz bugün kendimize zulmettiğimiz gibi ona da eziyet ediyoruz. Gerçekten de bu dünya geçici, fani bir dünyadır. Gerçek ve ebedi dünya bize doğru yaklaşıyor. Bize mutluluk da getirse, acı da verse gelmesi yakındır. Senin arkadaşın gafletten kurtulmuş. Bizim varlığımız ise heva ve hevesin elinde heba olup geçmekte. Bak bir bilge kişine der. ''Heva ve nefis sana düşmandır. İmkan bulursa senden intikamını alır. Heva ve nefis canlanırsa gönül ölür. Gönül ölürse ibadetler terk edilir ey oğul.'' ''Ey ödülmüş. Benim akrabanı buraya çağırmaktan maksadım beni iyiliğe sevk etmesiydi. Ne yazık ki gelmeye razı olmadı. Lakin dikkat et. Söylediklerinin hepsi doğru. Artık onu zorlamak doğru olmaz. Bekleyelim bakalım. Zaman bize ne gösterecek?'' Bütün işleri Tanrı'nın hükmüne bırakmak gerek. İnsan hangi işle uğraşır da netice alamazsa onu bir müddet bir kenara bırakmalıdır. Bu dünya böyledir. Peşine düşersen senden kaçar. Vazgeçer, yüz vermezsen sana doğru gelir. Hükümdar sustu. Övdülmüş yavaşça yerinden kalktı ve dışarı çıktı. Aradan bir nice zaman geçti. Hükümdar bir gün yine övdülmüşü çağırdı. Gel dostum, sana bir zahmet daha görünüyor. Akraban buraya gelmeyi, hizmetime girmeyi kabul etmedi. Ama şimdi bak ben ne istiyorum. Ona bir defa daha git ve söyle. Buraya sadece ziyaretime gelsin, yüzünü göreyim. Bana nasihat etsin. Sonra yine dönüp gitsin. Kendi işiyle meşgul olsun. Gelmek istemezse ben oraya gideyim. Ödülmüş. Ey kutlu hükümdar, bu gerçekten yerinde bir söz. Eğer emrederseniz tekrar gideyim onu davet edeyim. Bunun üzerine öldürmüş yine hazırlıklarını yaptı. Atına bindi, yola koyuldu. Odgurmuş'un yanına vardı. Atından indi, yavaşça kapısını çaldı. Odgurmuş onu görünce biraz kızar gibi oldu. Ey kardeş, sen bu işi uzattın. Niçin kendini bu kadar zahmete sokuyorsun? Niçin bu kadar ısrar ediyorsun? Hadi gir bakalım. Bu sefer niye geldin anlat. Öldürmüş. Ey iyi kalpli insan. Hemen çatma kaşlarını. Önce sözümü dinle. Bütün sözlerini hükümdara ilettim. Hepsini dinledi. Uzun uzun düşüncelere daldı. Ey kardeş. Hükümdar şimdi seni serbest bıraktı. Fakat bir arzusu daha var. Beni bu iş için elçi olarak gönderdi. Sen de artık beni utandırma. Her şeyin bir ölçüsü vardır. İşin ölçüsünü kaçırma. Hükümdar önceki arzusundan vazgeçti. Seni şimdi yalnızca ziyaret için çağırıyor. Artık bunu da reddetme. Gidip onunla buluş. Yahut o sana gelsin. Ey kardeşim bundan sana bir zarar gelmez. Odgurmuş İşte bu söz akla yakındır ey temiz gönüllü. Müslüman Müslümanın kardeşidir ve kardeşler birbirini ziyaret eder. Hükümdarın bu isteğini kabul ediyorum. O evvelce benden bir fayda bekliyordu. Bunun için ben ona gitmedim. Şimdi bundan vazgeçti ve doğru olanı yaptı. Ben hükümdara gideyim ve onu ziyaret edeyim. O zahmet etmesin. O memleketin beyidir ve beylere itaat etmek gerekir. İsterse bey parayla satın alınmış bir köle olsun. Halk beyin emrine uymalıdır. Şimdi Güt hükümdara sözüme ulaştır. Geleceğimi söyle. Aydınlık dünya yüzüne örtü örtünce yanına gelirim. Gündüz gelmem. İnsanlar beni görürse peşime takılır. Hakkımda ileri geri konuşurlar. Kendilerini ateşe atarlar. Sen git evinde beni bekle. Ben önce sana gelirim. Sen de buluşur ve ne yapmak gerekiyorsa yaparız. Öldürmüş bunun üzerine sevinçle yüzü gülerek kalktı ve oradan ayrıldı. Ey kardeş sözünü unutma. Güneş yere girip dünya yüzüne kömür gibi siyah bir örtü bağladıktan sonra seni evimde bekliyorum. Öldürmüş buradan ayrılıp derhal hükümdara geldi ve olanı biteni anlattı. Hükümdarın da sevinç içinde yüzü güldü. Öldürmüş evine geldi. Güneş battı. Dünyayı kara bir duman kapladı. Gökyüzü sarardı soldu. Dünya ızdırap içinde, dul elbisesini giydi. Bütün canlılar sessizliğe büründü, gözlerini yumdu. Ses, söz kesildi, hayattan eser kalmadı. Bir süre sonra öldürmüşün kapısı çalındı. İki dost selamlaşıp el sıkıştı. Öldürülmüş misafirinin karnını doyurdu, ağırladı. Sonra hükümdara adam göndererek Odgurmuş'un geldiğini haber verdi. Hükümdar ikisini de saraya davet etti. Kalkıp birlikte saraya gittiler. Hükümdar yerinden kalktı ve onları karşıladı. Hükümdar selam verdi. Zahit ise yalnızca selamına mukabele etti. Hükümdar sevinç içinde güler yüzle hal hatır sordu. Zahide kendi yanı başında yer verdi. İltifat ve hürmet gösterdi. Hükümdar ''Ey Odgurmuş hoş geldin. Buraya kadar gelmekle çok büyük zahmete katlandın.'' Odgurmuş ''Seni görünce bu zahmetleri unuttum ey hükümdar.'' İnsan kendi arzusuyla yola çıkarsa gideceği yere çabucak varır ve asla zahmet çekmez. Ancak arzu edilmeyen bir yere doğru yola çıkılırsa yol bitmez. Hükümdar Ey yüce insan! Sormak istediğim bir şey var. Bilirsin ki selamın fazileti çoktur. Kim daha önce selam verirse fazilet ona ait olur. Sen ise beni görünce selam vermedin. Bu fazileti, bu sevabı niçin istemedin? Odgurmuş Bilerek önceden selam vermedim. Selam insan için kurtuluş yoludur. Selam veren karşısındakine teminat vermiş olur. Selam veren karşısındakinin hayatını emniyet altına almış olur. Bunun için büyüklerin küçüklere selam vermesi gerekir. Böylece küçükler, büyüklerin kötülüklerinden emin olmuş olurlar. Benden hükümdara ne gibi kötülük dokunabilir? Zira ben küçüğüm. Oysa hükümdarın eli bütün halka uzanır. Gazaba gelirse istediğini yapabilir. İyi bak. Bundan dolayı halk beye selam vermez. Sen önce beni hizmetine çağırdın. Ben kabul etmedim ve sözünü dinlemedim. Sonra bundan vazgeçip seni ziyaret etmemi istedin. İşte bu gece seni ziyarete geldim. Yine de senden çekiniyordum. Fakat sen selam vermekle bana teminat vermiş oldun. Tekrar eski fikrine, eski isteğine dönersin diye korkuyordum. Şimdi sana güvenebilirim. Bana senden ancak iyilik gelecektir. Hükümdar... Bir bey için verdiği sözden dönmek gibi bir kötülük yoktur. Verdiği sözden dönen hiçbir zaman beyliğe erişmesin. Yalancı ve öfkeli insan hiçbir zaman dünyaya hakim olmasın. Yalancılar insanların en kötüsüdür. Kötülerin kötüsü ise verdiği sözden dönendir. Odgurmuş Ey hükümdar! Tanrı senin bu ahlakını daim etsin ve artırsın. Kötülükten uzak dur. Her zaman iyilik etmeye çalış. Ululuk ve beylik senden yüz çevirebilir. İyilik ise asla seni terk etmez. Hükümdar Senden dileğim bana iyilik yolunu göstermendir. Seni bu kadar ısrarla bunun için istemiştim. Bütün gayretimi iyilik yolunda sarf etmem için bana nasihat et. Benim etrafımda insan çoktur ama bana faydası dokunacak kimse yok. Ey Odgurmuş Sen Tanrı'nın bütün erdemlerine sahipsin. Tanrı bütün dileklerini yerine getirsin. Onun sana verdiklerinden bana bir hisse ayır, gönlüm dirilsin ve nefsim ölsün. Odgurmuş. Ey hükümdar, insanlar benim görünüşümü överler. Sen de benim ancak dışımı görüyorsun. İçimi bilseydin, bana lanet ederdin. Bana verilen bu zahit adı benim için felaket oldu. Beni mahveden bu oldu. Bu yüzden nefsim bana hakim oldu. Ey hükümdar, insanların dışına bakma, İçlerine, gizli emellerine bak. Kavunun dışı ne kadar güzel, kokusun ne kadar hoş olursa olsun içinde tatlı yoksa kaldırıp atmak gerekir. Hükümdar Senin için ve dışın her bakımdan iyidir, erdemlidir. Sen bu dünyadan vazgeçmekle yükünü hafiflettin. Ben ise ona tutuldum ve ağır yük altına girdim. Bak bu dünya meşguliyeti yüzünden ibadete vakit bulamaz oldum. Hadi bana öğüt ver de tutayım. İçim kutlansın, ruhum arınsın. Odgurmuş Ey bilgi denizi! Tanrı'nın kulları arasında en kötüsü benim. Benim sözlerimin ne faydası olur sana? Nasıl atlarım ne işe yarar? Ey Rabbim! Ben senin günahkar bir kulunum. Baştan ayağa günahım ben. Yine senden başka sığınağım yok. Günahlarımı bağışla. Kutunla bana yardım et. Hükümdar! Uyanık gönüllü insan. Tanrı bu güzel vücudu bu güzel ahlak ile süslemiş. Sen kendini en kötü olarak gördüğün için istemesen de halkın en iyisi oluyorsun. Gönlünü ve dilini temizlemişsin. Kendin de arınmışsın. Hadi öğüt ver de ben de istifade edeyim. Tanrı sana her türlü iyilikleri ihsan etmiş. Sen de bana bu iyilik yolunu aç. Odgurmuş'un Hükümdar Gündoğdu'ya nasihatı Ey hükümdar! Tanrı her işinde yardımını sana yoldaş etsin. Bu yalan ve boş dünya eski bir alemdir. Nice beyleri kocattı, kendi kocamaz. Senin gibi nice beyleri sevdi, sonra yüz çevirdi. Şimdi seni sevmekte. Fakat çabuk bırakacaktır. Zannetmek sana vefa gösterecektir. Sen benim nasihatime kulak ver. Bu sana yeter. Bak senden önceki beyler nerede? Kudret ve ihtişamları nerede? Onların nereye gittiğini iyi düşün. Senin de oraya gitmen yakındır. Şimdi onlar için ne faydalı olduysa sen de onları yap. Onlar ölürken neye pişman oldularsa sen o işlerden uzak dur. Bir bilge şöyle demiştir. Ölüyü gören hiç kimse diri kalmaz. Sen de ölüme hazırlan. Dikkat et. Ölüm sana baskın yapmasın. O muhakkak bir gün seni almaya gelecek. Görmüyor musun? Geçmiş günlerin bugün hep rüya gibi oldu. Ey hükümdar! Memlekette senden önce hakim olan babandı. Hazinesine, emrindeki adamlara, askerlerine dayanarak her istediğini yaptı. Bir müddet böyle yaşadı. Sonra ölüm onu yakaladı ve götürdü. Onca şöhret hiç işe yaramadı. Baban ölümüyle sana bir nasihat verdi. Sanki şöyle dedi. Ey oğul, bak ve uyan. Ölüm beni tuttu gidiyor. Şimdi sıra senin. Çalış, iyi bir ad bırak geriye. Ana babanın ölümü çocuğu için ne mükemmel bir nasihattir. Ölüm onları bırakmadı, seni mi bıraksın? Onları acımayıp cefa eden dünya tabiatını değiştirip sana mı vefa göstersin? Hayat azizdir, onu lüzumlu işlerde kullan. İyilik et, sevap kazan. Bunca halkın yükünü yüklendin, uyanık ol, gaflete düşme. Ey hükümdar, bir sürü aç kurt senin etrafına toplanmıştır. Koyunlarını iyi muhafaza et. Ülkende bir kişi gece aç kalsa, onu senden sorar Tanrı aç gözünü. ''Bir gün bir meşale gibi yanıyorsun ama ışığın hep başkaları için. Koca ömrün sona erdiğinde bu adamların sana ne faydası dokunacak? Öyleyse insanlar için kendini ateşe atma. Ölüm geldiğinde bunca ululuk, beylik hep burada kalır. Ey hükümdar, bu köşk, saray, bu taht senin için ancak bir duraktır. Senden evvelkiler de oraya uğrayıp geçtiler. Mola yerinde yerleşmediler. Öncekiler gibi kalkıp göçtüler. Şimdi sıra sana geldi.'' Sen eşyalarını kendinden önce gönder. Muhakkak ki yatacağın asıl yer mezardır. İyilikler yaparak onu süsle. Bu dünya bizindandır, zindandır. Zindanda fazla sevinç bekleme. Bak Tanrı fazlı ile sana ne iyilikler etti. Seni kalabalık halk üzerine hakim kıldı. İsteklerini verdi, fermanını yürüttü. Diğer kullarını sana muhtaç etti. Buna şükret. Tanrının yarattıklarına karşı iyi, merhametli ve temiz kalpli ol. Her işi akılla işle, nefsinin esiri olma, gönlünü diri tut. Halka karşı merhametli ve adaletli ol. Herkesin iyi olmasını istersen kendini iyi ol. Bütün bulanıklıkları durultmak istersen kendi ruhunu arındır. Beyler baş gibidir. O nereye giderse onu takip eden insanlar da oraya giderler. Halk bozulursa beyler düzeltir, bey bozulursa kim düzeltsin? Sen kendi davranışlarını düzelt, halkın davranışları kendiliğinden düzelir. Kendine yakışan işler yapmak istersen yakışmayan işlerden uzaklar. Eğlenceye dalma, içkiden uzak dur. Bu ikisi geçit vermeyen deniz gibidir. Alçak gönüllü ol, kibirlenme. Ölümlice mağrurları yere gömdü, üzerlerini topraklı örttü. Hazinenin zenginliğine, adamlarının ve askerlerinin çokluğuna güvenme. Bak, gücüne güvenerek kibirlenen biri bir sineğe bile çare bulamamıştı. İbadetten başka işlerde acele etme. Acele işin faydası yoktur. İhsan ve cömertlikte acele et. Cezalandırmada teenni ile hareket et. Cömert ol. Beyler cimri olursa adı kötüye çıkar. Herkese karşı tatlı sözlü, güler yüzlü ol. Ey halkın seçkini! Sıradan bir insan olursa iyiliği kendinedir. Bey iyi olursa bütün memleket sevinçle dolar. Kötü olma. Adını kötüye çıkarma. Kötüleri turap altında tut. Kötülük zehirdir. O zehirden yeğenin hayatı mahvolur. Akıllı, bilgili, dürüst ve doğru kişileri kendine yakın tut. Ölümü unutma. Emellerini kısa tut. Ölüme gafil avlanma. Bu beylik seni sarhoş etmesin. Bugünün sevincine, rahatına aldanma. Bu pek kısa sürer. Sen yarının sevincini ve huzurunu ara. Ey hükümdar! Sen bugün bir doktor gibisin. Halkın ise sana muhtaç olma hastasıdır. Onların bazısı keder ve sıkıntıda, Kimisi fakirlik içindedir, kimisi aç, kimisi çıplaktır, türlü dertleri vardır. Bunların ilacı hep sendedir. Sen onlara ilaç verip tedavi etmezsen, Tanrı yarın bunu sana sorar. Orada kendini kurtaracak cevabı hazırla. Bu dünya bir tarladır, ne ekersen onu biçersin. Yürü, iyilik yap, ebedi iyilik bul. Ey halkın ulusu, her işte önce bilgiye başvur. Her işini bilgiyle işle, güzel işler bilgiyle olur. Gayret et. Her zaman uyanık ol. Beyliğin aslı ihtiyatlı olmak ve uyanık durmaktır. Gafil olursan bu beylik gider. Gafil insan her iki dünyada da mutsuz olur. Bu dünya seni avuta koyalar. Dikkat et. Gaflet seni uyutmasın. İnsanı uyutan bu gaflettir. Gaflette olan insan işi gücü bırakır. İnsan bu gafleti düşmeseydi melek gibi olur. Durmadan ibadet ederdi. Sevinç ve neşe de gaflet eseridir. Kendini düşman edinme ve kan dökme. Can çıkarken bu iki günahtan dolayı çok inler. Harama el uzatma, kendini koru. Haram yiyenin yeri cehennemdir. Bütün insanlara karşı merhametli ol. Gözünü ve kulağını aç. Merhametin herkese ulaşsın. Gücünün yettiği kadar kanunları uygula ve halkın hakkını vermeye çalış. Kusur ve hataların için Tanrı'dan affını dile. Çok altın gümüş toplayıp hazine biriktirme. Bulduğunu halka dağıt. Malını kendinden önce, daha hayattayken gönder de sevap kazan. Yoksa onun safhasını başkası sürer. Sana yalnızca derdi kalır. Ey hükümdar! Az ye, çok ibadet et. Bütün bilgileri bil. Lakin sözü az söyle. Fakir, dul yetimleri gözetip kolla. Dedikoducuları, müfterileri kendinden uzaklaştır. Bunlar insanların zararlılarıdır. Açgözlü kimselere makam ve mevki verme. Şüphe etme ki öyleleri memleketin nizamını bozar. Ey hükümdar! Şu üç işe seçkin kimseleri getir. Bunlardan biri kadıdır. Kadının temiz ve Allah'tan korkan biri olması gerekir. İkincisi sana vekalet edecek kimsedir. Üçüncüsü ise vezirdir. Vezirin seçkin bir kimse olması gerekir. Zira halka ne gelirse ondan gelir. Bu üç işi yapanlar doğru olursa halk huzura kavuşur, güne aydın olur. Dünya malı toplama peşinde koşma. Dünya malı toplamanın ne faydası var? Bak ecel de can toplar ve senin kökünü kazır. Dünya malı toplamak açgözlülüktendir. Açgözlü olanlar ne zaman doyarlar? Açgözlüler dünyayı bile elde etseler onlara zengin denmez. Fakir kimdir gerçekte? Fakir istediği kadar malı mülkü olsun, açgözlü adama denir. Böylesine zenginliğin bir faydası yoktur. Toprakla doluncaya kadar onun gözü mala doymaz. Ey hükümdar, benim bildiğim bu kadar. Ben bildiğimi ve düşündüğümü sana söyledim. Sözümü dinlersen yarın faydası dokunur. ''Bak bir akıllı insan ne demiştir? Nasihat insana fayda getirir. Nesihati önüne koy, isterse yesin. Bunu yemezse bırak, karışma. İsterse ateş yesin.'' Hükümdar bu sözleri dinledi ve ağladı. ''Ey insanların iyisi! Ey gönlü uyanık ve huzur içinde olan! Şimdi anladım ki bu beylik benim için bir felaket. Anladım ki ben kendimi ateşe atmışım. Ey ulu insan! Bana dua et, Tanrı yardımcım olsun.'' Odgurmuş Ey hükümdar Tanrı sana her işinde yardım etsin Gayret et de nefsin heva ve heveslerine gem vur Seni bitiren nefsani zevklerdir Vazgeçilmesi güç olan bu arzularındır Bak bu dünya kocamış ihtiyar bir dünyadır Nice beyler gördü geçirdi Nice padişahlar eskitti Onlar gitti taht sana kaldı Seni de uzun müddet yaşatmaz Öyleyse hazırlık yap Vaktini boşa geçirme İnsan iki şeyi Ölümü ve kendi aslını unutmamalıdır. Bunları unutan doğruluktan uzaklaşır. Ölümü unutma ki yerin mezardır. Kendi aslını unutma ki aslın bir damla menidir. Ey hükümdar! Sözün faydası çok söylemekte ve dinleyenleri hayret içinde bırakmakta değildir. Sözün faydası işitilen sözü uygulamakta ve kendini doğru yola yönetmektedir. Ben çok söyledim, dilim kendini tutamadı. Sen sözlerime göre hareket et ve faydasını gör. Tanrı senin direklerini versin ve seni korusun. Beni de duanda unutma. Odgurmuş bu sözlerden sonra kalktı. Hükümdar biraz daha otur diyerek onu koydu. Türlü yiyecek ve içecek getirtti. Odgurmuş sadece birkaç lokma yedi ve elini yemekten çekti. Tanrı'ya şükretti. Hükümdarla vedalaştı ve ayrıldı. Öldürmüş bir süre onunla birlikte gitti. Sonra vedalaştılar ve ayrıldılar. Öldürmüş evine geldi. Gönlü keder içindeydi. Gözüne uyku girmedi. Böylece sabah oldu. Yatağından kalktı, abdest alıp ihlasla namaz kıldı, saraya gitti. Hükümdar onu görünce odgurmuşu, ne kadar kaldığını, ne zaman gittiğini sordu. Kendisini keder içinde hissediyordu. ''Ödülmüşüm. İyi içmek bana artık zehir oldu. Söyle bana.'' ''Bu beyliği, insanların yükünü niçin taşıyorum? Niçin bunca kaygı, endişe gönlümü parçalamakta?'' Halka önder olan kişi bütün işleri kendi göremeyeceğine göre adamları, hizmetçileri olması gerekir. Bu ise mal ve servet gerektirir. Bu mal ve servet olmazsa beyin etrafında kimse toplanmaz. Adam toplamak için çok para toplamak, para toplamak için de zor kullanmak gerekir. Öyleyse bunca halkın vebalini bir başıma niçin yükleneyim? İnsan ne kadar fakir de olsa aç kalmaz ve ölüm her diriden öcünü bir gün alır. Ödülmüş hükümdara ülkeyi düzene sokmanın yolunu anlatıyor. Ödülmüş. Ey hükümdar, ey bilgi denizi, böyle karamsar sözler söylemeyin. Tanrı hoş karşılamaz. Bu beyliği sen isteyerek gelmedin ki. Onu Tanrı kendi fazlından sana ihsan etti. Sana bu beyliği Tanrı lütfetti. Öyleyse buna şükret. Temiz bir kalple Tanrı'ya ibadet et. Halka ise merhamet ve şefkat göster. Heva ve arzularına akıl ile hakim ol ile nefsinin başına ez. Niçin böyle kederleniyor ve karamsarlığa düşüyorsun? Hazinen çok. Adamların, askerlerin var. Her işte sana doğru yolu gösteren bilgi ve akla sahipsin. Adamlarını sevindir, hazine dağıt, para pulu ver. Onlar senin bin türlü arzunu yerine getirirler. Bak düşmanı yenen bir yiğit ne demiş? Altın ve gümüş veren düşmanını yener. Öyleyse sen de adamlarını sevindir, onları öv. Onları sevindirirsen bütün arzularını yerine getirir. Düşmanla boyun eğdirirler. Adamların çok ve kalabalık olsun. Sen bugün onları sevindirirsen yarın da onlar senin için canlarını verirler. İhlas ile de Tanrı'dan güç ve yardım dile. Askerini, silahını düşmanına yönelt. Kafirlerle vuruşurken ölmek, ölmek değildir. Kafirin evini barkını yık. Putlarını kır. İbadethanelerini cami yap. Etrafına Müslümanlar toplansın, İslam'ı yay. Müslümanlara ise el uzatma. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Kardeşine karşı düşmanca davranma. Her zaman iyi geçin. Töre ve adaleti sağlayarak halka huzur ve asayiş getir. Sana hayır dualar etsinler. Tanrı sana bunların karşılığını verir ey kahraman. Ve iki dünya senin olur. Hükümdar. Güzel söylüyorsun. Ben de bunları yapmak istiyorum ama bunlarla uğraşacak insan nerede? Ben bunca işle uğraşamıyorum. Bütün iş üzerime yığıldı. ''Gözüm yumacak vaktim yok. Sen bu işlerde bana yardım et. Memleketi düzene sokalım. İç ve dış işleri güzelce yürütelim. Kötülüklerin önüne geçelim. Kötülüklerin yayıldığı yerleri, meyhaneleri ortadan kaldıralım. Kanunlar çıkararak halka huzur ve düzen getirelim.'' Öldürmüş ''Ey hükümdar! işlerini geri bırakma. Her işle meşgul ol. Bugünün işini yapmazsan yarının işi de bunun üzerine eklenir. İşler birbiri üstüne yığılır, geri kalır.'' Halkın ve kendinin huzuru için memleket işlerini günü gününe görmelisin. Halka karşı zalim olma. Şiddet kullanma. Şiddeti sadece zalimlere karşı kullan. Memleketi kötülüklerden temizle. Doğru ol. Doğrulukla hareket et. Böylece eğri olanlar da doğrulur. Ey hükümdar, elbette sana bütün bu işlerde adam gerekir. Beyler kötülükleri adamlarının eliyle ortadan kaldırır. Birçok adam topla ve onlara ihsanda bulun. Hizmete girenler hizmetleri karşılığında bir şeyler bekler. Bu karşılıktan ümitlerini keserlerse durmaz giderler. Ey hükümdar! Hizmet edenler birkaç türlüdür. Bunların her birine ayrı muamele et. Bunların bir kısmı şeref için çalışır. Onu şerefçe ücelterek taltif et. Bir kısmı ise mal ve mülk isterler. Bunlara da mal mülk ver ve servet ver. Kimisi ise hem şeref hem mal mülk ister. Ünvan ve nüfus peşindedir. Onların isteklerini de sağla. Senin hizmetine koşan adam cesur ve kahraman ise ona gümüş ver. Kılıcını kullansın, sana ülkeler fethetsin. Bilgili ve akıllı bir kimse ise hürmet et, İhsanda bulun, himaye et. Kötü ve zalim olanları ise yükseltme. Onlara memleket işlerinde nüfuz verme. Bak böke yapkusu ne demiş. En zayıf insan bile zenginleşirse buyruk dinlemez olur. Ey güçlü hükümdar, sen de kötüleri ve zalimleri servet sahibi etme. Elbette zenginleştiklerinde tavırları değişir, zalim olurlar. İyi insan da darlık içinde olursa karakteri değişebilir. Öyleyse kötüye değer verme ki tavırları iyileşsin. İyi itibar göster ki daha iyi olsun. Sana sadık olanları yakınında tut. hayasız kimseleri etrafından uzaklaştır. Faydalı olan kimseyle faydasızı, seni sevenle sevmeyeni ayırt et. Seni sevene karşı güler yüzlü, sevmeyene karşı ateş gibi yakıcı ol. Hain ile güvenilir olanı bir tutma. Bir işi iki kişiye birden bırakma. Onlar birbirlerinin üstüne atmaya çalışırlar ve iş ortada kalır. İşi o işi bilen kimseye ver. İş yapan faydalı kimselere yakın ol. Sen de onlara fayda sağla. Faydasız, işe yaramaz kimseleri kendinden uzaklaştır. Şehir ve kasabalarda hırsızlığın önüne geç. Ticaret ve yolcu kervanlarının emniyetini sağla. Şehirlerde zalimleri, şehir dışında ise eşkıyayı yok et. Kötülük yapanları ağır cezalarla cezalandır. İnsanın serbestçe dolaşabilmesi, kötünün zincirde veya zindanda olmasına bağlıdır. Ey hükümdar, işte senin yapacağın işler bunlardır. Sen bunları yaparsan memlekette işler düzene girer, adın iyi olur. Halk zenginleşir, böylece sen daha çok hazine toplayabilirsin. Ey hükümdar, memleketin ahalisi birkaç türlüdür. Bunların her birine ayrı muamele gerekir. Öncelikle bilginler sınıfı gelir. Bilginler insanı kuta kavuşturur. Bunlara saygı göster. İzzet ve ikramda bulun. Bunların hakkını koru. Gelirlerini eksiltme. Muhtaç duruma düşmesinler. Gönül huzuru ile öğretsinler. Bilgisizler de onlardan bilgi öğrensin. Bunlardan sonraki zümre de polis ve zabıta kuvvetleridir. Bunlar serseri, başıboş dolaşanları, fasıkları kontrol altında bulundurur. Camileri, mescitleri doldururlar. Bundan sonraki zümre ise... Senin hizmetinde bulunanlardır. Bir de halk vardır. Bunlar üç zümredir. Aralarındaki farka dikkat etmeli, ona göre davranmalısın. Bizümresi zenginlerdir. Halk arasında kuvvetli, kudretli olanlar bunlardır. Bizümresi ise orta hallilerdir. Bunlar zenginlerin yaptıklarını yapacak güce sahip değildirler. Halkın bizümresi de fakirlerdir. Sen öncelikle fakirleri korumalısın. Zenginlerin yükünü orta hallillere yükleme. O zaman bunların durumu bozulur. Orta hallilerin yükünü de fakirlere yükleme. O zaman fakirler mahvolur. Eğer fakiri korursan, yardım edersen orta halli olur. Orta halliler biraz iyileşirse zengin olur. Yani fakirler orta halli, orta halliler zengin olur. Sonuçta memleket zenginleşir, halk huzura kavuşur ve sen çok dua alırsın. Halkın senin üzerinde üç hakkı vardır ey hükümdar. Öncelikle akçenin ayaranı koru, onu bozdurma. İkincisi, halkı adil kanunlar ile yönet. Kimsenin kimseye baskı kurmasına, tahakküm etmesine izin verme. Üçüncüsü, yol emniyetini sağla. Haydutlarının kökünü kazı. Halkın haklarını yerine getirirsen senin de onlar üzerinde üç hakkın var. Birincisi, halkın senin emirlerine saygı göstermesi, uymasıdır. İkincisi, hazinenin hakkını gözetmeleri, vergilerini zamanında ödemeleridir. Üçüncüsü ise senin dostuna dost, düşmanına düşman olmalarıdır. Ey ulu insan! İşte bu yolda bey ve halk böyle olmalıdır. Böylece halk beynin iyiliğini görür. Bey de huzura kavuşur, şöhreti dünyaya yayılır. Sana iki dünyayı nasip edecek olan kut budur. Alimler ihlas ile halka bilgi öğretsinler. Muhtesibin elinde yetki olsun ve kötülükleri engellesin. Satıcılar işlerinde dürüst olsun. Ustalar başkalarını yetiştirmeye devam etsin. Çiftçiler gayretle çalışsın, hayvancılar hayvanlarını çoğaltsın. Sen ise senin hizmetinde bulunanlara dikkat et. Onları memnun et. İhsanda bulun. Gelirlerini artır. Rütbelerini yükselt. Ta ki düşmana karşı hazırlıklı bulunsunlar. dostayar, Düşmana ölüm olsunlar. Bunları yaparsan iki dünyada iyilik bulursun. Tanrı senden razı olur. Adil ol. Adalet seni dileğine kavuşturur. Adaletle Tanrı'nın sevgisini kazanırsın. Halka kızıp sakın adaletten ayrılma. Bak bir bilgi ne der? Gök Adalet sayesinde ayakta durur. Yer sabit olduğu için üzerinde ot ve ekim biter. Ey hükümdar, işte bildiklerimi sana hep söyledim. Bu dünyada iyi bir ad bırakmak için çalış. Böylece ukbaayı da elde edersin. Bütün bu dünya malı burada kalacak. Sen öleceksin. Sadece iyi adın kalacak. Öldürmüşüm bu sözleri hükümdarın gönlünü ferahlattı. Karamsarlığı, kederi de aldı. İçi sevinçle doldu. Hayattan yine tat almaya başladı. Ödülmüş'ü övdü ve şöyle dedi. Ey ödülmüş, bugünden itibaren Tanrı bana yardım ederse söylediklerinin hepsini yerine getireceğim. Tanrım bana senin gibi bir yardımcı verdi. Umarım ki başka dileklerimi de verecektir. Tanrı senin bütün dileklerini yerine getirsin. Bugünden sonra da bana bağlılıkla hizmete devam et. Sana inanıyor ve güveniyorum. Sen benim parlak güneşimsin. Bütün kusurlarımı senin sayende görüyorum. Hükümdar o günden itibaren bütün rahatını bırakıp gece gündüz çalışarak ülkenin işleriyle uğraştı. Bunları yoluna koydu. Kötüleri etrafından uzaklaştırdı, iyileri topladı, iyilere çalışma imkanı verdi. Ülkede işler yoluna girdi, halkın şikayetleri kesildi, refah yükseldi. Halk sevinç ve huzur içinde yaşamaya başladı. Hükümdar övdülmüşü takdir ederek bütün işlerini onun eline bırakmıştı. Öldürmüşün geçen ömrünü acıyıp tövbe etmesi... Övdülmüş bir süre böyle çalışmaya hizmet etmeye devam etti. Fakat yıllar geçiyor. Övdülmüş kaygı ve üzüntüye kapılıyor. Kendini günahkar sayıyordu. Hayatına baktı. Hayatının, gençliğinin çoğunu boşa geçirmiş olduğunu gördü. Gençliğin kendinden uzaklaştığını, gücünün azaldığını gördü. Pişmanlık duygusu bütün benliğini sarmaya başladı. Ah günlerim geçti, ömrüm tükendi. Ben ise öküz gibi heveslerimin peşinde koştum. Tıpkı bir öküz gibi yaşadım. Bunca gaflet içinde kendimi bahtiyar sandım. Nihayet bak ölüm yaklaştı. Saçım sungur gibi kırlaştı. Sakalım kuru döndü. 32 dişimin, beyaz incilerimin ipi koptu dökülmeye başladı. Her şeyi gören gözlerime karanlık çöktü. Önümdeki insanları bile göremez oldum. Her şeyi duyan kulaklarım işitmez oldu. İnsanlarla işaretle anlaşır oldum. Artık Tanrı'ya dönme zamanım geldi. Günahlarım için ağlayıp inlemeliyim. Tövbe istiğfar etmeliyim. Faydasız işleri bırakıp gönlümü masivadan temizlemeliyim. Öldürmüş böyle her şeyden eline eteğini çekmeye, kendini Tanrı'ya adamaya hazırlanırken birden acele karar vermemesi, önce istişare etmesi gerektiğini ve zararlı şeylerden vazgeçmesi gerektiğini düşündü. Her işi danışarak yapmalı, danışmadan iş görenler hep zarar etmiş ve sonradan pişman olarak ağlamıştır. Bak Tanrı'nın habercisi peygamber de diyor ki, her yapılacak işe meşveret ile çare bulunur. Danışan insanın bilgisi genişler. Hele bu danışmaya bir de bilgi eklenirse o iş elbette elde edilir. Hangi işe girişmek istersen önce istişare et. Başkalarına danışmayan kimseye ise karışma. Ondan uzak dur. Öğüdülmüş danışmak için akrabası Odgurmuş'un yanına gitmeye karar verdi. Gece yattı, sabah kalkıp abdest aldı, namazını kıldı. Atına binip saraya gitti. Müsaade isteyerek hükümdarın huzuruna girdi. Akrabası Odgurmuş'u ziyaret etmek istediğini söyleyerek izin istedi. Hükümdar da ona izin verdi, selamını söyledi. Kendisi için dua etmesini istedi. Öğdürmüş ertesi sabah erkenden kalktı. Abdest alıp sabah namazını kıldı. Atına binip yola çıktı. Odgurmuş'un evine vardı. Selamlaşıp hal hatır sordular. Odgurmuş sordu. ''Söyle bakalım niçin geldin?'' ''Seni biraz kederli, gönlünü düşkün, yüzünü solgun görüyorum. Başına bir şey mi geldi? Ne var anlat bana.'' Övdülmüş. ''Gönlümü yaralayan zamanenin okudur kardeşim. Bu zamane oku en iyi öğüttür insana. Zamane öğüdü ölü gönülleri diriltir, uyuyan kalpleri uyandırır. Gönül gözüyle şöyle bir kendime baktım da doğru yoldan ne kadar sapmış olduğumu gördüm. Ömrüm sona yaklaştı, yüküm ağırlaştı. Artık günahlardan tövbe zamanı geldi.'' Hayatım boyunca insanlara hizmet ettim. Bu ihmal ve gaflet içinde Tanrı'ya kulluk edemedim. Bu dünyayı iyi bir hayat için arzulamıştım. İşte hayat bitti tükendi. Bu değersiz dünyanın lüzumu kalmadı. Saçım döküldü, sakalım kırlaştı. Ey zeki insan! Yarınki işimin iyi olması için bugünden hazırlık yapmam gerekiyor. Öküz gibi yedim içtim. Ömrümü boşa geçirdim. Artık bu vücudu riyazete çekmeliyim. Her türlü arzu ve nimete ulaştı. Semirdi. Şimdi vakti geldi, onu zayıflatmalıyım. Gönlünce hareket etti, yan gelip yattı. Artık onu ayağa kaldırmalıyım. Birçok insanları kendisine düşman etti. Şimdi iyilikler yapmalı, onları yeniden sevindirmeliyim. İnsanları çiğneyerek çok dolaştım. Ey Aziz, artık kendimi ayaklar altına almalıyım. Ben Rabbinden kaçmış bir asiyim. Şimdi tövbe ederek ona dönmeli, affetmesini istemeliyim. Ölüm yakama yapışmadan ibadetle meşgul olmalıyım. Zira ölüm bir kere yakaladı mı? Artık ibadet mümkün olmaz. Şimdi ben kalkıp sana geldim. Nasihatini dinlemeye geldim. Bana yol göster sevgili kardeşim. Ne yapmalıyım? Odgurmuş'un ödülmüşe tavsiyesi. Odgurmuş? Dinle sevgili kardeşim. Dinle ey gönlü gönlüme uyan. Çok iyi bir işe niyet etmişsin. Tanrı seni bunda muvaffak etsin. Ancak bu iş için tek bir bilgi yetmez. Yapılacak işleri ben sana söyleyeyim. Uygun görürsen ona göre davranırsın. Bugün sarayda devlet hizmetinde bulunmak senin için, burada bulunmak da benim için daha hayırlıdır. Ülkeye birçok yararın dokunuyor, iyi işler yapıyorsun. Eğer bunlar bozulursa lanet ve beddua alırsın. Hükümdar sana ülkenin işlerinin yönetilmesinde yetki verdi. Sen de iyiliklerin ve mülayimliğinle tanındın. Halk senin yönetimin sayesinde huzura kavuştu. Ülkede dirlik ve düzen oldu. Halk sana durmadan dua ediyor. Ülkenin her yerine kanun ve nizam hakim oldu. Kötüler kötülüklerini bırakıp ortadan kayboldu. Sen bu iyilikleri bırakıp buraya gelirsen, bütün bu kanun ve nizam bozulur. Yaptıklarından eser kalmaz. Pişman olursun. Sonra senin yerine kötü birisi geçer. Hiç kimseye rahat ve huzur yüzü göstermez. Kötü insanlar hükümdarı da kötülüğe sevk eder. Tanrı bunun hesabını senden soracaktır. Tanrı iyilik yapmak ve her türlü iyiliğe ulaşmak için yardımını sana yoldaş etmiş. Öyleyse bunu niçin bozuyorsun ey diri gönüllü adam? Ülkenin menfaatini tehlikeye atarak ve hatta kendi menfaatini de bırakarak buraya gelmekte ne fayda umuyorsun? Bak ben hiç devlet kapısında hizmette bulunmadım. Dünya arzularına gönül vermedim. Halkın arasına karışarak hareketlerimi ona uydurmadım. Hükümdarların mahiyetinde yaşamanın adabını da öğrenmedim. Bu durumda ben oraya gider ve ibadetimi bırakırsam çok fena bir iş yapmış olurum. Altını ve gümüşü görmemiş biri bunlara sonradan alışırsa karakteri değişir. Üstüne bin türlü lanet çeker. Fakir bir kimse servete kavuşursa doğruluk yolundan çabucak ayrılır. Evvelce devlet idaresinde bulunmayan biri ülkenin idaresini ele alırsa hem eli hem de diliyle halka zulmeder. Sen ise devlet ve dünyanın her nimetini elde ettin. Gönlünü, nefsini, heva ve heveslerini hakim oldun. Gözün tok ve gönlün huzur içinde hükümdarla birlikte huzur içinde iyi bir yolda yürüyorsun. Bunların hepsi Tanrı'nın sana iyiliğidir. Bu işin bir yönü, bir de şu var. Bilmem unuttun mu? Bilirsin ki bu dünyada vefalı insanlar takdir edilir, sevilir. İnsan iyiliğe karşı iyilik yapar. Hatta bir iyiliğe on iyilik ile karşılık vermelidir. Sen hükümdarın birçok iyiliğini gördün. Seni yedirdi, içirdi, giydirdi. Bütün bu erdemleri, ilgi ve anlayış sahibi olmanı hükümdara borçlusun. O sana unvan ve rütbe verdi. İyilik kapılarını sonuna kadar açtı. Bütün bu iyilikleri unuttun mu ey diri gönüllü adam? Bak biraz sertçe konuştum ama darılma. Doğru söz sert olur ve gönle acı gelir. Ancak acı da olsa faydasını görürsün. Baban sen küçükken ölmüştü. Seni hükümdar aldı ve terbiye etti. Bunca iyilikler yaptı. Adın bütün ülkeye yayıldı. Şimdi bunları inkar edip düşman gibi ondan yüz çevirmek yakışık mı? Tam en faydalı olacağın zamanda ondan kaçıp uzaklaşırsan onun gönlünü ızdırap içinde bırakmış olursun. Hükümdarın iyiliklerine nankörlük etme. Cananı ve tenini ona feda et. Uyuyup yatma. Gece gündüz onun hizmetinde bulundun. Tuz ekmek hakkını unutma. Vaktiyle sen sırmalar, ipekler giydin. Haset edenlerin sana bakınca gözleri kamaştı. Şimdi sen hükümdara iyi bir at kazandır. Bunu gören düşmanları sinsinler, boyun eğsinler. Sen huzur içinde bir nimete kavuştun. Boğa gibi boynunu, enseni kalınlaştırdın. Şimdi bu kuvveti hükümdarın hizmetinde kullan. Halk da hükümdara dua etsin. Sen vaktiyle dünya malı topladın, zenginleştin. Türlü Arap atları ve cins taylara sahip oldun. Şimdi bu malı hükümdar yolunda kullan. Onun arzuları, istekleri yerine gelsin. Hükümdarın sana verdiği salahiyeti iyi kullan. Böylece hayır dua kazan. Hükümdarın yanından uzaklaşma. Tavır ve hareketlerini değiştirirse onu tekrar doğru yola sevk et. Bilgiyle onu aydınlat. İşte ben bildiklerimi ve düşündüklerimi sana söyledim. Bunları kendi bilgi ve düşüncelerinle kıyasla. Ona göre hareket et. Ödülmüş. Ey kardeş, güzel sözler söyledin. Benim için zihnimdeki düğüm çözüldü. Bilmediklerimin üzerindeki ortu kalktı. Şimdi ben bu arzumdan vazgeçtim. Tanrı bana yer ve yardımcı olsun. Beni korusun. Gönül evimi temiz tutsun ve beni hareketlerimde doğruluktan ayırmasın. Sen de dua ederek bana yardım et ve beni unutma. Öldürmüş bu sohbetten sonra kalkıp evine geldi. Gece oldu, dinlendi. Sabah erkenden uyandı, abdest aldı, sabah namazını kıldı. Saraya gitti, hükümdarın huzuruna çıktı. Hükümdar ona odgurmuşu sordu. ''Sağlığı nasıl, iyi mi? Beni dualarında hatırlıyor mu?'' dedi. İnsan dua ile iyilik bulur ve ebedi cennete kavuşur. Öğdülmüş. ''Kardeşim orada keder ve yalnızlık içinde bize dua etmekle meşgul. Sultanım, bizden daha gafil kim var bu dünyada? Ömrümüz boşa geçti. Bir daha ele geçmez artık. Vücudumuzu dünya nimetleriyle semirtiyoruz. Huzur içinde avunuyoruz. Oysa sonunda öleceğiz ve onu kurtlar çıyanlar yiyecek. Bizim elimizde ise pişmanlıktan başka bir şey kalmayacak.'' ''Bak bir bilge ne diyor? Vücut semirirse yılan çıyan hazırdır. Nefsin sevinir, şımarırsa bil ki bu dünyada gelip geçicisin. Bu hayat bir rüya gibi gelir geçer. Bak her geçen gün bunun delilidir.'' Hükümdar ''Söyle öyleyse ey bilge, nasıl hareket etmeli, ne yapmalı? Bana senden sadık kimse yok. Yalnız sana güvenmekte ve inanmaktayım. Ben sarayımdan dışarı çıkmıyorum. Oysa her işim dışarıda. Sen benim gözüm ve kulağımsın.'' Git, gör ve işit. Uygunsuz işleri düzelt. Eğer benim de yardımım gerekirse söyle çaresini bulayım. Devlet görevlilerinin birbiriyle olan münasebetlerini düzene sok. Beni onlarla boş yere meşgul etme. Ben de biraz nefes alayım. Zalimlerin elini halkın üzerinden kaldır. Bilgisiz ve kötü insanları uzaklaştır. Halk refaha kavuşsun. Memleket düzene girsin. Ben de Tanrı'ya şükürle meşgul olayım. Ödülmüş. Tanrı senden yardımını esirgemesin sultanım. Ben de hükümdarın huzur ve mutluluk içinde yaşamasını arzu ediyorum. Bütün zahmet ve sıkıntılar bana gelsin. Ben kendimi senin uğrunda feda ettim. Sen huzur içinde yaşa. Ancak senden bir dileğim var. Bilirsin ki hükümdarlar kimi kendilerine yakın tutarsa insanlar onun varını yoğunu çekiştirir. Sen bana ne kadar iyi gözle baksan da haset edenlerin fitneleri seni benden soğutabilir. Bak bir alperen kişi ne demiştir. İnsan kalbi ettendir, bozulur ve kokar, onu iyi korumak gerekir. İnsan ne kadar olgun ve tecrübeli de olsa, müfteriler araya girdi mi soğukkanlılığını koruyamaz. Ne kadar zeki olsa da gammazların zararından kurtulamaz. İnsan karakteri birbirine uymayan ve hatta düşman olan unsurlardan oluşmuştur. Biri güldürür, biri kavga çıkarır, biri acele eder, biri sükunet ister, biri güler, biri ağlar. Tam sevinçli derken kaygılı olu verir. Kederle derken gülmeye başlar. Kudretli ünkarım, korkarım ki köpek karakterli bir gammaz iftira eder de benden ümidini keser, yüz çevirirsin, bütün hizmetlerim boşa gider. Senden dileğim şudur. Eğer biri beni çekiştirir, iftira ederse bunu önce bana sor, araştır ve soruştur. Sonuç nasıl olursa ona göre hareket et. Gammazlık edenin sözünü dinle fakat doğru olup olmadığını da soruştur. Bak güzel bir söz vardır. Sözü dinle, doğru olup olmadığını araştır. Doğruyu al, yalanı cezalandır. Ey kudretli hükümdar! Bu dünyayı yalancılar ifsat eder. Doğru sözlü olanları koru. Hükümdar, Dileğin kabulümdür. Kadir Tanrı sana insanlık verdi. Gönlün, dilin, ahlakın ve adın doğru oldu. Sen iyiliği ananın ak sütüyle kazanmışsın. Senden nasıl kötülük gelebilir? ''Seni çekiştirenleri kendime düşman bileceğim. İster az söylesinler, ister çok kulak asmayacağım. İyi ile kötüyü ayırt edemeyen insan memleketin başına geçer mi? Tecrübe edilmiş bir kimseyi yeniden tecrübe etmeye kalkışan biri nasıl hükümdar olabilir? Doğru ile yalanı ayırt etmeyen bir kimse hakim olabilir mi? Sen bana sadakatle hizmet ettin mi? tuz ekmek hakkını ödedin. Ben de sana iyilikle karşılık vereceğim.'' Öğdülmüş. Hükümdar huzur içinde bulunsun ve Tanrı ona iki dünya nimetlerini ihsan etsin. Ben senden her türlü iyiliği gördüm. Şimdi hizmet etmek için gönülden niyet ettim. Tanrı bana bu niyetimde yardım etsin. Hünkârım, Tanrı sana iyi bir ad ve kut verdi. Bu kuta erişenin gönlüne hakim olması gerekir. Her zaman adının yaşaması için şu dört şey lazımdır. Sözünde doğruluk, kanunu adaletle uygulamak, cömertlik ve şefkat... Ve sonuncusu da düşmanı yenecek cesaret. Ülke işlerini görmede azim. Bu dördünü birden yapamayan bir hükümdarın ülkesi yıkılır. Beyliğin kökü ve temeli budur. Sen de bu yoldan ayrılma. Ey hükümdar! Üç türlü insana değer ver. Biri cesur ve kahraman insandır. Kılıcı ile ülkeye yararı dokunur. Biri bilge ve bilgili devlet adamıdır. İşlerin istişaresi için yararlı olur ve ülkeyi düzene sokar. Diğeri ise zeki ve becerikli katiptir. Bu da devletin gelir ve giderinin hesabını iyi tutar. Bu hesap iyi tutulursa hazine dolar. Bu insanları iyi seç ve faydalı oldukları ölçüde onlara ihsanda bulun. Böylece ülkende refah artar, adın yayılır. Bir bilgin kişinin dediği gibi insan ölse bile iyi adı ölmez. Adın iyi olduğu müddetçe sen diri sayılırsın. Bu kahpe dünyaya güvenme. O senden yüz çevirdiğinde yanında kalacak olan yalnızca iyiliklerindir. Bu dünya bir oyundur. Bu oyuna katılma. ''Tanrı'nın emirlerini yerine getir.'' ''Hükümdar, ben gönlümü Tanrı'ya yöneltiyor ve onun yardımını diliyorum. Senden dileğim dışarıdaki her işi idare etmendir. Uyanık ol, gözün kulağın açık olsun. Her işi kendin gör. Bana bel bağlama. Yine de yapamadıkların kalırsa ben sana yardım ederim.'' Bunun üzerine övdülmüş yavaşça huzurdan çıktı. Evine geldi. Bundan sonra artık gayretle işine sarıldı. Durup dinlenmeden ülkenin işleriyle meşgul oldu.'' Ülkede işler yoluna girdi. Halk huzur ve refaha kavuştu. Hükümdar rahatladı ve memnun oldu ve iyi adı ebedileşti. Beylik kanunla ayakta durur. Halkın başında kanunla hareket eden bir bey olursa o memleket rahata kavuşur. Beyler hakimiyetlerini tanrıdan alırlar. Halk iyi olursa bey de iyi olur. Halk kötülük yaparsa bey de kötülük yapar. Kötülere ancak kötülükle engel olunabilir. Odgurmuş'un hastalanması ve ödülmüşü yanına çağırması. Aradan günler ve aylar geçti. Dünya güzelliğini buldu, halk refaha kavuştu. Her türlü bulanık iş duruldu, süzüldü, düzene girdi. Ödülmüş günlerden bir gün, başını yatağa koyup uyumak üzereyken kapısında bir gürültü, bağırış çağırış duydu. Ne olduğunu öğrenmek için bir hizmetçisini gönderdi. Hizmetçi biraz sonra geldi. ''Efendim, bir adam gelmiş.'' ''Söyleyecek sözüm var diye yanınıza girmek istiyor.'' dedi. Öğdülmüş, ''Git sor bakalım neymiş sözü, kimmiş, ne söyleyecekmiş?'' Hizmetçi gitti ve adama ne istediğini sordu. Adam Odgurmuş'un yanından geldiğini, ödülmüşe bir haberinin olduğunu söyledi. Öğdülmüş derhal adamı içeri aldırdı. ''Adam, beni buraya Odgurmuş gönderdi. Durumu ağır, bitkin bir halde yatıyor, seni görmek istiyor.'' dedi. Öldürmüş adama bir şeyler yiyip içmesini söylediyse de adam bekleyemeyeceğini, Odgurmuş'un durumunun çok ağır olduğunu söyledi ve hemen çıkıp gitti. Öldürmüş bir müddet öyle şaşkın bir şekilde kaldı. İçi keder ve kaygı ile doldu. Uyumaya çalıştıysa da uyuyamadı. Biraz sonra sabah oldu. Hemen atına bindi ve yola koyuldu. Odgurmuş'un yanına gitti. Odgurmuş yatmış, abasını örtünmüş, başını koluna yaslamıştı. Öldürmüş, ''Kardeşim ne oldu sana böyle?'' ''Seni böyle görünce gönlüm yaralandı.'' Odgurmuş, ''Ey kardeş, bana yol göründü. Ölüm öncüsü yakaladı, gitmek üzereyim. Yüzünü bir defa daha göreyim diye çağırdım seni, zahmet oldu.'' Öğdülmüş, ''İnsan yaşadıkça başına hastalık ve sıkıntılar da gelir. Gönlüne kötü düşünceler getirme. Hem bu hastalıklar insanın günahlarına kefaret olur. İnsan hastalık sıkıntısını çektikçe günahları dökülür ve temizlenir.'' İnşallah senin de hastalığın iyileşecek ve sağlığına kavuşacaksın. Kötü sözler söyleme. Öleceğini nereden çıkardın? Odgurmuş. Rabbim rüyamda bana ölümü apaçık gösterdi. Tanrı iyi ve kötü kazasını bildirmek isterse insana, bunu uykuda bildirir. Öldülmüş. Ey temiz kalpli insan. Her hastalanan ölseydi, yeryüzünde canlı kimse kalmazdı. Her hastalık ölüme sebep olmaz. Hem... Herkes rüya görür. Ancak rüya tabircileri onu iyi bir şekilde yorabilir. Rüyayı yorabilmek için bu tabir ilmini çok iyi bilmek gerekir. Cahile rüyanı anlatma. Rüyanı bu işi bilene tabir ettir. Gece görülen rüyanın yorumu başka, gündüz görülen rüyanın yorumu başkadır. İnsan rüya gördüğünde kendi gönlüne göre yormamalı ve bunu herkese söylememelidir. Rüya neye yorarsan ona çıkar. Rüya tabir etmesini bilmezsen rüyanın bir faydası yoktur. Birçok rüya... Çok yiyip içmekten kaynaklanır. Bazı rüyalar mevsimlere bağlıdır. Kimi karışık rüyalara tabir yoktur. Bir kimse akşam bir şey düşünür de gece rüyasında bunu görürse buna da uygun bir tabir yoktur. Kişi kendi sanatıyla, işiyle ilgili bir rüya görse onun da tabiri olmaz. Kaygılı bir rüyanın karşılığı sevinçtir. Sevinçli ve neşeli, oyunlu bir rüya keder ve kaygıya çıkar. Avamın rüyası ile beylerin rüyası da ayrı ayrı yorulur. Rüyanın yorumu kişiye göre değişir. Kimi rüya vardır ki gören sağlığına kavuşur. Aynı rüya başka birinin hastalığına delalet eder. Şimdi anlat bakalım. Sen nasıl bir rüya gördün? Odgurmuş. Rüyamda bir merdiven gördüm. Elli basamaklıydı. Yüksek ve enliydi. Karşıma dikilmişti. Ben bu basamaklara birer birer basarak yukarı çıktım. Çıkarken basamakları da saydım. Son basamakta bir atlı bana su uzattı. Ben de kanıncaya kadar içtim. Sonra havaya doğru yükselerek göğe uçtum. Yükseklerde gözden kayboldum. Ödülmüş. Bu çok güzel bir rüya. Niçin kendi rüyanı kötüye yoruyorsun? Belki rüya tabire göre çıkar. Rüyada yükselme itibara delalet eder. İnsan ne kadar yükselirse o ölçüde itibar sahibi olur. Merdiven izzettir. İnsan her basamak için ayrı bir itibar görür. Kaptaki suyu alıp içmek... Kendinin ve neslinin uzun ömürlü olacağına delalettir. Yükselip göklere uçmak ise Tanrı'nın senin bütün arzularını yerine getireceğine delalet eder. Odgurmuş Sevgili dostum, bu rüyanın tabiri böyle değildir. Eğer sen görmüş olsaydın bu rüyayı, tabiri böyle olurdu. Zira senin gayretin hep dünya içindir. Dünyayı isteyen bulur. Ben ise dünyayı terk etmişim. Sen benim rüyamı tam yormadın. Dinle ben sana bu rüyayı tabir edeyim. Gördüğüm yüksek merdiveni ben hayat olarak görüyorum. Merdivenin başına yükselmem, ömrümün tükenmesi, hayatımın sona ermesidir. Ben merdivenin başına kadar yükseldim ve o atlının bana verdiği suyu içtim. Çocukları anasız babasız bırakan bu atlıdır. Ey temiz kalpli insan, yapılanları bozan, canlıları hareketsiz koyan bu atlıdır. Benim kaptaki suyu içmemi sen hayata yordun. Oysa bu. Suyun yarısı içilirse böyledir. Suyun yarısını içip yarısını bırakmış olsaydım ömrümün yarısı kalmış olurdu. Bense kaptaki suyun hepsini içtim. Ömrümü bitirdim sen sağ ol. Benim göklere uçup kaybolmam ise canımın bu kalıptan çıkarak bir daha geri dönmemek üzere uçmasına delalet eder. Bu rüyanın tabiri böyledir işte ey yiğit. Tanrı bana ölümümü malum etti. Öyleyse benim buna hazırlanmam gerekir. Sen beni teselli etmek istiyorsun fakat ölümün çaresi ve ilacı yoktur. Ölüm nice köşkleri ve sarayları ıssız kodu, viraneye çevirdi. Ölüm nice mağrur beyleri toprağın altına soktu. Ölüm nice güçlü kolların topladıklarını saçtı savurdu. Herkes ölmeye mahkumdur, bunda şaşılacak ne var? Asıl şaşılacak şey budur ki insan ölümünü unutur, lafına bile etmez. Acaba ölümden sonra ne olacak asıl soru budur. Ey gönül yoldaşım! Umarım ki Tanrı ölümden sonra işimi kolaylaştırsın. Ben ömrümü kanaatle geçirdim. Elimi kısa tuttum. Mal mülk toplamadım. Dünya arzularına heves etmedim. Bugünümü düşünerek üstümdeki yükleri, günahları hafifletmek istedim. Ben gidiyorum. Benim arkamdan sen de geleceksin. Sana birkaç söz söyleyeyim. Benden sonra da bunları unutma. Henüz hayattayken sana bir iyiliğim dokunsun. Ben gittikten sonra sözlerim yadigar kalsın. Odgurmuş'un övdülmüşe nasihati. Ey kardeş, gafil olma. Ömrünü kötülükle boşa geçirme. Dürüst ol, doğruluktan uzaklaşma. Her canlıya karşı merhametli ol. Gönlünü ve dilini bir tutarak Tanrı'ya ibadet et. Dünya düşüncesini kısa tut, ibadeti uzun. Acele ettiğinde sakinleş. Öfkelendiğinde halim ol. Ölümü unutma, hazırlığını yap. Kendini unutma, nereden geldiğini bil. Bu dünyaya tamah ederek ruhunu karartma. Sonra pişmanlıkla inleyerek gidersin. Tanrı'nın hükmüne razı ol, başına ne gelirse sabret. Güler yüzlü ve tatlı dilli, cömert ve alçak gönüllü ol. Öfkelendiğinde kendini tut. İsteklerini, arzularına da gem vur. Kendi menfaatini değil, halkın menfaatini düşün. Yükünü kendin taşı, başkasına yükleme. Malını, mülkünü, servetini günahlarının kefareti olarak dağıt, halkı sevindir. Göçecek kimse köşk ve saray yapmaz. Yolcu olan da yolda eğlenmez. Bu dünya geçici ve fani. insan ölümlüdür. Bu dünya bir kız gibidir. Asilzadem sakın seni aldatmasın. Senin gibi nicelerini yele verdi. Birçok beyler, hükümdarlar gördü geçirdi. Bugün sana bakıyor, göz kırpıyor, el uzatıyorsa da yarın verdiklerini alacak seni ağlatacaktır. Süslenir, kendini güzel gösterir. Elini ayağını bağlar, tutsak eder. Önce şeker yedirir sonra zehir verir. Dünya böyledir, baht dönektir. Geride bırakacağın dünyaya gönül verme. Sen dinine kıymet ver, dünyaya değil. Sana dinin kıymet kazandırır. Elindeki baht ve mutluluk seni sarhoş etmesin. Hiç şüphe yok ki yine gözün yaşla dolar. İçki içen sarhoş olursa, uyuduğunda bu sarhoşluk geçer. Uyanınca ayılmış olur. Baht ve mutluluğun sarhoş ettiği kimse bir daha ayılamaz. Ölüm yakalayıncaya kadar uyanmaz. Bak binlerce yıl bile yaşasan nihayet bir gün öleceksin. Bütün arzularına ulaşsan, hatta ağabey hayata kavuşsan, elini uzatıp gökteki yıldızları tutsan ve başın göğe değse yine de sonunda yere gireceksin. Bu dünya malını, nimetini, güzellerinin naz ve işvelerini insan nasıl sevmez? Bu dünyanın rahatını ve nimetlerini terk edince dönek dünya bana bu kapıyı kapadı. Bu dünya insanı tanrıdan uzaklaştırır ve iyi işlere mani olur.'' Arifler ise dünyayı bırakıp türlü sıkıntılara katlanarak yaşarlar. Kimi dağda dolaşır, evi mağara, yediği ot kökü, içtiği yağmur suyudur. Kimi tanrı korkusundan bitkin halde çöllerde dolaşır. Kimi çullara bürünmüş gözünden yaşlar dökerek diyar diyar gezer. Kimi yemek yemez, kendini zayıflatır. Kimi geceleri uyumaz, ayakta ibadet eder. İşte gönlü uyanmış kişiler böyle yaşar. Biz gafiller ise uykuya dalmışız. Ey kardeşim, keder içinde gidiyorum. Üzüldüğüm iki şey var. Biri, artık Tanrı'yı ibadet edemeyeceğim. İkincisi ise dilim Tanrı'yı zikredemeyecek. Gözlerimi kapattıktan sonra yalnız sizin dualarınıza muhtaç olacağım. Beni duadan unutma. Benden sonra sen de geleceksin unutma. Ona göre tedbir al. Ölüm geldi beni götürüyor. Keder içindeyim. Benden sonra sana da gelecektir. Ona göre hazırlıklı ol. ''Benden sonra feryat etme ve gönlünü üzme. Fazla ağlama. Bu Tanrı emridir. Hadi şimdi dön ve evine git. Bu keder ve kaygı ile canını sıkma. Hükümdara da selam söyle. Bu benim ona son selamımdır.'' Övdülmüş cevap verdi. ''Seni bu durumda nasıl bırakır giderim? Tek başına bu ağır hasta halinle ne yaparsın?'' Odgurmuş. ''Sen benim için endişelenme. Rabbimin zikri bana yeter.'' Rabbim benim işimi yoluna koyar. Unutma, kim Tanrı'nın fazlına erişse iki dünya mutluluğu O'nundur. Tanrı'nın terk ettiği ise ister köpek olsun ister bozkurt birdir. Hadi şimdi git ve gözünden yaş dökme. Öldürmüş kalktı, odgurmuşu kucakladı. Ağlayarak vedalaştılar. Evine döndü. Keder içindeydi. İnsanoğlu böyle güçsüz bir varlıktır. Dileklerine kavuşur, sevinçle neşelenir. Sonra kaygı gelir de kederle ağlar. Sevdiklerini bulunca sevinir, güler. Ayrılınca yine hüzünle baş başa kalır. Dünyada ayrılıktan daha zor ne var? Ayrılığın hüznü denizden bile derindir. İnsanlar sağ iken ayrıldıklarında yine kavuşurlar. Ölümün ayrılığı ise daha acıdır. Bu çok uzun bir ayrılıktır. Öldürmüş gönlünü teselli etmeye çalıştı. Karnını doyurdu, kalktı namazını kıldı. Sonra akşam oldu. Karanlık bastı. Döşek istedi, yattı, uykusu gelmedi. Keder ve hüzün içinde gözünü yummadı. Kalktı biraz ağladı, yine yattı, yine uykusu gelmedi. Sabah karşı biraz uyudu. Uyandığında sabah olmak üzereydi. Kalktı abdest aldı, namaz kıldı. Güneş doğarken de atına binip saraya geldi. Biraz sonra hükümdar kendisini çağırdı, huzuruna çıktı. Hükümdar övdülmüşe dikkatle baktı. Onu kederli gördü, sordu. ''Nedir bu halin?'' Seni kaygılı ve düşünceli görüyorum. Yüzün de solgun. Dünya başına ne işler açtı? Henüz baht ve mutluluk senden yüz çevirmediği, felek gönlünce döndüğü, ben de sana kaşlarımı çatmadığım, senden memnun olduğum halde niçin böyle üzgünsün? Söyle derdini ben de bileyim. Sen böyle üzüntü ve kaygı içindeyken ben nasıl sevinç duyabilirim? Öldürülmüş durumu anlattı. Odgurmuş'un hastalığını, ölmek üzere olduğunu, kendisinin onu ziyaretini ve Odgurmuş'un nasihatlerini nakletti. Hükümdar da çok üzüldü ve ağlamaya başladı. Umarım Tanrı onun canını bağışlar da sağlığına kavuşur. Peki sen onu niçin bırakıp geldin? Niçin bir müddet yanında kalmadın? Onu kime emanet ettin? Öldürmüş. Efendim bu sözleri ona söyledim ancak dinlemedi. Kalmamı istemedi. Hükümdar. Tanrı onu korusun ve şifa versin. O gönlünü ve fikrini Tanrı'ya adamıştır. Elbette onu heder etmeyecektir. Kim her şeyden yüz çevirip Tanrı'ya sığınırsa, Tanrı da onu korur ve dileklerini yerine getirir. Sen de öldürmüş, daha fazla üzülme. O iyilerin başı iyi bir insandı. Eğer ölürse Tanrı onun işini kolaylaştıracaktır. Ey Aziz, bu işler bizim de başımıza gelecek. Acaba biz ne yapacağız? Bak gençliğimizi boşa geçirdik. Vücudumuz, kalbimiz, fikrimiz kötülüklerle dolu. Bu kalan ömrü heder etmemeli. Heva ve heves peşinde koşmamalı Nasıl olsa bir gün öleceğiz Sen bugünden sonra dışarıda halka şefkat ve merhamet göster Onların dertleriyle ilgilen Böylece beni ve kendini kurtarmaya çalış Bu sayede Tanrı bize de doğru yolu gösterecektir Bak ne demişler Kim iyilik ederse Tanrı bunun karşılığında ona iyilik verir Kalbini müsterih tut Kim de kötülük ederse Karşılığında kötülük bulur Eğer kötülük istiyorsan git yap fakat bunun karşılığı seni bir gün incitecektir. Övdülmüş. Beyim beni böyle öğütleriyle desteklediği sürece halka uygulanan kanunlar iyi olur ve bu beylik hep ayakta durur. Hükümdar çok yaşasın. Bu canım da ona feda olsun. Ölümlü insan için iyi addan başka bir şeyin değeri yok. Tanrı ömrümüzü iyi adile sürdürsün. Bir bilge ne güzel demiş. Ecel pusuda beklemekte ve ümit peşinde koşup duranlara yakalayı vermekte Ezelden yazılmış olan ecel erişince iyi kötü herkes kara toprak olur. Hükümdar, Tanrı bana yardım ederse ben de hükmümü bu yolda sürdürürüm artık. Bundan sonra öldürülmüş hükümdarın huzurundan ayrıldı. Birkaç gün böyle geçti. Kardeşi için üzülmekte, endişelenmekteydi. Sonunda sabrı tükendi, kardeşini görmek istedi. Hükümdarın huzuruna çıktı, dileğini arz etti. Hükümdar bunun iyi olacağını belirtip kendi selamını da söyledi. Öldürmüş daha sonra evine gelip biraz dinlendi ve yola çıktı. Odgurmuş'un evine vardı, kapıyı çaldı. Kapıyı Odgurmuş'un Kumaru adlı göz gözyaşları içinde açtı ve Öldürmüş'e ''Tanrı sabır versin, gönlünü yaralama'' dedi. ''Sen sağ ol, kardeşim bu dünyayı bırakıp gitti. Her doğan ölür, ne bey kalır ne kul, ölüme çare yoktur.'' Bu sözleri duyan öldürülmüş feryat dedi, bağladı, dövündü. Gözyaşı döktü. Kumaru, onun feryatlarına mani olmaya, onu teselli ve teskin etmeye çalıştı. Sabırlı ol. Tanrı'nın hükmüne rıza göster. Herkese bir gün ölüm gelecektir. Sana da gelecek, ona hazırlan. Hem niçin ağlıyorsun? Sana vuran, sana söven mi oldu? Kimden ne zarar gördün? Bu fani canı odgurmuşa Tanrı vermişti, yine Tanrı aldı. Gel hadi. Kardeşinin mezarını gör, onu ziyaret et de öyle dön. Birlikte mezara gittiler. Öldürülmüş kardeşinin mezarına sarıldı, gözyaşları döktü. Ey kardeşim, kalk bir bana bak, yüzünü göreyim. Hasretim dinsin Buraya seni görmek arzusuyla gelmiştim. Niçin yüzünü benden gizledin? Ey gönül tacı, bu fani can sensiz nasıl yaşasın? Seni sanki düşümde gördüm. Uyanınca kaybettim, benden uzaklaştın. Öldürülmüş evine döndü. Hükümdar öldürmüşün geldiğini ve Odgurmuş'un ölüm haberini işitince sarayından kalktı başsağlığı dilemek için öldürmüşün yanına geldi. Ey öldürmüş! Sabırlı ol. Şimdi ona dua ile yardım et. Tanrı ona rahmet etsin ve bütün günahlarını bağışlasın. Sana da bu acının ecrini versin. Cehennemden korusun. Görüyorum ki derin bir mateme bürünmüşsün. Kapını kapamış, yüzünü gizlemiş, ağzını kitlemişsin. Ey akıllı insan! Böyle hareket sana yakışmaz. Söyle sana bu acıyı kim verdi? Kim öfkelendi sana? Kim kin tuttu? Bütün bu olanlar Tanrı'nın hükmüdür. O ilahi kazayı yerine getirdi. Sen kendine bak ve nefsini ıslah et. Niye ağlayıp feryat ediyorsun? Bilmez misin doğan ölür, yürüyen durur. Kardeşinin ölümü sana ibret olsun. Ölenin nasihatine kulak ver. Bak ne der. Beni ölüm yakaladı gittim. Şimdi seni de yakalar. Hükümdar daha sonra Odgurmuş'un nasıl öldüğünü ve başka konuları sordu. Öldürülmüş görüp bildiklerini anlattı. Sonra bıraktığı mirası da hükümdara arz etti. Bunlar bir değnek ile bir çanaktan ibaretti. Bunlardan birini yadigar olarak hükümdarın almasını istedi. Hükümdar değneği aldı, öldürülmüşe çanak kaldı. Öldürülmüş çanağa elini alınca yine gözünden yaşlar boşandı. Hükümdar öldürülmüşe bazı sözler söyleyerek teselli etmeye çalıştı, öğüt verdi. Övdülmüş böyle birkaç gün yaz tuttu. Zamanla kendine gelmeye, yiyip içmeye başladı. Hüzün ve kederi unutulmaya başlandı. Yüzü güldü. Bu böyledir. Hüzün ve keder seni ne kadar esir ederse etsin. Ne kadar ağlatırsa ağlatsın bir gün yüzün gülecektir. Övdülmüşün de zamanla acısı hafifledi. Tekrar işine başladı. Gece gündüz gayretle çalıştı. Hükümdar bir gün övdülmüşü çağırdı. Hal hatırdan sonra devlet işlerinin nasıl gittiğini sordu. Övdülmüş halkın rahat ve huzur içinde olduğunu ve hükümdara dua ettiğini söyledi. Hükümdarla Övdülmüş'ün sohbetleri Övdülmüş Akıllı insan boğazının arzularına esir olmayan, az konuşan, yakışıksız işlerden uzak duran, heves ve arzularına kapılıp gitmeyen, hiddetlenip öfkelendiğinde öfkesini kontrol edebilen insandır. Ey hükümdar! Şu üç şeyin semizi kötüdür. Köpek, av kuşu ve vücut. Bunlar ancak aç bırakılırsa yola gelir ve senin için yararlı olur. Av kuşu ve köpek tok ve semiz olduğunda av peşinden koşmazlar. Vücut tok olursa buğra gibi olur. Yaptığın hayırlı işleri sürer götürür. Kuş veya köpek avlanmazsa zararın nihayet bir avdır. Vücudun buğra gibi olur. İnsan kalınlaşırsa seni ateşe sürükler, innetir. Büyüklük, yücelik ve itibar insanı yapması gereken işlerden uzaklaştırıp kibire sürükler. Kibir de kulu Tanrı'dan uzaklaştırır. Akıllı insan böyle bir yoldan gitmez. Fakir de ölür, zengin de. İkisinin de bu dünyadan götürecekleri nihayet bir kefen bezidir ki o da sonunda toprak olur. Fakir ölünce mihnetlerden kurtulur. Zengin ölünce malını mülkünü bırakır. Sadece onun vebalini yüklenir. Hükümdar Doğru söylüyorsun. Bu dünya birçok zehirli yılan ve çıyanla doludur. Nimeti az, zehri çok. Övülecek şeyi az, nefret edilecek şeyi çoktur. Akıllı insanın bu dünyada alacağı, bilgili insanın yiyeceği şey pek azdır. Bilgisizler içinse bu dünya cennet gibidir. Biz bu dünyaya kendimizi kaptırmış gidiyoruz. Tanrı bizi bu beladan korusun. Öldürmüş. Ne güzel söylediniz. Dikkat ederseniz bu dünya doymak bilmeyen bir ejderha gibi. İnsan kendisini besleyip semirtiyor. Dünyada insanı yiyor. Bak Adem ile Havva'dan beri nice insan geldi bu dünyaya. Kimi bilgindi, kimi alperen, kimi mağrurdu, kimi zorba, kimi akıllı ve bilgeydi, kimi ahmak ve tembel, kimi az yaşadı, kimi çok. Bak kara toprak hepsini yedi ve yuttu. Süslü sarayları bırakıp kara toprakta yatarlar, sesleri çıkmaz, nefesleri yok, sanki uyurlar. Hepsi bugün pişmanlık içinde iyiliğe ve duaya muhtaç. Tanrı bize bugünü verdi. Öyleyse ele geçen fırsatı heder etmemeli. Tanrı bize bugünden sonra her türlü iyilik için fırsat versin ey adil hükümdar. Ey bilge hükümdar. Ömrün uzun olsun. Dünya sensiz kalmasın. Arzu ve dileklerini Tanrı yerine getirsin. Huzur ve sükûn içinde yaşa. Ne çare. Tanrı dünyayı ölümlü yaratmıştır. Ancak senin gibi iyilikler yapan bir hükümdar ölse bile ölü sayılmaz. Senin dostların çok. Düşmanların yok olsun. Övdülmüş bu sözlerden sonra sustu, yer öptü ve dışarı çıktı evine gitti. Bir müddet dinlendi. Ertesi sabah yine kalktı ve işine başladı. Emirler verdi, yapılan işleri kontrol etti, bağlılık ve doğrulukla çalıştı. Onun doğruluğunu gören eğriler doğru yola girdi. Dünyada nizam, hayır dua çoğaldı. Bunun bereketiyle ülkede mutluluk ve refah günden güne arttı. Onlar gitti, adları kaldı. Bıraktıkları güzel adlar daima saygıyla anılacak. Dikkat et, şimdi böyle insanlara insan denilebilir mi? Onlar meleklere yakışacak işler yaptılar. Eğer onlar insan idilerse, söyle peki, bugünküler nedir? Şüphesiz ey bilge, biz insansak onlara melek demek gerekir. Ey bilgin, dikkat et, günümüzde işler büsbütün değişti. Bilgili hor görüldü, bir tarafa sinip kaldı. Akıllı değilsiz oldu, ağzını açamıyor. Memlekette kötüler ve zorbalar çoğaldı. İyiler ayak altında kaldı. Yüzlerini şarap ile yıkayan ve ibadeti terk edenlere bak. Şimdi yiğit sayılıyor ve istediklerini yapıyorlar. Namazına ve orucuna devam edenler münafık sayıldı. Ey memleketin başında bulunan insan. Helal bütün ortadan kalktı, haram çoğaldı. Helalin ancak adı kaldı da haram kapışıldı. Yine de ona doyan yok. Hani harama haram diyenler. Haramı terk edip helal yiyenler? Dünyanın karakteri iyice değişti. İnsanların dilleriyle gönülleri birbirine uymuyor. Halktan vefa gitti, cefa çoğaldı. Güvenilecek, inanılacak kimseler iyice azaldı. Akrabalar arasında yakınlık kayboldu. Candan dostluk kalmadı. Küçüklerde terbiye, büyüklerde ise bilgi yok. Kaba insanlar çoğaldı. Nazik insanlar ortadan kalktı. İnsanlar ancak para uğruna birbirine yaklaşıyor... Doğruluk ve hakikatle iş görenler nerede? Emanet adı var, onu yerine getiren nerede? Nasihatin sözü var, onu tutan nerede? İyiliği emreden kim? Kötülükten alıkoyan nerede? Satıcılar güvenilmez oldu. Ustalar nasihatten vazgeçti. Bilgililer sözlerini doğru söylemez. Kadınlar hayal etmez oldu. Doğruluk gitti, yerine eğrilik geldi. Allah için iş gören tek bir insan kalmadı. İnsanlar paranın kulu oldu. Para kimdeyse onun önünde yiyildi. Gönüller katılaştı, diller yumuşadı. Doğruluğun kendisi gitti. Ancak kokusu kaldı. Hayat zorlaştı, endişe çoğaldı, hırs ve tamah arttı, huzur azaldı. Dünya bambaşka bir kalıba girdi de hayret eden yok. Bunlar hep kıyamet gününün belirtisidir. Belirtisi görününce gelecek olan da gelir. Kadir Tanrı sonumuzu hayır etsin. Bu fitne ve belaları Kötü adetleri ortadan kaldırsın Bu kitabı 1070 yılında yazıp tamamladım Aklımın erdiği sözlerin hepsini yazdım ey zarif okuyucu Bundan hisse al Nasıl hareket edeceğini Hangi yola gideceğini bir nebze açıkladım Sen de buna göre hareket ederek Hayatına esaslı bir temel kur Bunlardan biri din Biri dünya yoludur Bunlardan hangisini istersen seç Tanrı kulluğunu yerine getir Tanrı sana güç verir Fakat üçüncü bir yol arama Ey Rabbim, ben bu söze başlarken niyetimin ne olduğunu sen biliyordun. Ben kendime şan ve şöhret dilemedim. İster yakın, ister uzak, herkesin iyiliğini diledim. Bunu okuyanlar beni hatırlayıp belki bana dua eder diye düşündüm. Dilim söyledi, elim yazdı. Elim de dilim de fanidir. Ey zeki insan, işte dilden ve elden kalan nişane, sana yazıp bırakmış olduğum bu kitaptır. Ey ebedi olan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Rabbim, sen büyüksün. Bu muhtaç kulunun günahlarını bağışla. Doğudan batıya bütün inananların günahlarını da bağışla. Affet ey Rabbim. İyi kılavuz ve doğru yolu gösteren peygamber ile dört arkadaşına da benden daima ve binlerce selam ulaştır. Abone olarak, beğenerek ve yorum yaparak kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.